Bilim 3.0 Gerçek bilim, gerçek bilgi. Frank Midema, 2010. 1. Oyuncular ve oyun. Bilime kısa bir giriş. Görünmez el. Çok sık olmasa da bilimsel araştırmacılar olarak dikkatsiz bir anımızda seçtiğimiz meslek üzerine düşünmeye kendimizi bırakırsak, çoğumuzun zaman zaman fark ettiği şey, işimizin gerçekten çok özel bir iş olduğu ve dışarıdan bakanların da bunu farklı ve genellikle yanlış nedenlerle yaygın olarak kabul gören eski mitler yüzünden özel olarak gördüğüdür. İlginç olan, çoğu araştırmacının faaliyetleri üzerine çok sık veya çok fazla düşünme fırsatı bulamamasıdır. Ve eğer düşünürlerse, asıl kaygıları bilim insanlarının ve ürünlerinin toplum üzerindeki etkisidir. Bu daha somut konular bilim ve toplum sorunları analiz edilmesi daha kolay ve genellikle bilimsel çabanın içsel yönlerini içeren daha soyut sorulardan daha ilginçtir. Bununla birlikte, modern toplumda bilimsel araştırmanın muazzam ve artan önemi göz önüne alındığında, bilim, ürünleri ve iç ve dış dinamikleri üzerine biraz düşünmek şarttır. 150 yılı aşkın bir süredir ve özellikle 1930'lardan beri, bilim ve teknoloji, gelişmiş ekonomilerde geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal yeniliklerin ardındaki temel faktörlerden biri olarak çok önemli bir rol oynamıştır. Bu teknolojik ve bilimsel yenilikler, sosyal çevremizi ve yaşam biçimimizi kökten değiştirdi. Bu, saf bilimsel araştırma ve serbest piyasa ekonomisinin ürünü olarak, genellikle, görünmez el, olarak adlandırılan bir süreç olarak kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bilim ve teknoloji, beraberinde getirdikleri yenilik ve ekonomik büyüme ile birlikte, Toplumumuzun ve yaşamlarımızın nasıl organize edildiğine dair düşüncelerimizi ele geçirmiş ve görünüşe göre kendi içsel değerleri ve normlarıyla yeni bir ideolojiye yol açmıştır. Elbette bu sadece bir yanılsamadır. Daha yakından incelendiğinde, günümüz modern toplumunda bilimsel gelişmenin yönü ve hızı için her şeyden önce ekonominin kilit önem taşıdığı görülecektir. 17. Yüzyılda modern bilimin ortaya çıkışından bu yana, araştırma ürünlerinin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu muazzam sosyoekonomik etki konusunda hiçbir şüphe yoktur. Laboratuvar ortamında deneysel bir tasarımda doğal süreçlerin aktif manipülasyonu, modern bilimsel araştırmanın en önemli özelliklerinden biri, hatta belki de en önemlisi ve ardından gerçek dünyaya başarılı bir şekilde aktarılması, bu çok faydalı keşiflerin endüstri, tarım, denizcilik ve sağlık hizmetlerine uygulanmasını mümkün kılmıştır. Bu süreç başladıktan sonra, endüstri ürün geliştirmeye yönelik araştırmalara giderek artan miktarda para yatırdı. Bilim ve toplum arasındaki bu etkileşim, Kısmen Francis Bacon ve Adam Smith'in bilimsel araştırmanın nasıl refah yarattığı ve hangi ekonomik sistemin bunu en iyi şekilde destekleyeceği hakkındaki fikirlerinin popülerleşmiş ve çoğu zaman bilinçsizce özümsenmiş bir karışımına dayanan yüksek derecede bir serbest piyasa anlayışını göstermektedir. Ancak biz araştırmacılar, araştırma yürütmenin ve finanse etmenin günlük gerçekliği üzerine düşünmeye vakit ayırdığımızda, hemen birkaç soru ortaya çıkıyor. İlk ve ilk bakışta belki de en önemlisi bilimin ve bilim insanlarının efsanevi özelliğidir. Durum ne? Geçmişte neyin araştırılması gerektiğine ve ne zaman araştırılması gerektiğine kim karar verdi? Bugün hangi araştırmanın öncelikli olması gerektiğine kim karar veriyor? İnsanlar romatizma veya sıtma ve HIV, AIDS araştırmaları ile Higgs bozonunun olası varlığı üzerine yapılan araştırmalar arasında nasıl seçim yapıyor? Geriye baktığımızda, bilimsel çalışmalar, başlangıçta varlıklı veya boş zamanı bol olan, içsel bir motivasyona ve her şeyden önce merak duygusuna sahip, çevrelerindeki dünyadaki her türlü olayı anlamaya ve bu olayları en iyi şekilde açıklayabilecek doğa yasalarını aramaya çalışan bireylerin bir hobisi olarak başladı. Bu nedenle ilk araştırmacılar oldukça özerkti ve konu seçimlerinde önemli ölçüde özgürlüğe sahiptiler. Bilimsel araştırma yapma amacı taşıyan işleri olmadığı için ve bazı durumlarda hiç ücretli işleri olmadığı için sponsorlara hesap vermek zorunda değillerdi. Amaçları, çalışmalarının sonuçlarını araştırma yapan meslektaşlarına sunmak ve bir keşif yapan ilk kişi olmaktı. Bu dönemde 17. yüzyılda bu bireylerin meslektaşlarına şahsen veya yazılı olarak rapor verebilmelerini sağlamak için bilimsel topluluklar kuruldu. Enstitülere benzeyen bu ilk örnekleri, kısa süre sonra üniversitelerde araştırma laboratuvarlarının kurulması izledi, burada profesörler başlangıçta ders vermek üzere görevlendirildi. Genel olarak, bunlar gelirlerini öğrenim ücretlerinden ve çok varlıklı vatandaşlar tarafından yapılan koşulsuz bağışlardan elde eden özel kurumlardı. Wilhelm von Humboldt'un Almanya'daki girişimlerinden esinlenerek, gelişmiş ülkelerin tamamındaki üniversiteler, 19. yüzyıl boyunca kademeli olarak modern toplumu şekillendirmede kilit rol üstlenen bağımsız araştırma enstitülerine dönüştürüldü. Bu şekilde, aydınlanmanın entelektüel mirası, tabiri caizse, üniversiteler tarafından devralındı ve modern akademik sistem doğdu. Temel akademik araştırmaların öncelikle ve büyük ölçekte kamu fonlarından hükümetler tarafından finanse edilmesi ancak 20. yüzyılda gerçekleşti. Buna, özel amaçlar için rekabet halinde hibeler sunan çeşitli hayır kurumları da eklendi. Bu kısa tarihsel özeti tekrar okuduğumda, tüm bunlar olurken, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları arasında, araştırmalarını yapmak için hükümete bağımlı hale gelmeleri fikrine şiddetli bir muhalefet olduğunu fark ediyorum. Bu, şimdiye kadar sahip oldukları sınırsız akademik özgürlüğü kesinlikle baltalayacaktı, değil mi? Bildiğimiz gibi, bilimsel araştırma 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tamamen kurumsallaştı. Bu kurumlarda bir dizi sözde ekonomik ilke geçerli olup, araştırmacıların özelliği birçok düzeyde ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Oyuncular ve oyun, en belirgin kısıtlama, özünde daha az şiddetli olsa da, araştırmacıların bir yönetici tarafından az çok kontrol edilen ekipler ve departmanlar içinde yer almalarıyla ilgilidir. Belirli bir konu üzerinde çalışırlar ve bu konu, çıktıya, örneğin genetik kanser araştırması veya alana, örneğin hücre bölünmesinin moleküler biyolojisi göre gruplandırılır. Araştırma içeriği açısından daha geniş kapsamlı olan ise, fonların çoğunun, ilgili alandaki en iyi bilim insanlarından oluşan bir düzine kadar meslektaşın çok sayıda projeyi değerlendirdiği komiteler tarafından, açık rekabet yoluyla tahsis edilmesidir. Bu komiteler, değerlendirmelerini projenin ve başvuru sahibinin kalitesine ve potansiyel bilimsel önemine dayandırır. Her zaman mevcut paradan çok daha fazla hak eden proje olduğu için, sürekli olarak seçimler yapılmak zorundadır. Sonuç olarak, birçok araştırmacı istedikleri araştırmayı yapamıyor. Bazı tartışmalardan sonra, proje değerlendirme komiteleri, transgenik fare-i'deki reseptör X hakkında zaten yeterince bilgiye sahibiz ve araştırmacı anın en iyi çalışmalarını geride bıraktığı anlaşılıyor sonucuna varabilir. Ancak bu, red mektuplarında doğal olarak çok farklı bir şekilde ifade edilir. Bu sistem, sayısız akademik kariyerin acımasızca sonlandırılması veya daha başlamadan engellenmesi anlamına gelir. Bu durum, öncelikleri hangi elitin belirlediği ve bunun son derece öznel bir süreç olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Açıkçası, burada da her zamanki insan zaafımızı görüyoruz. Tepkimiz ise evet, durum böyle olabilir ama daha iyi bir sistem yok, ama bilim harika sonuçlar üretti ve yumurta kırmadan omlet yapamazsınız. Demek oluyor. Dahası, kendimize kararların özellikle araştırmacının kalitesine göre verildiğini kesin bir dille söylüyoruz. Yüksek kaliteli yayınlar aracılığıyla ve doğa ve yaşam bilimleri için bu, saygın dergilerde veya sık sık alıntı yapılan yayınlar anlamına gelir, araştırmacılar en iyiler arasında yer aldıklarını gösterebilirler. Dolayısıyla, araştırmacıların bir sonraki fonlama turunda takip araştırmaları için yeni bir hibe alabilmeleri için kredi biriktirmelerini sağlayan, kredi döngüsü olarak bilinen açık bir mekanizma vardır. Kaliteyi ölçmek için giderek daha fazla objektif nicel ölçüt kullanılıyor olsa da, en büyük sorun, bu rakamların bir kişinin çalışmasının gerçek kalitesiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmememizdir. Bu da bağımsız meslektaşlardan oluşan bir grubun dürüstlükle değerlendirebileceği şeydir. Ve istisnai durumlarda, bir alandaki etkiyi ölçebilmemiz ancak oldukça uzun bir süre geçtikten sonra mümkün olmaktadır. Bu ölçme ve sayma veya bibliometrik yöntem, doğa bilimlerinde ortaya çıkmıştır ve yukarıda belirtilen uyarılarla birlikte davranış bilimlerinde kullanılabilse de, şu anda sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde kaliteyi ölçmek için iyi bir objektif çözüm değildir. Modern bilimde araştırmacı özelliğinden geriye çok az iz kaldığı açıktır. Kredi döngüsünün çeşitli aşamalarında meslektaşlarınıza bağımlı olacaksınız. Öncelikle ve tekrar tekrar, tercihen önde gelen bir dergiye gönderdiğiniz makaleleri değerlendiren kişilere. Ne yazık ki, araştırmanızın kısa vadeli haber değeri giderek artan bir rol oynamaktadır. Bir sonraki aşamada, iyi yayın geçmişinize rağmen, bir komitenin yeni fon başvurunuzu yeterince ilgi çekici ve kaliteli bulacağını ummaya devam etmelisiniz. Ve son olarak, bu döngüyü birçok kez atlatsanız, yani hayatta kalsanız, ve çalışmalarınız sık sık alıntılansa bile, Komite yine de üst düzey bir enstitüde başarılı bir doktora sonrası döneminin ardından proje önerisine daha çekici teknikler ve araştırma soruları eklemiş parlak bir gençten gelen bir öneriyi tercih edebilir. Daha sonra, daha az moda olabilecek, ancak sizin görüşünüze göre hala çok ihtiyaç duyulan kendi araştırmanız için bir şekilde fon sağlamak için her şeyi yapmalısınız. Bunu yapmazsanız, aşağı doğru bir sarmalın başlangıcı ve araştırma kariyerinizin hızlı bir sonu anlamına gelebilir. Bu tür bir araştırma gündemiyle, komitelerin kısa vadeli başarı arayışına girmesi tehlikesi vardır. Bir disiplin içindeki moda ve hevesler genellikle her zaman olmasa da konu bakımından alakalı olsa da, kısa ömürlü olma eğilimindedirler. Akıllı ve kurnaz araştırmacılar genellikle bir sonraki popüler akıma ilk koşan, yeni hibeleri hızla güvence altına almak için erken yayın yapanlardır. Bu sistem, daha temel araştırmalara uzun vadeli yatırım ihtiyacıyla çelişmektedir. Neyse ki, görünüşte daha az çekici olsa da, disiplini ilerleten bu araştırmalar hala genellikle üniversitelere doğrudan devlet fonlarıyla finanse edilmektedir. Sadece bu nedenle bile, bu finansman kaynağını beslemeliyiz. Ancak bu, kolay para kaynağı haline gelmemeli ve bu şekilde finanse edilen araştırmalar yine de titizlikle değerlendirilmelidir. Gerçek bilim, bilim için ekonomik planlama döngüsünün bu kısa açıklaması, önemli bir insan unsurunu ortaya koymaktadır. Tamamen içerikle ilgili konuların yanı sıra, bu insan faktörü, araştırmacılar üzerinde müzakere, sunum, ikna, ağ kurma ve siyaset yapma konularında önemli talepler yaratmaktadır. Bunu, tıpkı araştırmanın tüm yönlerini öğrenirken olduğu gibi, günlük örnek teşkil eden bir akıl hocası rehberliğinde, süreç içinde öğrenirsiniz. Bu süreçte, kabul edilebilir deneysel sonuçların ne olduğunu, neyin yayınlanabilir olduğunu ve en faydalı şekilde nasıl yazıya dökülebileceğini öğrenirsiniz. Meslektaşlarınızla iletişim kurmayı, Moda akımlarına veya güncel konulara nasıl yanıt vereceğinizi ve dergi hakemlerini nasıl memnun edip yatıştıracağınızı öğrenirsiniz. Son olarak, konferanslarda hikayenizi anlatırken yetenek ve etkileyici ifadeler kullanma konusunda eğitilirsiniz. Ayrıca, hangi araştırmacılara inanabileceğinizi veya daha doğrusu, sonuçlarına güvenebileceğinizi yavaş yavaş keşfedersiniz. Bilim pratiğinin bu gerçek hayattaki anlatımı, David Hallun, Bilim Bir Süreç Olarak ve Frederick Grinnell'in Bilimin Günlük Uygulaması, kitaplarında iyi bir şekilde tasvir edilmiştir. 1984 yılında, Amsterdam'daki bir araştırma enstitüsünde modern yöntemlerle çalışan bir ekipte doktora araştırmamı yaparken, Laboratuvar Hayatı başlıklı ilgi çekici bir kitap keşfettim. 1979'da yayınlanan bu eser, bir İngiliz sosyolog ve bir Fransız antropolog tarafından, araştırmanın günlük pratiğini ve sonuçlarını gerçekçi ayrıntılarla anlatıyor. Yazarlar, saha çalışması sırasında yeni keşfedilen bir Amazon kabilesini araştıran antropologların yaklaşımını benimsemişlerdir. Bu çalışma o zamandan beri bir klasik haline gelmiş ve etnometodolojik bilim çalışmaları içinde türünün eşsiz bir örneği olmaya devam etmektedir. Kitap, araştırmacıların üniversite eğitimleri sırasında veya çalışmalarında sonuçları, ifadeleri ve iddiaları ile gerçeklik arasındaki biçimsel ilişkiye neden çok az veya hiç önem vermediklerini hemen açıkça ortaya koymaktadır. Pratikte, bu konu asla ele alınmaz. Deney tekrarlanabilir ve işe yararsa, en azından şimdilik yayınlanabilir bir gerçektir. Araştırmacılar kendilerini laboratuvarda buldukları anda, ki buna amatör bilim felsefecileri de dahildir, gerçekçiler gibi düşünmeye başlarlar. Bu, vardıkları sonuçların ve ifadelerin gerçeklik hakkında gerçekten bir şeyler söylediğini kabul ettikleri anlamına gelir. Ancak yakından sorgulandıklarında genellikle pragmatist veya araçsalcı oldukları ortaya çıkar. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu felsefeye göre, işe yaradığı kanıtlanmış şeyler doğru kabul edilir, ta ki tersi kanıtlanana ve başka bir açıklama baskın hale gelene kadar. Bu tür değişiklikler genellikle araştırmacılar arasında, kanaat önderlerini ikna etmek için en iyi deneysel verilere kimin sahip olduğu konusunda yapılan tartışmalardan kaynaklanır. Sıklıkla, farklı açıklamalar, biri ortadan kalkana kadar yan yana var olabilir. Alanın herkesinin aynı paradigmada çalıştığı fikri yalnızca kısmen doğrudur. Araştırmacılar eski çalışmaları temel alabilir ve birçok ortak teknik ve kavram kullanabilir, ancak bilimin gerçek cephesinde çoğulculuk hüküm sürer ve araştırmacılar farklı hipotezlere ve görüşlere sahip olanlarla mücadele eder. Bu farklı görüşler yıllarca bir arada var olabilir ve farklı okullar rakip hipotezler üzerinde çalışabilir. Bu okullar, konferanslarda ve yayınlarda tartışmalara giren, üstünlük için mücadele eden çeşitli büyüklükteki uluslararası konsorsiyumlardan oluşabilir. Ön saflarda uzun süre çalışmış kıdemli araştırmacılar bu ekollerin farkındadır ve araştırma ve yayın stratejilerinde bunları öngörürler. Yayınlanan sonuçlar, yaygın bir hipotezi çürüttüğünde, bu durum işleri çok zorlaştırır, çünkü bu, bir araştırmacı veya araştırma ekibi tarafından tutkuyla savunulan bu hipotezin sonunun başlangıcı anlamına gelebilir. Yeni araştırma verileri, bu yerleşik çıkarların kalbine darbe vuran bir tür, yaratıcı yıkım olabilir. Yerleşik hipotezlerin savunucularının genellikle kaybedecek büyük bir itibarı ve hipotezlerinin başarısına bağlı maddi çıkarları vardır. Bunlar arasında işleri, kadroları, büyük NH veya ERC hibeleri, büyük uluslararası konferanslarda konuşma davetleri ve bununla birlikte gelen tüm ödemeler ve önde gelen dergilerde incelemeler yazmayı yer alır. Bu nedenle, insanların fikirlerine tutunup onları yeni gelenlere karşı savunmalarının tek nedeni içerik değildir. Bu durum, bilimi beklenmedik bir şekilde muhafazakar bir sektör haline getiriyor, bu da Popper'ın, yerleşik teorileri ve hipotezleri sürekli olarak çürütmek için birlikte çalışmamız gerektiği felsefesiyle hiç bağdaşmıyor. Seçkinler en çok okunan ve etkili, dolayısıyla en çok inanılan inceleme makalelerini yazıyor ve düzenli olarak güncel bilgi birikimini bir sonraki nesle aktaran ders kitaplarını güncellemeye yardımcı oluyorlar. Bu, atom altı parçacıklar üzerine araştırmaları, küresel ısınmanın nedenleri veya şizofreni veya AIDS'in patojenizi hakkındaki jeobilimsel hipotezleri de içerebilir. Bu tür tartışmalar, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve bunların alt alanları gibi gelişmekte olan alanlarda devam etmektedir. Bu tartışmalar ve bunların geçici sonuçları, fon tahsisi ve belirli tedavi yöntemlerinin veya önleme stratejilerinin politikalara dahil edilip edilmemesi konusunda genellikle doğrudan etkilere sahiptir. Yani bu sadece akademik bir gösteriş değil. Akademik sonrası bilim. Postmodernizm, en azından aşırı biçiminde, tüm bilimi sorguladı ve araştırmacılar arasında kültüre bağlı ve öznel bir müzakerenin ürünü olan tüm bilginin bir tür kurgu olduğunu iddia ederek rasyonel temellerine şüphe düşürdü. Bu, sosyal bilimlerle sınırlı kalmayan hararetli tartışmalara yol açtı. Örneğin, bazıları fiziğin her zaman erkeklerin egemenliğinde olmasının bu alandaki ürünler üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu savundu. Bu yazarlara göre, bu durum, doğayı kontrol etmeyi ve değiştirmeyi, onu kendi irademize tabi kılmayı amaçlayan tipik bir erkek bilimine yol açtı. Bu eleştirmenler, kadın fizikçilerin daha az müdahaleci bir düşünce tarzına sahip olacağını ve konularına daha fazla saygı göstereceğini savundu. Bu görüş, bazı doğa bilimciler arasında modern bilim sosyolojisi ve bilim çalışmalarıyla ilgili derin bir güvensizlik yarattı. Doğa bilimlerinde sosyal etkileşimin, hele ki müzakerenin olmadığını ve doğanın kendisinin cevapları verdiğini ve hipotezlerimizin ve bulgularımızın doğruluğuna karar verdiğini tutkuyla savunan taraftarlarıyla birlikte, klasik pozitivizme kayan bazı harika, aşırı tepkiler oldu, düzeltme işareti söylemeye gerek yok ki, bu kültür savaşları, çoğu doğa bilimci tarafından tamamen fark edilmedi ve fırtınanın en kötüsü artık geçti. Bu tartışmaya sakin ve uygun bir yanıt, İngiliz teorik fizikçi John Ziman'ın Gerçek Bilim adlı eserinde bulunabilir. Çalışmasında, araştırmanın deneysel aşamasındaki kişisel ve öznel unsurun çok farkındadır ve meslektaşlar arası müzakere süreci ve deneysel tekrarlanabilirlik kriteri hakkında dengeli bir yargı sergiler. Ayrıca, Thomas Kuhn tarafından zaten tanımlanmış olan ve aktif araştırmacıların çok iyi bildiği bir dizi irrasyonel olguya da bakar. Bir örnek, insanların sağduyusuna sıklıkla aykırı düşen ve ana akım bilim insanlarının deneyleriyle uzun zaman önce geçersiz oldukları gösterilmiş olsa bile, bazı hipotezlere olan ısrarlı inanç ve bunların çok yavaş bir şekilde ortadan kalkmasıdır. Bu durum oldukça irrasyoneldir ve bir zamanlar bilimin efsane olduğuna inandığımız aşırı rasyonel imajla bağdaşmaz. Bununla birlikte, bilim camiasının doğru kabul ettiği olgular bütünü, sürekli olarak doğruluk, yani fayda açısından test edilen daha geniş bir disiplin içindeki iyi temellendirilmiş, tarihsel bir bilgi yapısına oldukça rasyonel bir şekilde dayanmaktadır. Zeman, çoğu bilim insanının kabul etmekte zorlanmayacağı ve aşina olduğumuz günlük uygulamalara hakkını veren oldukça pragmatik bir bilimsel gerçeklik tanımına ulaşır. Gerçek bilim, Zima'nın başyapıtı, önceki 25 yıldaki çalışmalarındaki tüm temaların mükemmel bir doruk noktasıdır. Bu bile onu güncel kılıyor, ancak ona önem kazandıran başka bir neden daha var, bilimin ve uygulayıcılarının çıkarsızlık idealine büyük değer verdiği, köklü anlayışın başına gelenleri çok doğrudan ve son derece spesifik terimlerle tartışıyor. Klasik, değerden bağımsız bilimi yani, Meşhur akademik bilimi günümüzün akademik sonrası bilimiyle karşılaştırıyor, çıkarsızlık normunu destekleyen etik kod, bilimin sürekli artan araçsal gücünü sömürme yönündeki dış baskıya dayanamaz. Bilim camiasında, araştırdığımız konular hakkındaki görüşlerimizde nasıl uzlaşmaya vardığımız konusunda gerçekten bir tartışma var, ancak bir diğer önemli soru da, hangi konuların araştırılması gerektiğine kimin karar verdiğidir? Yukarıda da belirttiğimiz gibi, son 60 yılda dışarıdan gelen muazzam bir etki oldu ve sosyal ve ekonomik güçler bilim gündemini giderek daha fazla belirliyor. Geçmişte, örneğin 100 yıl önce, bunu garip ve istenmeyen bir durum olarak görebilirdik, ancak şimdi kamuoyu ve politikacılar, araştırmanın topluma fayda sağlamasını ve ekonomik ve toplumsal uygulanabilirliği konusunda belirli beklentilere sahip olmasını talep ediyor. Hükümet, kamu kurumlarının kurumsal dünya ve ticari sektörle ortaklık içinde çalışmasını şart koşuyor ve bunu fon tahsisi için bir ön koşul haline getiriyor. Aynı düşünce, üniversiteler üzerinde araştırmacılarının ürettiği bilgiyi patentleme ve ticarileştirme konusunda büyük bir baskı oluşturuyor. Üniversiteler, bütçelerini desteklemek için girişimci olmak ve pazara girmek zorunda kalıyor. Tamamen kişisel merakla motive edilen entelektüel hobilerin gayri resmi olarak sürdürülmesi, üniversiteleri vergi mükelleflerinin parasıyla ayakta tutan topluma karşı artık iğrenç ve sorumsuz olarak görülüyor. Burada karşıt görüşler öne sürülebilecek çok şey olsa da, bilim insanlarının bunun sosyal oyun alanlarının yeni gerçekliği olduğunu anlamaları gerekiyor. Zima'nın haklı olarak belirttiği gibi, bilimin mutlak bir ilke olarak tarafsızlığı veya değerden bağımsızlığı her zaman sürdürülmesi zor bir durum olmuştur. Ancak artık geri adım atılamaz ve bilimin, dolayısıyla bilim insanlarının, çok çeşitli toplumsal sorunlar için kullanıldığını kabul etmeliyiz. Bilim insanları, müşterileri ve doğrudan sponsorlarıyla birlikte bir pazarda faaliyet gösteriyorlar. Sonuç olarak, araştırmacılar bağımsız gerçeği söyleyenler statülerini tamamen kaybetme ve Zima'nın dediği gibi, açıkça yalan söylemeyecek ancak bazen müşterileri ve sponsorları olan pazar operatörünün çıkarları doğrultusunda tüm gerçeği söylemeyecek basit paralı işçilere dönüşme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun bilim insanlarının danışman uzmanlar olarak güvenilirliğini nasıl etkileyeceğini söylemek zor, ancak kesinlikle iyileştirmeyecektir. Zima'nın açıkça belirttiği gibi, araştırma sonuçlarına yönelik sahiplenici tavır o kadar yaygınlaştı ki, bunun bilim insanlarının ve kurumlarının güvenilirliğine ne kadar zarar verdiğini unuttuk. İşe yarıyor. Nitekim, 2008 yılında önde gelen birçok bilim gözlemcisi, bilimsel ve ticari faaliyetlerin bu artık tamamen kabul görmüş toplumsal kaynaşmasının, özellikle bu kaynaşmanın en belirgin olduğu fakültelerde, üniversitelerin zihniyetini ve kültürünü derinden ve kalıcı olarak değiştirdiğini gözlemlemiştir. Beşeri bilimlerde ve örneğin ekonomide olduğu gibi, doğa bilimlerinde de araştırmacıların öznel ve bazen politik geçmişlerinden, aynı zamanda yatırımcılarından ve müşterilerinden etkilenen bir çoğulculuğun hızla ortaya çıktığını görüyoruz. Sonuç olarak, 2009 yılında da şahit olduğumuz gibi, deneyimli bir bilim insanının görüşü sorgulanabilir hale geliyor. Bu özel durumda araştırmanın AİDS Vakfı tarafından finanse edilmesi bulgularını en azından bazılarının gözünde güvenilmez kıldı. Bu durum, AİDS'in aslında HIV'den kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda yine bir sıradan kişi tarafından başlatılan kamuoyu tartışmasında da kendini gösterdi. Belki anlaşılabilir ama kesinlikle sinir bozucu. Benzer şekilde ve geçmişten daha da fazla eleştirel vatandaşlar olarak İklim değişikliği uzmanlarının görüşlerini, Afrika'da AEDS inhibitörlerinin kitlesel kullanımının faydalarını, bir başka bankacılık krizini önlemek için en iyi ekonomik ve siyasi önlemleri veya mikrokredi programının faydalarını, bu gerçekleri söyleyenler ile ilgili taraflar arasındaki mali ve veya siyasi bağlar ışığında incelemek zorundayız. Ziman kitabında, epistemoloji, bilim sosyolojisi ve felsefesi ile postmodern bilim çalışmaları da dahil olmak üzere, dış ekonomik faktörlerle etkileşim gibi ilgili tüm unsurları uzun uzadıya ele alarak, günümüz biliminin aslında ne olduğuna dair eksiksiz bir sentez yapmıştır. Efsane, olarak adlandırdığı, bir zamanlar bilimin ne olduğuna dair inancımızın, Bilime bakış açımızdaki değişimin normatiften betimleyiciye ve bilimin pratiğine yakından bakmanın bir sonucu olarak bir kez ve tamamen ortaya çıktığı açıktır. Aynı doğrultuda, Ziman'ın önceki yazılarından ilham alan Henry Bauer, Bilimsel Okur Yazarlık ve Bilimsel Yöntem Efsanesi adlı kitabında bilimin gerçekte nasıl işlediğine dair efsaneler ve yanlış anlamalar üzerine güçlü bir analiz sunmuştur. Bauer, bu yanlış anlamalardan kaynaklanan ve genel halkı, politika yapıcıları ve hatta birçok durumda aktif bilim insanlarını ilgilendiren, bilimin süreçlerinin ve bilgi iddialarının, ürünlerinin, statüsünün doğru anlaşılmasıyla ilgili sorunları açıkça özetlemektedir. Bilime dair büyüleyici bir bakış açısı veya siyasi idealler tarafından yönlendirilen, Mükemmel bir bilim ve mükemmel bir bilimsel yöntem efsanesini ayakta tutmaya çalışmamamız gerektiğini, bunun yerine doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans müfredatlarına bilim ve teknoloji çalışmaları,, STS, dersleri ekleyerek öğrencilerimiz arasında bilimsel okur yazarlık düzeyini artırmamız gerektiğini güçlü bir şekilde savunmaktadır. Gerçekten de, çoğumuz ve hatta lisans öğrencilerimiz bile, Modern bilimin ön saflarında ve sahalarında nadiren bulunmuş olan bilim öğretmenleri tarafından kendilerine aktarılan bu, büyülü bilim görüşüyle, büyütüldük. Ziman normatif değil, tanımlayıcı olan, naturalist bir bilim modeli veya tanımı öneriyor. Bu modele dayanarak, bilim uzmanlarının yaptığı açıklamalar ve iddialar açısından bilimin sınırlamalarının neler olduğunu kamuoyu tartışmasında dürüstçe belirtmemizi istiyor. Burada bulunacak mutlak bir gerçek yok, otoriteye ilişkin tüm aşkın iddialara veda etmeliyiz, ancak yine de bilimin sahip olduğumuz en iyi bilgi üretim sistemi olduğu ve toplumun karşı karşıya olduğu bir dizi soruna rasyonel ve güvenilir katkılar sağlayacağını ve işlevsel çözümler sunacağını güçlü bir şekilde iletmeliyiz. Eleştirel bilim, bilim ve toplum arasındaki mevcut etkileşim, özellikle niceliksel yatırım açısından, büyük ölçüde ekonomik faktörler ve dolayısıyla özel sektör tarafından yönlendirilmektedir. Bu, Jürgen Habermas'ın 1960'lardaki ünlü analizinde özetlenen üç seçenekten biriydi. Bu seçenekte, bilimsel teknokratlar ne olması gerektiğine karar verirken, diğer iki seçenekte vurgu politikacılar veya halk üzerindeydi. 1930'larda, Marksist sosyologlar, Sosyoekonomik güçlerin bilim üzerinde muazzam bir etkiye sahip olacağını ilk görenlerdi, bu, tesadüfen, tamamen farklı bir siyasi bakış açısından da olsa, Amerikan şirket dünyasının en zeki liderleri tarafından da anlaşılmıştı. Bu son nokta, hayatı boyunca serbest piyasanın aşırılıklarına karşı uyarıda bulunan ve faaliyet alanı olarak Amerikan toplumunu seçen Amerikalı ekonomi düşünürü John Kenneth Galbraith tarafından da kabul edildi. 1960'lar, özellikle neo Marksizm ve Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisinden ilham alan solcu entelektüel hareketlerin yükselişine tanık oldu, bu hareketler, bilimin toplumun sorunlarını çözmek için önemli bir yenilikçi güç olarak kullanılması gerektiğini savundu. Fikir şuydu ki, yeni teknolojiler sıkıcı ve zihin uyuşturan elemini ortadan kaldırırken, Aynı zamanda hem gelişmekte olan ülkelerde hem de kuzey ve güney arasında zengin ve fakir arasındaki uçurum sorununu ve enerji, gıda ve sağlık alanlarındaki küresel sorunları da ele alabilirdi. Bunlar piyasa girişimlerine bırakılacak konular değildi. Bunun yerine, hükümet baskın bir rol oynamalıydı, bu görüş, en belirgin şekilde Hollanda'da Den Uyl liderliğindeki solcu hükümet, 1973 ila 1977 tarafından somutlaştırıldı. Bu hükümet aynı zamanda, Proto Yeşil Radikaller siyasi partisi üyesi olan bir bilim bakanını da bünyesinde barındıran ilk hükümetti. Akademik camia, toplumsal değişimleri proaktif olarak izleyecek ve gerektiğinde eleştirecek eleştirel bir üniversiteyi savundu. Dönemin ruhuna tamamen uygun olarak, İnsanlar askeri sanayi kompleksinden ve sadece dünyanın görünümünü giderek daha fazla belirlemekle kalmayıp aynı zamanda bilimi de ele geçiren büyük çok uluslu şirketlerden endişe duyuyorlardı. O dönemde, neo-marksist bir İngiliz çift olan Rose ve Rose, bu etkileşimlerin eleştirel teorik analizlerini yayınlayarak, bilimin uzun zamandır değerden bağımsız olmadığını ve bunun yerine büyük ölçekte sermaye tarafından ele geçirildiğini ortaya koydular. Aynı zamanda, bu fikri benimseyerek, çeşitli Hollanda üniversitelerinde bilim ve toplum alanında araştırma merkezleri kuruldu. Bu merkezler, bilim ve toplum arasındaki etkileşimi bilimsel, ekonomik ve sosyolojik bir perspektiften incelemenin yanı sıra, sosyal lobiler, nükleer enerjinin arzu edilebilirliği ve genel olarak enerji sorunu gibi güncel konuları da ele aldılar. Bu düşünce okulunun ılımlı ama önde gelen temsilcilerinden biri, daha sonra Amsterdam Özgür Üniversitesi rektörü olan Egbert Boecker'dı. 1975'te Hollanda'da o dönemde geniş yankı uyandıran, ancak günümüzde oldukça idealist ve her şeyden önce biraz naif görünen bir kitap yayınladı. Boecker, Galbraith'in piyasanın önemli hale geleceği fikrini kabul etti. Ancak bunun yalnızca kamu tarafından finanse edilen araştırmalar için çok az para olması durumunda gerçekleşeceğine inanıyordu, bu durumun Hollanda'nın asla karşılaşmayacağı bir durum olduğuna inanıyordu. Sendikalar, sivil eylem grupları ve politikacılar gibi bir dizi toplumsal gücün bilimi yönlendirmede kilit rol oynayacağını öngördü ve araştırma fonlarının yalnızca %15'inin serbest, temel araştırmalar için ayrılması gerektiğini savundu. Ütopik idealleri ve bilim ve teknolojinin muazzam potansiyelini gerçekleştirmek için ilham kaynağı olarak Francis Bacon'ın yeni Atlantis'ini ve Amsterdam provo sanatçısı Constant'ın yeni Babil'ini gösterdi. Bu düşünce tarzında, kamu sektöründeki bilim neredeyse tamamen kamu yararına kullanılacak ve her vatandaşın katılım fırsatı olacaktı. Siyaset ve aktif vatandaşlar, bu şekillendirilebilir toplumda yönlendirici ve belirleyici unsurlar olacaktı. Akademinin ve ekonominin etkileşimini nasıl düşündüğümüzü analiz edersek bu vizyon çok eski zamanlardan kalma gibi görünüyor. Galbraith'in uyarılarına rağmen günümüzdeki yaklaşım neoliberalizm tarafından yönlendiriliyor. Bilim 3.0 Bilim dünyası ve dolayısıyla araştırmacıların çalışmak zorunda olduğu ortam 1970'lerden bu yana radikal değişikliklere uğradı. Bu organizasyon ve kültür değişiklikleri toplumun nasıl organize edilmesi gerektiği hakkındaki genel sosyoekonomik düşüncelerimizdeki değişikliklerle paralel ve eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bilim, giderek küresel ekonominin hakimiyetinde olan bir dünyada güvenli bir liman olmadığını kanıtladı. Başından beri 100 yıldan fazla, hatta 200 yılı aşkın bir süredir sürekli ve açık bir etkileşim var ve bu etkileşim, araştırmanın nasıl yürütüldüğü ve hangi araştırmaların yapıldığı üzerinde muazzam bir etkiye sahip oldu. Ayrıca, çağımızın büyük sorunlarını çözmeye yardımcı olacak kapsayıcı bir bilim için artan çağrılar da var, bu, çoğumuzun eğitim aldığı klasik, daha disiplin temelli araştırma geleneğinden farklı kalite kriterlerine sahip farklı bir araştırma türünü gerektirir. Temel fark, ele alınan sorunların disiplinin kendisinden, önceki araştırmalardan kaynaklanmaması, aksine dışarıdan gelmesidir. Bu da onları tanım gereği farklı bir düzen ve karmaşıklığa sahip kılar. Klasik indirgemeci, tek disiplinli araştırmacılar için bu sorunlar daha az açıktır. İhtiyaç duyduğumuz araştırma, temel araştırmadan uygulamalı araştırmaya ve ardından uygulama aşamasına doğru doğrusal bir ilerleme izlemez, aksine toplumsal sorun bağlamında bütünüyle organize edilir. Güncel bir örnek, gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeyi amaçlayan araştırmadır. Burada, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin temel araştırma, ancak makro ve mikroekonomi, sosyal coğrafya, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki araştırmalar bağlamında değer taşır. Bu nedenle araştırmacılar, Müşteriyle hemen diyaloga girmelidir, bu, büyük devlet destekli yaşam bilimleri programlarında ilgili endüstriyel ortaklarla zaten gerçekleşmektedir. Bilimin uygulanması ve yönetimine yönelik bu yeni yaklaşımda, araştırma fonlarına bağımlılığın, işletmelerin bilimi tamamen ele geçirmesine ve onu serbest piyasanın insafına bırakmasına yol açma tehlikesi vardır. Akademisyenlerin kendilerine ve üniversitelerin ve diğer bağımsız bilgi kurumlarının yöneticilerine, kamuoyu tartışmasına katılmak ve kamuoyunu ve politikacıları bu tehlikeye karşı sürekli ve güçlü bir şekilde uyarmak düşüyor. Olumlu bir sonuç garantisi olmasa da, bilim dünyasındaki kanaat önderlerinin bilimin toplumdaki değişen konumu ve statüsünün farkında olmaları son derece faydalı olacaktır. Bu durum, herkesin haklı olarak bahsettiği bilgi ekonomisine uygun, bağlam odaklı ve merak odaklı araştırmaların en uygun karışımına duyulan ihtiyacın açık ve tekrar tekrar hatırlatılmasını gerektirmektedir. Analizlerimiz ve deneyimlerimize göre, bilim, tamamen özerk ve bilim odaklı olan bilim 1.0 aşamasından, sonuçları ve ürünleri hakkında sosyal paydaşlarla diyaloga girdiği bilim 2.0 aşamasına kademeli olarak geçmiştir. Buradan da, bilim insanlarının bir soruna çözüm bulmak için dış paydaşlarla ortaklık içinde çalıştığı bir tür ortak yaratım olan bilim üçüncü sıfıra evrilmiştir. Bu işbirliği, toplumsal sorunun seçimi, araştırma tasarımı ve sonuçların değerlendirilmesi ve uygulanmasını kapsar. Elbette, bu aşamalar tam olarak bu şekilde, bu saf biçimlerde veya bu kesin sırayla gerçekleşmemiştir, ancak genel olarak bilimin son 60 ila 70 yılda kaydettiği ilerlemeyi göstermektedir. Bilim insanlarının bu değişimin ve dolayısıyla toplumdaki konumlarının ve rollerinin farkında olmaları hayati önem taşımaktadır. Belki de şanslıyız ki, bu konular çoğu genç araştırmacının yoğun hayatında büyük bir yer tutmuyor, Genellikle bağımsız kariyer fırsatları ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarında veya bilimsel çalışmaların siyaseti ve ekonomisine yönetici olarak dahil olduklarında bu konuların farkına varıyorlar. Genç bilim insanları için okuma rehberi. Bu kitap, bu temaların birçoğunu, bu konulardaki kapsamlı analizleri zamanın sınavından geçecek olan birçok yetkin yazarın yardımıyla uzun uzadıya ele almaktadır. Bu yazarlar, çok çeşitli dış ve iç faktörlerdeki değişikliklerin günlük bilimsel çalışmalara ve bilimin toplumdaki konumuna olan etkisini ortaya koymaktadır. Bu değişiklikler genellikle çok kademeli olup, ancak bir süre sonra ve uzaktan tam olarak belirgin hale gelmektedir. Tıp biyoloji araştırmacısı olup daha sonra araştırma yöneticisi ve idarecisi haline gelen bir yazar tarafından kaleme alınan bu makaleler, sadece doğa ve yaşam bilimleri değil, tüm bilim dallarındaki araştırmacılar için tasarlanmıştır, çünkü bu temalar hepimiz için geçerlidir. Bu kitap ayrıca, bilim ve araştırma enstitüleri dünyasında neler olup bittiğini daha iyi anlamak isteyen ilgili sıradan insanlara, kurumsal dünyaya ve politikacılara da yöneliktir. Bilimin modern yaşamın bir yönü olarak ele alındığı edebi romanlarda, bu değişikliklerin araştırmacıların günlük yaşamını nasıl yönetebileceğine dair yararlı bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle, eski ve yeni bu romanlardan birkaçını ele alan bir bölüm eklenmiştir. Umarım bu cilt, okuyucular arasında orijinal eserlere başvurma konusunda gerçek bir merak uyandırır. Thomas Kuhn'un 1962 tarihli çalışması gibi bu disiplindeki diğer birçok klasik eser gibi, bu kitapların çoğunun da tartışmada uzun süre büyük değer taşıyacağına inanıyorum. 2. Louis Pasteur, Bir Efsanenin Sonu Laboratuvar Defterleri 1878'deki ölümünden 17 yıl önce, o zamanlar zaten bir Fransız ulusal kahramanı olan Louis Pasteur, ailesine laboratuvar notlarını asla yayınlamamaları talimatını vermişti. Bu emir, Pasteur'ün torununun 1971'deki ölümüne kadar yerine getirildi. 40 yıllık laboratuvar araştırmasını anlatan 100 defter, 1964'ten beri Paris'teki Bibliothèque Nationale'in elinde olmasına rağmen, yalnızca sınırlı erişim mümkündü ve uzun süre bilim tarihçileri neredeyse hiç kullanmadı. Geçen yüzyılda yayınlanan Pasteur biyografileri, insanlığın iyiliği için özverili bir şekilde çalışan bir bilim kahramanının portresini sunmaktadır. Fransız immunolog Guy Bordenave'nin Ekim 1995'te Amsterdam'daki Maison Descartes'te verdiği Louis Pasteur, 1822-1895, ila 1895, İnsanlığın Gururu Başlıklı Anma Konferansı'na tanık olun. Aynı yıl, Pasteur'ün ölümünün 100. yılını anmak için çeşitli kitaplar yayınlandı. Burada bizim için ilgi çekici olan, Princeton Üniversitesi tarih profesörü Gerald L. yazdığı Louis Pasteur'ün Özel Bilimi adlı eserdir. Geysen, Pasteur'ün günlük çalışmalarını nasıl yürüttüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar defterlerini detaylı olarak inceleyen ilk kişilerden biriydi. Standart resim, bu yaklaşım ve Geysen'ın bilime modern bir bakış açısıyla yaklaşması, Pasteur'ün önceki yayınlardan farklı bir portresini ortaya koymaktadır. Bazı açılardan Gaysen'ın analizi, Pastör'ün araştırma stratejisine dair benzer şekilde alışılmadık bir çalışma olan Bruno Leitur'un Fransa'nın pastörizasyonuna benzemektedir. Pastör'ün önceki biyografileri, az çok açık bir şekilde, bilimin standart resmi olarak adlandırılabilecek bir bakış açısıyla yazılmıştır. Az çok açık bir şekilde diyorum çünkü sıradan insanlar ve birçok doğa bilimci, bilimi genellikle bu standart resmin unsurları tarafından büyük ölçüde belirlenen bir şekilde bilinçsizce algılarlar. Doğa bilimciler bu fikirleri eğitimleri sırasında edinirler. Kimyacılar veya biyologlar için, bilimi diğer kültürel faaliyetlerden ayıran şeyin ne olduğunu ve bilimin nasıl yürütülmesi gerektiğini sistematik olarak öğretecek bilimsel yöntem üzerine birinci sınıf dersleri yoktur. Standart resim, 20. yüzyılın ilk yarısından kalma klasik, mantıksal pozitivist bilim felsefesi ve Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik teorisi tarafından büyük ölçüde şekillendirilmiştir. Bilim hakkındaki bu normatif fikir sistemleri, iyi bilimsel araştırmanın kuralları için bir şablon oluşturuyordu ve her şeyden önce bilimsel araştırmanın ürünlerinin mantıksal gerekçelendirilmesi ve gerçeklikli olan biçimsel ilişkisiyle ilgiliydi. Kişisel, sosyoekonomik veya siyasi güdüler gibi dış faktörlerin nihai sonuçları etkilememesi gerekiyordu. Yanlışlama teorisi, birkaç nesil doğa bilimcisi için özellikle çekiciydi. Bu teorinin özü, gerçek bir bilim insanının, geçerli bir hipotezi veya teoriyi yanlışlayan gerçekleri arayacağı ve bu temelde daha sonraki bir hipotezin formüle edilip test edilebileceğidir. Bilimin standart resmindeki bir diğer unsur, kökenini 1950'ler ve 60'lardaki sosyolog Robert Merton'a dayandırır. Merton ve öğrencileri içerik ve teori oluşumuyla değil, bilimsel çabanın bir kurum olarak nasıl işlediğiyle ilgileniyorlardı. Bilimi, içerik açısından toplumdan doğrudan etkilenmeyen, bağımsız bir toplumsal faaliyet olarak görüyorlardı. Merton analizine dış faktörleri dahil etse de, yine de herkesin çeşitli kriterlere, evrensellik, toplulukçuluk, Çıkarsızlık ve örgütlü şüphecilik, dayalı kurallara bağlı kaldığı idealize edilmiş bir bilimsel uygulama modeli formüle etti. Bilim insanlarının ödülü güç veya kişisel kazanç değil, katkıları için meslektaşları tarafından tanınmaktır. Mesleki gizlilik ve patentlemenin burada kesinlikle bir rolü yoktur. Merton, endüstriyle ilişkileri bilimin özgürlüğünü tehdit eden ve bu nedenle istenmeyen bir durum olarak görüyordu. Bu, bilim insanlarını belli bir gururla dolduran bir bilim görüşüdür. Sonuçta, böylesine asil ve yüce bir faaliyete kendi mütevazı katkınızı yapabilmek harika bir şeydir. Çeşitli gelişmeler, bu standart resmin gerçekliğe uyarlanmasına neden oldu. En önemlisi, Thomas Kuhn'un 1962'de yayınlanan ve 1970'te yeniden basılan Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eseri, 1970'lerde bu yönde önemli bir ivme kazandırdı. Polonyalı bilim felsefecisi Ludwig Fulek ise 1935'te Enstahung und Entwikdung Einer Wissenschaftlichen Tatsaşı, In Führung in Die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv adlı eserini yazmıştı, ancak bu eser daha sonra yeniden keşfedildi ve 1979'a kadar İngilizce olarak yayınlanmadı. Her iki yazar da keşif sürecini inceledi ve olguların ortaya çıkışını, keşif bağlamını, bir araştırmacının yeni olgulara dayanarak eski bir teoriyi nasıl değiştirdiğini ve bilimde geçmişle olan bu kavramsal kopuşların nasıl gerçekleştiğini anlattı. Fleck'in kolektif düşünce tarzı olarak adlandırdığı ve Kun'un paradigma terimini kullandığı kavramın önemli bir rol oynadığını öne sürdüler. Düşünme tarzımız ve bağlı kaldığımız teori, gerçekliğe bakışımızı, gözlemlerimizi ve olguları adlandırma biçimimizi büyük ölçüde belirler ve sınırlar. Popper, yanlışlanabilirliği iyi bilim için bir norm olarak öne sürmüş olsa da, Fleck ve Kuhn, hakim teoriyle çelişen gözlemlerin genellikle araştırmacıların o teoriyi tamamen terk etmelerine neden olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, hakim kavramsal çerçeveye uymayan bir şey bulurlarsa, çoğu durumda meslektaşları bununla ilgilenmek istemezler. Gözlemler otomatik olarak kabul edilmez ve yeni fikirlerin kabul edilip edilmeyeceğini büyük ölçüde araştırmacının bilim dünyasındaki statüsü belirler. Bu nedenle, deneysel verilerin kalitesi ve statüsü, farklı, birlikte var olan teorileri karşılaştırmayı zorlaştıran, devam eden tartışmaların konusudur. Bu karşılaştırılabilirlik eksikliği, yeni teorinin bir ilerleme olarak görülüp görülmemesi konusunda karar vermeyi de zorlaştırabilir ve işte burada relativizm devreye girer. Salk Enstitüsü, Bruno Latour ve Steve Bulgar, 1979'da Laboratuvar Yaşama adlı eserlerinde bilimin antropolojik incelemesini ortaya koyarak bir adım daha ileri gittiler. San Diego'daki Salk Enstitüsü'nde nöropeptit biyokimyası alanında çalışan bir araştırma ekibinin günlük rutinini anlatıyorlar. Bilimsel gerçeklerin üretilmesinin, birçok açıdan diğer kültürel faaliyetlerden ayırt edilemeyen bir sosyal yapılandırma süreci olduğu sonucuna vardılar. Aslında bu, önceki başarılardan ve teknik başarımlardan elde edilen itibarın yanı sıra etkili halkla ilişkilerinde bir dizi laboratuvar deneyinden elde edilen sonuçların verimli bir şekilde satılmasına katkıda bulunması gereken bir müzakere sürecidir. Araştırmacılar, yeni gerçeklerin kendi araştırmalarına güzelce uyduğunu ve onlara faydalı olabileceğini fark ederlerse bu müzakere daha sorunsuz ilerler. Ancak bu farkındalığa ulaşmak için genellikle bir yardıma ihtiyaç duyarlar. Burada önemli bir unsur, bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere makale yazmaktır. Makale yazmak ayrı bir zanaattır. Çünkü bilimsel bir makale, gerçekleştirilen laboratuvar deneylerinin kronolojik bir raporu değildir. Bu, gerçek durumu yansıtmaz, ancak bir mesajı mümkün olan en ikna edici şekilde iletmek için tasarlanmış rasyonel bir kurgudur. Bir makalenin giriş bölümü, başlangıçta önemsiz veya hiç önemi olmayan gerekçeleri sıklıkla öne sürer. Bu nedenle, immünoloji alanında Nobel ödülü sahibi İngiliz bilim insanı Sir Peter Medavar'ın bilimsel makalelerin tanımı gereği sahtekarlık olduğunu söylemesi de bu durumu desteklemektedir. Araştırmacıların kültürel, dini, siyasi ve sosyal geçmişlerinden şekillenen yargıları ve taraflılıkları vardır. Belirli bir bakış açısıyla ele alınan ve gerçekliği her halükarda tartışılabilir olan deneysel gerçeklerin yanı sıra, bu sosyal faktörler bilimsel tartışmalarda açıkça rol oynar. Sadece retorik, yetenek, azim ve sunum teknikleri değil, diğer sosyal becerilerde meslektaşlarını ikna etmeye çalışırken büyük önem taşır. Üst düzey araştırmacıların artık çalışmalarının tanınması için bunların hepsine ihtiyaç duymamasına rağmen, en etkili bilim insanları genellikle bu bilimsel olmayan nitelikler söz konusu olduğunda eşsiz yeteneklere sahiptir. Dolayısıyla, son 10 yılda modern bilimsel araştırmalar, bilimsel çabaların biçimsel sonuçlarından ziyade mevcut sürece daha fazla odaklanma iliminde olmuş ve ikisini daha yakından birbirine bağlamıştır. Bu durum, henüz zirvesine ulaşmamış bir efsaneleştirme karşıtı etkiye sahip olmuştur. Pasteur'ün ölümünün 100. yıl dönümünün anılması, Fransız biyomedikal biliminin önde gelen isimlerinden Louis Pasteur hakkındaki düşüncelerimizin büyük bir revizyona ihtiyaç duyduğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur. Pratik ve uygulanabilir. Louis Pasteur'ün Özel Bilime adlı eserinde Gays'ın, modern bilim çalışmalarından bu yöntemleri ve içgörüleri benimsemiştir. Pasteur'ün araştırma bulgularını, etkilerini ve Pasteur'ün bunları nasıl elde edip diğer bilim insanlarına ve kamuoyuna sunduğunu kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Gays'ın, standart resmin yaptığı gibi bilimi ve bilim insanlarını idealize etmez. Baştan itibaren, büyük bilim insanlarının alçak gönüllülükleri veya özgecilikleri nedeniyle ya da üstün bir etik anlayışıyla motive oldukları için büyük olduklarına inanmadığını açıkça belirtir. Kitabın Pastör'ün karakterine dair giriş bölümü, birbirlerinin görüşlerini papağan gibi tekrarlayan önceki biyografların tasvirinden çok az şey korur. Bu çıkar gözetmeyen bilim insanı imajını nitelendirir. Pastör, çağdaş Fransa'da kamuoyunu, politikacıları ve bilimsel toplulukları yönetmede ustaydı. Ayrıca başarılı bir bağış toplayıcısıydı, 1880'de, büyük bilimsel başarılarının ardından, Bilimsel araştırmalar için tüm Fransız fonlarının %10'u onun laboratuvarına gitti. Enstitü ayrıca çeşitli aşıların, lisansların ve patentlerin satışından da önemli miktarda gelir elde etti. Geyson'a göre, bu gelirin ne kadarının Pastör'e, ailesinin üyelerine ve personeline kişisel olarak gittiği belli değil. Pastör'ün siyaset veya kültürle pek ilgisi yoktu ve her yaz birkaç hafta hariç, Tüm hayatını sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışarak geçirdi. 45 yaşında geçirdiği beyin kanaması, bir süreliğine sol tarafını tamamen felç ettiği için bu konuda kesinlikle engellenmiş olmalıydı. Nadiren, hatta hiç dışarı çıkmazdı. Karısı akşamları ona gazete okur ve sekreteri ve sitenografı olarak görev yapardı. Pastör, mizah anlayışından yoksun, katı bir aile reisiydi. Evde ve laboratuvarda başkalarının ona karşı çıkmasına veya söz sahibi olmasına izin vermezdi. En yakın meslektaşlarını araştırmanın yönü hakkında yalnızca kısmen bilgilendirirdi ve başkalarının onun rehberliğinde yapılan deneylerin notlarını almasını tercih etmezdi. Geyson'a göre, büyük bilim insanları büyüklüklerini, belirli bir fikri ilk ortaya atan olmalarına veya daha küçük tanrılar tarafından ihlal edilen, Sözde açık ve net bir bilimsel yönteme bağlı kalmalarına değil, bunun yerine, Pasteurün büyük olmasının nedeni, bir şekilde akranlarını fikirlerini ve tekniklerini benimsemeye ikna etmeyi başarmış olması ve bu kavram ve yöntemlerin daha sonra önemli soruların çözümüne yararlı bir katkı sağlamış olmasıdır. Dolayısıyla pastör her zaman ilk değildi ve her zaman haklı da değildi. Kesinlikle, bilimsel yönteme sıkı sıkıya bağlı kalarak araştırma yapan ilk kişi değildi. Fikirlerinin etkili ve ikna edici bir satıcısıydı ve geliştirdiği teknikler, deneysel biyolojideki çok çeşitli sorunların çözümünde oldukça uygulanabilir olduğunu kanıtladı. Geisson'un görüşüne göre, Pastör'ün şöhreti her şeyden önce bulgularının politika ve günlük uygulamada kullanılmasını sağlamaya olan ilgisinden kaynaklanmaktadır. Gayson, Bruno Leithor'un 1984'te yayımlanan ve 1988'de İngilizceye Fransa'nın Pastörizasyonu başlığıyla çevrilen kitabına düzenli olarak atıfta bulunur. Leithor, oldukça aykırı bir şekilde, Pastör'ün araştırma programlarını ve Pastör'ün sonuçlarının günlük uygulamada doğrudan ve kalıcı bir etkiye sahip olmasını nasıl sağladığını analiz etti. Leithor, Pastör'ün temel biyokimyayı geliştirmekle ilgilenmediği bunun yerine halkın büyük ilgi duyduğu konuları kasıtlı olarak seçtiği ve her bir sonraki konunun daha da büyük bir kitle çektiği sonucuna vardı. Konu değiştirdiğinde, hatta bazen disiplin değiştirdiğinde bile, pasteur, o alanda bir süredir çalışan araştırmacılara pek saygı göstermedi. Pastör şöhret aradı ve bunu çok ustaca yaptı. Halk, çalışmalarının büyüsüne o kadar kapılmıştı ki, Review Scientifique dergisi yaklaşık 10 yıl boyunca haftalık olarak ilerlemesini takip etti. Latour'a göre, Pastör'ün dehası, kanıt tiyatrosunda yatıyordu. Bunun güzel bir örneği, 1881'de Pauli yaptığı deneydir. Çiftçileri hayvanlarını şarbon hastalığına karşı aşılamanın mümkün olduğuna ikna etmek için Pasteur Leitur'un deyimiyle laboratuvarını Pol ile Forttaki bir koyun çiftliğine taşıdı ve halka açık bir deney yaptı. Bu deney, üst düzey bilim insanları ve politikacıların gözleri önünde ve yurt içinden ve yurt dışından toplanan çok sayıda gazetecinin huzurunda dramatik bir şekilde gerçekleştirildi. Pasteur'un gücü, laboratuvar çalışmalarıyla kalıcı bir değişim yaratmış olmasıydı. Lator'a göre Pasteur, oyunun nasıl oynanması gerektiğini çok iyi bilen, zamanının ötesinde bir bilim sosyoloğuydu. Tartışmalarda, rakiplerine karşı yıkıcı, gereksiz yere acımasız ve aşağılayıcı olabilen bir özgüvene sahipti. Kristaller ve fermantasyon, laboratuvar notlarını titizlikle inceledikten sonra Geysen, Pastör'ün bilimsel kariyerindeki birkaç kritik olaya odaklanmaya karar verdi. Adeta Pastör'ün omzunun üzerinden heyecanla bakarak, Geis'in laboratuvar notları ile yayınlanmış makaleler arasında göze çarpan tutarsızlıklar keşfetti. İddiasını desteklemek için Pasteur, ham deneysel verilerden bitmiş yayına kadar olan olağan dönüşümün çok ötesine geçmişti. Bu tutarsızlıkları tanımlamak için, yanıltıcı, hatta bazen, sahtekarlık, etiketleri tamamen yersiz olmazdı. Dahası, Geis'in, Pastör'ün tıp etiği konusunda çok titiz olmadığına dair işaretler buldu. Hoş olmasa da, bilimsel norm olarak kabul edilenden Sapman'ın ilk örnekleri oldukça masumdu ve çoğu araştırmacıya garip gelmezdi. Pasteur, 1844 yılında Tartrat'ın, tartarik asit tuzu, optik izomerizmini keşfederek araştırmacı olarak adını duyurduğunda 22 yaşındaydı, bu, teknik ve teorik bir başyapıttı. Optik aktivite daha önce Kuvars kristallerinde gözlemlenmişti, ancak Pasteur bunu çözünebilir bileşikler içinde gösterdi. Geis'in, laboratuvar notlarını kullanarak, Pasteur'ün bu keşif için eski akıl hocası Auguste Laurent'e ne kadar çok güvendiğini metodik olarak gösteriyor. Kristal yapısı ile optik aktivite arasındaki ilişkiyi Pasteur'e işaret eden Laurenti. Laurent Lauren gibi Pasteur'de izomorfizm ve dimorfizm problemi üzerinde çalışarak, Ayrılabilen ayna görüntüsü tartrat kristallerini keşfetti. Aslında optik aktiviteyi sadece bir kontrol tekniği olarak kullandı. 1848 tarihli laboratuvar notları ve ilk raporlar her zaman Lore'nin fikirlerinden açıkça bahsetse ve bunları kullansa da, Pasteur'un 1860'ta sunduğu çokça alıntılanan resmi keşif yeniden yapılandırmasında bu önemli etki artık yer almıyordu. Guyson'ın açıklamasına göre Loren, Pastör'ün ulaşmayı hedeflediği egemen bilimsel elit için pek bir öneme sahip değildi. Onların görüşüne göre, zor bir kişiliğe sahip olan Loren'in, yanlış, siyasi sempatileri vardı ve bu nedenle Paris'te asla saygın bir konum elde edemedi. Böyle bir meslektaştan bahsetmek, Paris bilim çevrelerinde yer edinmek isteyen herhangi birine yardımcı olmazdı. Pasteur daha sonra, ünlü kimyagerli Ebig'in iddia ettiği gibi fermantasyonun kimyasal bir süreç mi yoksa Şıvan'ın benimsediği gibi biyolojik bir süreç mi olduğu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmaya dahil oldu. O dönemden kalma bir notta Pasteur, Laurent'en bir kez daha etkilenerek, moleküler asimetri ve bununla ilişkili optik aktivitenin, canlı maddenin aktivitesiyle bir şekilde bağlantılı olduğu fikrine sahip olduğunu yazdı. Pasteur'e göre, onu bu problemi incelemeye iten şey, fermantasyon ürünlerinin optik aktivitesiydi. Dikkat çekici bir şekilde, Gayson burada Pasteur'ün yayınlarında yaptığı, yeniden yapılandırmaya, büyük değer atfederken, bu çalışmanın tetikleyicisi olarak kabul edilen bira fabrikalarına yapılan sık ziyaretleri anlatan laboratuvar notlarındaki birincil bilgileri küçümsüyor. Bu noktada Gayson, Pasteur'cuları harekete geçiren şey nedir? Başlığı altında, Pasteur'un bilimsel faaliyetlerinin ilk aşaması olarak Provence'daki damıtma tesisleri, bira fabrikaları, çiftlikler ve ipek böceği çiftlikleriyle olan bu temasları vurgulayan later ile aynı fikirde değil. Kendiliğinden oluşum, canlı maddenin fermantasyon sürecindeki rolüne dair bu tartışmadan, canlı mikroorganizmaların cansız maddeden gelişebileceği fikri olan kendiliğinden oluşum gibi son derece politik ve dini açıdan yüklü bir konuya geçmek küçük bir adımdı. Gays'ın, 1864'te Sorbonne'da düzenlenen, aralarında birçok bakanın, Alexander Dumas'ın, George Sand'ın ve Prenses Mathilde Bonaparte'ın da bulunduğu Paris'in önde gelen isimlerinin toplandığı görkemli bir bilimsel akşam yemeğinin atmosferini anlatıyor. Bu toplulukta Pastör, kendiliğinden oluşum fikrinin neden sorumlu olduğunu teolojik nedenlerde dahil olmak üzere açıkladı. Bununla birlikte, ön yargılardan dolayı buna karşı olmadığını ve yalnızca bilimin, tek gerçek yöntemin bir cevap sağlayabileceğini söylemekte acele etti. Yine de, Pastör'ün kendiliğinden oluşum teorisini hem politik hem de dini gerekçelerle tartıştığı ve tüm yeteneklerini bu konuya adadığı son derece açıktır. Muhafazakar Pastör, kendiliğinden oluşum teorisini ve Darwin'in 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni adlı eserinde öne sürdüğü evrim teorisini, yerleşik düzene yönelik saldırılar olarak görüyordu. Bu nedenle, kendiliğinden oluşum teorisine karşı önceden hiçbir itirazı olmadığı iddiası ve bilimsel yönteme yaptığı dramatik atıf pek inandırıcı değildir. 37 yaşındaki pastörün bu tartışmadaki rakibi, birçok farklı koşul altında mikropların kendiliğinden oluşumunu gösterebileceğini iddia eden Rouenli ünlü biyolog Paçetti. Deneyler, bir şişeyi şeker maya suyuyla sterilize etmeyi, ardından dezenfekte edilmiş oksijen ve saman infüzyonu eklemeyi içeriyordu. 30 santigrat derecede tutulan şişelerde daha sonra büyüme meydana geldi ve bu, steril saman infüzyonundan kendiliğinden oluşum olarak açıklandı. Pasteur, havadaki kontamine bakterilerin bu büyümenin nedeni olduğunu ve havanın canlı mikroorganizmalar içerebileceğini gösterdi. Bu durum, teknik bir tartışmayı tetikledi çünkü ilk sterilizasyon veya sonraki işlemler titizlikle yapılmazsa, şişede büyüme meydana gelebilirdi. Bu da kendiliğinden oluşumun imkansızlığına karşı bir kanıt olarak açıklanabilirdi. Bu durum Pastör'ün başına da zaman zaman gelmişti. Ancak o bunu elbette kendiliğinden oluşumun kanıtı olarak değil, deneyin başarısız olduğu şeklinde değerlendirmişti. Deneysel yeteneklerine güvenerek ve aşırı bir retorikle, saygı duyduğu rakibi Paçıt'nin kendiliğinden oluşum için kanıt üreten tüm deneylerinin tanım gereği başarısız sayılması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Bağlı kaldığı bilimsel yöntem açısından bu elbette kabul edilemezdi. Ancak yine de Pojeyi ve Bilimler Akademisi'ni o kadar korkutmayı başardı ki, bu durumdan sıyrıldı. Eğer Paçet ve işbirlikçileri kendilerini korkutmasalardı, Pastör'ün tezini savunması çok zor olurdu. Çünkü tyn dol ve diğerleri daha sonra saman infüzyonlarının ısıya dayanıklı Bacillus subtilis sporları içerdiğini ve bunun da aksi takdirde mükemmel bir şekilde yürütülen deneylerde gözlemlenen birçok kendiliğinden oluşum örneğini açıklayabileceğini göstermiştir. Şarbon aşısı, Pasteur'ün en vicdansız davranışı, Tusen ile şarbon aşısı geliştirme konusunda yaşadığı bir anlaşmazlıktı. 1880'de TUSSEN, geliştirdiği inaktive edilmiş bir şarbon aşısı kullanarak koyunlar üzerinde başarılı bir aşılama deneyi raporunu yayınladı. Aşı, enfekte hayvanların kanının pıhtılaşmasına izin verilerek, serumun filtrelenmesi ve ardından kalan bakterileri öldürmek için ısıtılmasıyla hazırlanmıştı. Bağışıklığın kimyasal teorisinin savunucusu olan TUSSEN, enfekte, Hasta hayvanların kanındaki bakteriler tarafından şarbon bakterileri için zehirli olan çözünür bir madde oluşturulduğunu varsayıyordu. Bunun, günümüzde antikor olarak adlandırdığımız şeye karşılık gelen, ısı ile inaktive edilmiş aşının aktif bileşeni olduğuna inanıyordu. Başarılı deney açıklandığında Pasteur şaşkına döndü. Bağışıklığın biyolojik teorisine göre, bir aşının canlı, ancak zayıflatılmış bakteriler içermesi gerekiyordu. Pasteur, zayıflatılmış bu bakterilerin dokuya nüfuz ederken az miktarda bulunan besinleri tükettiğini ve böylece patojenik bakterilerin veya virüslerin çoğalmasını engellediğini düşünüyordu. Ancak bağışıklık hakkındaki bu anlayışın yanlış olduğu kanıtlandı. Pasteur, uzun süreli kültürleme ve ışığa maruz bırakma yoluyla zayıflatılmış bakteri suçları üretme yöntemini tesadüfen keşfetmişti. Bu yöntemi uzun süre gizli tuttu ve altta yatan mekanizma hakkında da şimdilik sessiz kaldı. Pastör ve asistanı Rux, Tussaint'in aşısının hala bağışıklık oluşturabilecek zayıflatılmış bakteriler içerdiğini düşündüler. Tussaint kısa süre sonra ısıtma işlemini kimyasal inaktivasyonla değiştirdi. Bu şekilde hazırlanan bir aşı enjekte edilen hayvanlar önce hastalandı, sonra iyileşti ve bağışıklık kazandı. Kısmen bu gözlem, Pastör'ün açıklamasının sonuçta doğru olabileceğini varsaymasına yol açtı. Pastör ve Tusen bu nedenle Şarbon için güvenli ve etkili bir aşı bulma yarışına girmişlerdi, ancak aynı zamanda bağışıklık teorisi hakkında da bir tartışma içindeydiler. Ekim 1880'de Tussen, Şarbon için bir aşı geliştirdiğini duyurdu ve Şubat 1881'de Pastör'de etkili bir aşıya sahip olduğunu açıkladı. Bir ay sonra, Tussaint'in aşısına yönelik kapsamlı bir eleştiri yayınladı ve diğer şeylerin yanı sıra Tussaint'in bağışıklık ilkesi hakkındaki düşüncesindeki ani değişime değindi. Ayrıca, Tussaint'in ısıtma yoluyla zayıflatma yönteminin kalıcı olarak zayıflatılmış bir aşı suçuyla sonuçlanmadığını ve bu nedenle büyük ölçekli aşı üretimi için daha az uygun olduğunu belirtti. Mart 1881'de Pasteur, oksijenle işlenmiş, Zayıflatılmış bakteri kültürlerini olası bir aşı olarak daha ayrıntılı bir şekilde bildirdi, ancak prosedürü açıklamadı. Bu durum, veterinerlik hizmeti başkanının onu bir deney yapmaya davet etmesine yol açtı. Pek çok kişi gibi, bu kişi de mikropların hastalıklara neden olabileceğine ikna olmamıştı. Bu durum, bir ölçüde blöf yapmış olan pastör için oldukça rahatsız ediciydi. İddialarına rağmen, aşısının koyunlar üzerindeki etkinliğine dair neredeyse hiçbir kanıtı yoktu. 13 Nisan 1881'de, Paul ile Ford'daki deney protokolünü imzalamadan iki hafta önce, Pasteur aşısını Saint’in yöntemine göre hazırlanan kimyasal olarak etkisizleştirilmiş aşıyla karşılaştırdı. Bu aşıyla enjekte edilen koyunlar deneyi atlattı, oysa kendi aşısıyla enjekte edilen iki koyundan biri şarbon hastalığından öldü. Laboratuvar defterine Tussaint'in aşısının daha güvenli olduğunu yazdı. Ne yapmalıydı? Deneyden çekilmek büyük bir itibar kaybı anlamına gelirdi. Geison'un kitabında da yer alan 5 Mayıs 1881 tarihli laboratuvar defterine göre, iki aşılama enjeksiyonundan ilkinin yapıldığı gün, Pasteur deneyinde Tussaint'in prensibine uygun olarak antiseptikle işlem görmüş aşıyı kullanmaya karar vermiştir. Laboratuvar defterinde, ikinci aşılamada kimyasal olarak etkisizleştirilmiş bakterilerin de kullanıldığı belirtilmiştir. Pol ile Ford'daki son derece başarılı aşılama testine ilişkin yayınlanmış raporlarında Pasteur, aşının hazırlanma yönteminden daha önce tavuk kolerası aşısının keşfinde kullanılan genel bir yöntem olarak bahsetmektedir. Kendi canlı aşısını değil, Rakibinin yöntemine göre yapılmış kimyasal olarak etkisizleştirilmiş bir aşı kullandığını açıkça belirtmemiştir. Bu, kesinlikle aldatma ve intihal anlamına gelir. Pastör bunu neden yaptı? Tussaint'in yöntemini kullandığını itiraf ederek onunla birlikte övgüyü paylaşmak istemedi mi? Pastörü cezbeden şey ticari sömürü olasılığı mıydı? Pastör ve işbirlikçileri teknik üstünlüğe sahipti ve bu nedenle aşılarını güvenilir bir şekilde ve daha büyük ölçekte üretebilecek konumdaydılar. Later, 3 yıl sonra aşı satışlarından 2,5 milyon frank elde edildiğini ve sadece şarbon aşısı satışlarından yılda 130 bin frank net kar elde edildiğini anlatıyor. Günümüzün birçok yeni kurulan biyoteknoloji şirketi, bilimsel itibarlarının bu kadar kolay bir şekilde nakit paraya dönüştürülmesini çok isterdi. Motivasyonları ne olursa olsun, Pasteur rakibini ezdi. Tuğlus'ta hiçbir zaman tanınmayan Tusen, yarışmadan tamamen elendi. Çok az şey yayınladı ve 1890'da 43 yaşında öldü. Pastörün Alman rakibi Robert Koch, Pastörün katkısını her zaman küçümsedi ve şarbon aşısının mucidi olarak Tussaint'i işaret etti. Kuduz hastaları. Pasteur, yapay olarak hazırlanmış bir aşının insanlarda ilk uygulanmasıyla ün kazandı. Ekim 1885'te kuduz aşısı geliştirme çalışmalarındaki ilerlemesini anlatan bir konferans verdi ve deneysel olarak zayıflatılmış bir kuduz aşısı ile iki çocuğun başarılı bir şekilde tedavi edildiğini anlattı. İnsanlara uygulanmasını haklı çıkarmak için köpekler üzerinde yaptığı ön araştırmanın sunduğu tablo oldukça iyimserdi. Ayrıca, o yılın Mayıs ayında iki hastayı tedavi ettiğini de belirtmeyi ihmal etti. Her iki hasta da, pastörün asistanı ve deneysel aşıyı uygulama yetkisine sahip bir doktor olan Rax tarafından aşılandıkları sırada zaten kuduz belirtileri gösteriyordu. Hastalardan biri kuduzun etkilerinden öldü. Diğeri ise ağır bir hastalıktan sonra iyileşti. Bu, özel hasta, ile yapılan deneyler laboratuvar notlarında ayrıntılı olarak belgelenmiştir, ancak Pasteur veya işbirlikçileri tarafından hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmamıştır. Bir hasta iyileşmiş olsa da, Pasteur bunun aşılamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değildi. Aynı ay içinde tavşanlarla yaptığı deneylerde, ileri evredeki kuduz hastalığını tedavi etmeyi başaramadı. İlk iki hasta üzerinde yapılan deneyler, tıbbi yardımın artık mümkün olmadığı hastalara uygulanan etik açıdan doğru deneysel tedaviler olarak değerlendirilebilir. Kuduz, enfekte hayvanların, köpek veya kurt, tükürüğü yoluyla insanlara bulaşan viral bir hastalıktır ve ısırık yaraları sonucu oluşur. Pastörün zamanında, hasta bir hayvan tarafından ısırıldıktan sonra kuduz geliştirme riski %15 ila %20 olarak tahmin ediliyordu. Aşılama, enfeksiyonun erken evresinde yardımcı olabilse de, semptomlar ortaya çıktıktan sonra muhtemelen etkisizdi. Bu durum, aşı yoluyla enfeksiyon riskiyle, muhtemelen hastalığa ve ölüme yol açabilecek, oldukça güvensiz bir aşının henüz sağlıklı bir kişiye uygulanıp uygulanmaması ikilemini ortaya koymaktadır, bu nedenle aşının hayvanlar üzerinde güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması önemlidir. Temmuz 1885'te Pastör, kuduz bir hayvan tarafından ısırıldıktan kısa bir süre sonra kendilerine gelen Joseph Meister adlı bir çocuğa, Grencher adında bir hekime aşıyı birkaç gün boyunca 12 kereden fazla uygulaması talimatını verdi. Gaysen, Grencher'ın, 11 yıldır aşı üzerinde çalışan ancak etik nedenlerle deneye katılmak istemeyen Pastör'ün işbirlikçisi Raksun yerini almak için devreye girdiğini öne sürüyor. Bunun nedeni, laboratuvar notlarının gösterdiği gibi, aşının zaten enfekte olmuş köpekler için güvenliği ve etkinliği konusunda çok az kanıt olması olabilir. Meister hastalığa yakalanmadı. Pasteur, bu ilk başarılı kuduz aşısını Ekim ayında Bilimler Akademisi'ne sunduğunda, tıbbi etik gerekçeleriyle olası eleştirileri önlemek için hiç vakit kaybetmedi. Isırılmadan önce 50 köpeği kuduzdan başarıyla koruduğunu bildirdi ancak ısırıldıktan sonra da çok sayıda köpeği başarıyla koruduğunu iddia etti. Dergilere göre, bu ifade temelsizdir. Sadece 16 hayvanda bağışıklık oluşturulmuştu, oysa aynı deneyler 10 köpeğin ölümüne neden olmuştu. Pasteur, bu 10 köpekten 4'ünün Kuduz'dan öldüğünden şüphe duyduğu için onları korunmuş olarak değerlendirmişti. Bu gerçekten de son derece iyimser bir düşünceydi, Pasteur bu köpekleri dikkate almamalıydı. Dahası, dergiler, tedavi edilen ve edilmeyen enfekte köpeklerin hayatta kalma şanslarında hiçbir fark olmadığını gösteriyor sırasıyla %62 ve %57. Birçok durumda, enfeksiyon riskini kontrol etmek için deneye aşısız hayvanlar dahil edilmemiştir. Enfekte bir hayvan tarafından ısırılan toplam 7 aşısız kontrol hayvanından 4'ü hastalığa hiç yakalanmamıştır. Pasteur, etkinliği ve güvenliği laboratuvarda yalnızca asgari düzeyde test edilmiş deneysel bir aşıyı, kuduzla enfekte olmuş olabilecek sağlıklı hastalara uygulamış ve tüm bu süre boyunca iyi klinik öncesi sonuçlar elde etmiş gibi göstermiştir. Hastaları büyük risklere maruz bırakmış ve tüm bu süre boyunca yalnızca bilimsel sezgisine güvenmiştir. Amerikalı Guyson'un laboratuvar notlarının titiz analizi ve Pastör'ün araştırmaları hakkındaki yayınlanmış derslerle karşılaştırması, Pastör'ün bilimsel araştırmalarını aslında nasıl yürüttüğüne dair büyüleyici ve aydınlatıcı bir tablo sunuyor. Bu kitap, sadece Pasteur hakkında yeni bir şeyler anlattığı için değil, daha da önemlisi bilimsel araştırmaların nasıl yürütüldüğüne dair içgörüler sunduğu için benzersizdir. Geysen, bilimin standart görüşünün, bilimsel araştırmayı insan faaliyeti olarak basitleştirilmiş ve idealize edilmiş bir şekilde gösterdiğini ortaya koyuyor. Bordenave'nin de belirttiği gibi, Fransa'da Amerikalı Geysen'ın kışkırttığı kıskançlık patlamasına karşı güçlü tepkiye rağmen, Geysen bu yeni içgörülerin pastörün bilim insanı olarak statüsünü azaltmadığını, aksine büyüklüğünü teyit ettiğini düşünüyor. Çünkü bilim, bilimsel bir yöntemin mekanik uygulamasından daha fazlasıdır. Pastörün, Loren, Tusen, Pachet ve onunla çatışan diğer birçok kişiden daha fazla sahip olduğu bir şeydir. Geysen, açıkça belli olan bir hayranlıkla, bu bir yetenek, bir beceri, bir sanattır ve Pasteur kesinlikle görünmez dünyanın bir sanatçısıydı diye yazıyor. 3. Bilimin temelleri sorgulanıyor mu? Silahlanma çağrısı. Duyularımızdan bağımsız gerçek bir dünya vardır. Doğa yasaları insan tarafından icat edilmemiş, aksine o doğal dünya tarafından insana dayatılmıştır. Bunlar rasyonel bir dünya düzeninin ifadesidir. Biyokimyacı Max Perutz, Aralık 1995'te yayımlanan Geyson'un Louis Pasteur biyografisi hakkındaki incelemesine Max Planck'ın Fizik Felsefesi adlı eserinden bu alıntıyla başlıyor. Makale, Geisson'un eleştirel ve mitleri yıkmaya yönelik analizlerine karşı çıkan, Pastör'ün hem bilimsel hem de özel hayatını savunan uzun, zaman zaman kapsamlı ve fanatik bir yazıdır. Perutz, Pastör'ün davranışını savunurken oldukça ileri gidiyor ve bu süreçte kendi hakkında da çok şey ortaya koyuyor. Bilim insanları nadiren filozofların kendileri için belirlediği bilimsel yöntemleri izlerler. Sağduyularını kullanırlar diye savunuyor. Bu nedenle Perutz, Pasteur'ün mikroorganizmaların kendiliğinden oluşumunu reddederken kendi üstün anlayışına ve deneysel becerilerine güvenmekte haklı olduğuna ve teoriyi destekleyen rakibi Pojet'in tüm kanıtlarını dikkate almamakta haklı olduğuna inanıyor. Pasteur, Pojet'in sterilize edilmiş sıvılarda gözlemlediği bakteri büyümesinin hatalı test tasarımı veya özensiz deneylerden kaynaklandığını düşünüyordu. Perutz'a göre, daha sonra ortaya çıkacağı üzere Poljet'in deneylerine hiçbir hata girmediği ve sonuçlarının ısıya dayanıklı bakteri sporlarının büyümesiyle açıklanabildiği gerçeği, Pasteur'ün sonuçta haklı olduğu anlamına geliyordu. Perutz, kendiliğinden oluşumun var olamayacağının açık olduğunu, bu nedenle Pasteur'ün o zaman bile kesinlikle haklı olduğunu söylüyor. Bu nedenle Perutz, Gyson'ın pastörün bilimsel argümanlarından ziyade retorik üstünlüğünün zaferi getirdiği yönündeki önerisini saçmalık olarak reddediyor. O dönemde kendiliğinden oluşum teorisi zaten absürt bir şeydi, pastör bunu biliyordu ve asıl önemli olan da buydu. Perutz daha sonra Gyson'ın analiz ettiği bir başka olayda da aynı tarih oyununu oynuyor, şarbon aşısının etkisizleştirme yöntemi. Pastör ve yardımcıları, Paul ile Forttaki ünlü deneyin muhteşem başarısının rakibi Tussaint'in kimyasal etkisizleştirme yöntemi kullanılarak elde edildiğini asla bildirmediler. Perutz, ne olmuş yani, diyor. Artık Pasteur ve Tussaint'in etkisizleştirme yöntemlerinin kimyasal açıdan temelde farklı olmadığını biliyoruz. O halde ne fark eder ki? Dahası, Tussaint'in yöntemi aşıların büyük ölçekli hazırlanması için pratik değildi ve daha sonra terk edildi. Kısacası, Tussen zaten başarılı olamazdı. Perutz, bilimsel makalelerin tam olarak ne söylediğinin ve laboratuvar notlarıyla nasıl ilişkili olduğunun önemli olmadığını söylüyor. Aşı işe yaradı ve önemli olan bu. Geysen bu konuda hiçbir şey anlamamış, bu da onu pastöre karşı yanlış suçlamalarda bulunmaya yöneltmiş. Özellikle Geysen'ın kitabını okuduktan sonra, Bilim dünyasında işlerin nasıl yürüdüğünü eleştiren bir başka bilim insanı hakkındaki bir kitaba aşırı tepki gösteren, ünlü ama yaşlı bir bilim insanıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünebilirsiniz. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor çünkü diğer bilim insanı artık kendini savunacak durumda değil. Ama işin içinde bundan daha fazlası var, Perutz'un öfkeli patlamasının sonunda gerçek ortaya çıkıyor. Perutz, Pastör'ün çalışma yöntemini analiz etmek ve neden bu kadar başarılı olduğunu anlamak için Gyson'ın benimsediği tarihsel sosyolojik yaklaşımı reddediyor. Bunu, akademik bir disiplin kılığında gizlenmiş, uygulayıcılarının araştırmanın içeriğini anlamadan kendilerini bilim insanlarının yargıcı olarak konumlandırabileceklerini düşünen bir, sahtekarlık olarak nitelendiriyor. Perutz'a göre, Pastör'ün büyük kişisel eksiklikleri olmuş olabilir, ancak yine de cesur, şefkatli ve dürüstlü ve bilimsel başarıları onu insanlığın en büyük hayırseverlerinden biri haline getirdi. Perutz, kişisel ve sosyal faktörlerin bir araştırmacının düşünce süreçlerinin nasıl etkilediğine dair tüm bu arayışlardan hoşlanmıyor. İkna gücü ve retorik beceriler gibi niteliklerin rolüne yapılan vurgunun anlamsız olduğunu düşünüyor, iyi araştırma ritoriye değil, sadece açıklığa ihtiyaç duyar. Fizik, kimya veya tıp alanında Nobel ödülüne yol açan herhangi bir keşfin, ampirik kanıt veya matematiksel içgörüden başka bir şeye dayanmadığını söylüyor. Bilim Karşıtı Birkaç ay sonra, bu sert polemiğe verdiği yanıtta Geis'in, metodoloji ve bilgi teorisi anlayışında temel bir farklılık olduğunu ve bunun gerçek bir tartışmayı imkansız kıldığını gözlemledi. Perutz, kitap eleştirisini, bilimsel bilginin göreceli çalışmalarına herhangi bir şekilde sempati duyan her türlü bilim analizine saldırmak için kullandı. Geyson'a göre bu, Gros ve Levitt'in Yüksek Batıl İnanç, Akademik Sol ve Bilimle Kavgaları adlı eseriyle aynı düzeyde, kültür savaşlarında atılan bir başka salgodur. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini sürdüren bu kitap, Gross ve Levitt'in bilim karşıtı eğilimlere sahip olduğunu ve değerden bağımsız bilimin kurumsal uygulamasını tehdit ettiğini düşündükleri akademik dünyadaki her şeye karşı uzun bir eleştiri yazısıdır. Giriş bölümünde de ortaya çıktığı gibi, bu bilim karşıtı düşünce okulları için kullandıkları genel terim olan akademik sol biraz uygunsuz bir şekilde seçilmiştir. Bu terim, solcu siyasi hareketlerden ziyade, Öncelikle yapılandırmacı ve relativist bilim çalışmaları, feminist ve kadın çalışmaları ve çevre hareketini ifade etmektedir. Bu hareketlerin her biri konulara kendi çok farklı yaklaşımlarıyla yaklaşmakta ve ortak bir doktrine dayanmamaktadır, ancak yine de insanların bilim hakkındaki görüşlerini bulanıklaştırmakta ve bilimsel bilginin temelini sarsmaktadır. Marksizmin, bilim burjuvadır, veya onun yeni kılığı olan kültürel yapılandırmacılığın, Bilim iktidarla ilgilidir, radikal feminizmin, bilim cinsiyet önyargısıyla doludur, çok kültürlülüğün, bilimin yalnızca tek taraflı bir batı kültürel bakış açısı vardır, ve çevre hareketinin, bilim, insanlığı doğadan uzaklaştırır ve bunun felaket sonuçları olur, bu sözde bilimsel karışımı, doğa bilimlerine doğrudan bir saldırı başlattı. Gross ve Leavitt, bu hareketlerin çok ciddiye alınması gerektiğine inanıyor ve bunlara karşı çok güçlü bir şekilde karşı çıkıyorlar. Onlara göre, bilim eleştirmenlerinin yarattığı çarpık ve bozuk tablo, üniversite kampüsünün entelektüel bütünlüğünü tehdit ediyor. Gross ve Levitt, feminist ve postmodern bilim eleştirisinden ve çevre hareketinden uzun uzun örnekler tartışıyorlar, bu örnekler, en azından Batı Avrupalı okuyucular için oldukça komik görünüyor. Bu alıntılar, doğa bilimlerinin kalesini tehdit edecekleri izlenimini kesinlikle vermiyor. Kitap, kaos teorisi üzerine tipik yeni çağ tarzı yazılar, moleküler biyoloji ve kuantum mekaniğine atıfta bulunan edebi eleştiri örnekleri sunuyor, bu yazarların bu bilimsel disiplinler hakkında çok az bilgi sahibi oldukları ve bu nedenle oldukça zararsız göründükleri anlaşılıyor. Bununla birlikte, okuyucu zaman zaman Gross ve Levitin çok kolay bir şekilde alay ettikleri izlenimine kapılıyor ki bu da kesinlikle tartışmayı seçtikleri metinlerle ilgili. İnceledikleri feminist metinlerin çoğu, bilimsel süreç ve bilimsel çaba üzerindeki sosyal etkilerle ilgilidir. Bilimin tamamen erkek egemen bir alan olması, son derece erkeksi bir dil ve üsluba sahip olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu nedenle birçok feminist analiz, bilimdeki erkek metaforlarıyla ilgilenir ve feminist fiziğin, bugün sahip olduğumuz fizikten çok daha iyi olacağını varsayar. Gross ve Levitt, siyasi doğruculuk veya pozitif ayrımcılık tartışmalarından kaçınmak için çaresizce çabalasalar da, gerçekten başarılı olamıyorlar ve bu birçok yerde kendini gösteriyor. Örneğin, bilimi eski bir erkek egemen A olarak savunmakla suçlanmadan, bilimin feminist eleştirisini çürütmenin son derece zor olduğunu söylüyorlar. Kadınların özgürleşmesinde, bilim de dahil olmak üzere, hala yapılacak büyük iyileştirmeler olduğunu açıkça kabul etseler de, Sandra Harding'in, doğa bilimlerinin uygulayıcıları arasında daha fazla siyah, latin, kadın, eşcinsel ve lezbiyen yer alana kadar gerçekten objektif hale gelmeyeceği fikrini tamamen hayal ürünü olarak reddediyorlar gelenekler ve metaforlar. Ayrıca, bilimin bağlamını değil, cinsiyet temelinde nesnelliğini ve rasyonelliğini de sorgulayan yazarlar da vardır. Harding ve diğerlerinin bu feminist analizleri, Gross ve Levitt'in eleştirdiği temel entelektüel düşünce okulu olan yapılandırmacı bilim teorisine dayanmaktadır. Sosyal yapılandırmacılar, bilimsel bilgiyi, ilke olarak diğer insan bilgisi biçimlerine benzer şekilde, tarihsel ve sosyal duruma bağlı müzakerelerin ürünleri olan gelenekler veya anlaşmalar olarak görürler. Gros ve Levite ve diğer birçoklarına göre, tüm bunlar, özellikle doğa bilimlerinin son derece başarılı olmasına karşılık, sosyal bilimlerin yüzeysel tanımlamalara takılıp kalma ve bir tür bilimsel izlenim yaratmak için istatistiklerle uğraşmak zorunda kalma iliminde olmasından kaynaklanan sosyal bilimcilerin duyduğu hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır postmodern bilim eleştirisi, Foco ve Lyotard'ın edebiyat eleştirisi, Derrida'nın yapı sökümcülüğü ve Thomas Kuhn ile Paul Feyerabend'in bilim felsefesi gibi farklı kaynaklardan destek almaktadır. Bu son ikisi ve muhtemelen Kuhn'un durumunda kasıtlı olmaksızın, kültürel röle kapıyı ardına kadar açmıştır. Aydınlanma ile başlayan modern bilimsel araştırma, öncelikle fiziksel ve biyolojik gerçekliğin nesnel bilgisine ulaşmayı, daha sonra ise, insan olmanın psikolojik ve sosyolojik yönlerinin kapsamlı bir anlayışına ulaşmayı hedeflemiştir. Postmodern kültürel yapılandırmacılık, bu tür evrensel bilginin olasılığını sorgulamıştır. Tüm bilginin, tüm önyargılar ve çıkarlarla birlikte, hem sosyal hem de kişisel koşullardan güçlü bir şekilde etkilendiğini varsayar. Dünya hakkındaki çeşitli içgörüler zaman içinde değişime uğrar ve farklı siyasi görüşler gibi birbirleriyle rekabet eder. Bu, güç, sosyoekonomik güç, ancak aynı zamanda herhangi bir otorite biçimi gibi faktörlerin, bir teorinin geliştirilmesi ve seçilmesi sürecinde kilit bir rol oynayabileceği anlamına gelir. Bunu daha yakından analiz etmek gerekirse, araştırmacılar ve laboratuvarları antropolojik bilim çalışmalarının konusu olmuştur, bu durum Gross ve Leavitt'i son derece rahatsız etmiş gibi görünüyor. Onlara göre bu, bilim insanları ve bilimsel bilgi hakkında sapık teoriler üretme iliminin artmasına yol açmaktadır. Gross ve Levit, ilginç buldukları ve kabul etmek istedikleri, ancak tamamen abartılmış olduğunu düşündükleri bir zayıf varyant sosyal yapılandırmacılık tespit etmişlerdir. Bu varyant, bilimsel olguların ve teorilerin temel aşamasında ve özellikle kabul aşamasında, her türlü psikolojik ve sosyoekonomik faktörün kritik bir rolü oynadığını vurgular. Bu nedenle, belirli yaygın dini ve sosyal görüşlerin 19. yüzyılda evrim teorisinin kabulünü nasıl ciddi şekilde geciktirdiğini ve bugün de geciktirmeye devam ettiğini kolayca hayal edebiliriz. Dış Faktörler Janet Brown'un Charles Darwin biyografisi olan Voyaging'in son yüz sayfası, Darwin'in kendisinin de çok zamana ihtiyacı olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Teorisinin nihai yayınını uzun süre geciktirmesinin nedenleri arasında kendi dini geçmişi, halktan beklediği son derece olumsuz tepki ve özellikle eşinin derin dini inançları yer alıyordu. Kendinden tamamen emin olmak ve birçok şüpheci okuyucuyu ikna edebilmek istiyordu. Ancak, bu faktörler Darwin'in yayın yapmasını engellemiş olsa bile, fikirleri yine de sonunda ortaya çıkacaktı. Esasen, çağdaşları arasında türlerin mutasyon yoluyla değiştiği ve, yaratılışın, değişmez sonucu olmadığı konusunda artan bir anlayış vardı. 30 yıl önce bilim camiası tarafından daha az kabul görmüş olsa da, meslektaşlarımızın çoğu artık bu tür dış faktörlerin, bir disiplinin evrim yönü dahil olmak üzere, bilimsel gelişmeyi etkilediğini tamamen kabul ediyor. Birçok doğa bilimci, değerlerden bağımsız, daha yüksek bir kültür biçiminin toplumda, sadece akıp gittiği, araştırmanın diğer insan kültürel faaliyetlerinden tamamen ayrı olduğu ve araştırmacıların, çoğu zaman kendileri farkında olmadan, Robert Merton'un yüce standartlarını ve değerlerini koşulsuz olarak rehber edindiği, Gerçeği arayan özverili erkek ve kadınların bilimsel efsanesinin hala %100 geçerli olduğu bir zamana duyulan romantik özlem nöbetleri geçirir. Melankoli'nin bu türüne güzel bir örnek, ödüllü moleküler biyolog ve eski Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ronald Plasterkin bir süre önce PCR tekniğinin tarih yazımı üzerine yazdığı bir makalede bulunabilir. Araştırmacıların motivasyonlarını aramanın boşuna olduğunu düşünüyor, sonuçta çok farklı motivasyonları var ve Merton'un standartlarının, gerçeği tam olarak yansıtmasa da, hala geçerli olduğunu söylüyor. Çok saygı duyduğu bir meslektaşını, alanındaki birçok araştırmacı için rol model, tanımlarken, gerçek bilim insanının sadece bazı deneyler yapmakla ilgilendiğini ve daha fazla araştırma fonu için lobi yapmakla ilgilenmediğini açıkça belirtiyor. Böylesine mütevazı, önde gelen bir araştırmacının daha sonra büyük paraya talip olmak zorunda kalması, bu durumda insan genom projesi içindeki şiddetli rekabete girmek için, onun en başından beri bu adımı atanlardan farklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta, mütevazılığıyla tanınıyor, aslında, o laboratuvar taburesinde kalarak bugünkü mega projenin temelini attı. Hepimizin bildiği gibi, fon sağlamanın birçok stratejisi var ve özellikle zaten çok iyiyseniz, abartısızlık ve mütevazılık en az etkili olanlar arasında yer alıyor. Ancak bu, meslektaşlarını, fon sağlayıcılarını ve hatta ticari patronlarını araştırmalarının önemine ikna etmek için halkla ilişkilerde çok çalışmak zorunda kalacak çoğu araştırmacı için bir seçenek değil. Bu endişe verici bir gelişme. John Zeman yakın zamanda buna, akademik sonrası araştırma, adını verdi, bu, hangi sorunların araştırılacağına giderek daha fazla fon sağlayıcıların karar verdiği bir olgu. Endişe verici olabilir, ancak yine de bu, yüzyıl sonunun, mutlak gerçeği. Nesnellik ve rasyonellik, Gros ve Levitt, bilimsel bilgiyi, doğru veya yanlış olarak kabul etmemiz gerekenler hakkındaki söylemin ürünü olan bir dizi anlaşma olarak gören, yapılandırmacılığın güçlü varyantı olarak adlandırdıkları şeyle çok daha büyük bir sorun yaşıyorlar. Mantık veya çok övülen bilimsel araştırma yöntemine rağmen kabul görmüş bilimsel bilgi bir uzlaşma meselesidir, sosyal yapıların ürünüdür ve bu anlamda diğer insan kültürü biçimlerinden temelde farklı değildir. Bu nedenle gerçek dünyayı tanımlayan doğrudan doğrulanabilir hipotezler yoktur. Bunun yerine bilim camiasında o dönemde geçerli olan anlaşmalara ve standartlara dayanan bir dizi teori vardır. Deneyleri yorumlamak ancak bu anlaşmaları kullanarak mümkündür. Bu düşünürlere göre, bilim insanlarının hiçbir yanılsamaya kapılmamaları gerekir, çünkü gerçeklik doğrudan bilinemez. Gross ve Levitt bu fikirlerden nefret ederler çünkü bunlar bilimin eşsiz temelini sorgulayarak onu kutsal olmayan postmodern ittifaka teslim ederler. Bilimsel bilgi en fazla, gerçekliğe dair alegoriler ve metaforların bir derlemesidir, bu metaforlar günlük hayatta çok kullanışlıdır, ancak kültürel değişimlere tabi olan uzlaşmalara dayanmaktadır. Buna karşı çıkan Gross ve Leavitt, tüm bunların teoride doğru olabileceğini, ancak bilimin işe yaradığını, belirtiyorlar. Gerçekliğin mevcut tanımları tatmin edicidir, faydalı teknolojilere ve ilaçlara yol açmıştır ve bu nedenle gerçeklikte doğrudan bir ilişki içinde olmalıdır. Kitap, bilimsel sürecin analizine yönelik bu yaklaşıma büyük katkı sağlayan Bruno Latour ve Steven Shapin'in çalışmalarına yönelik kapsamlı eleştirisinde oldukça ileri gidiyor. Ne yazık ki, Leitur'un San Diego'daki Salk Enstitüsü üzerine yaptığı en iyi ve en bilinen çalışmasını veya Pasteur'un bilimsel fikirlerinin ve yöntemlerinin neden bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar büyük bir etki yarattığına dair analizini örnek olarak almıyorlar. Okuyucuyu sadece kendi hayal kırıklıklarıyla bombardımana tutarak Lator'a haksızlık ediyorlar. Dahası, bu yazarlar ve alanın çoğu teorisyeni kesinlikle bilim karşıtı değiller, aksine bilime hayranlık duyuyorlar ve bilimin toplumumuzdaki önemini kabul ediyorlar. Yapılandırmacılığın, güçlü varyantına, duyulan derin şüphe, bilimsel bilginin gerçeklik içeriği hakkındaki şüphelerden kaynaklanmaktadır. Bu, bizi çevreleyen gerçekliğin olgusal bir açıklaması mı, yoksa en iyi ihtimalle bir metafor mu? Gross ve Levitt, bilimsel olmayan faktörlerin bir teorinin kesin seçimine yol açan ön çalışmalarda rol oynadığını kabul edebilirken, nihai teorinin gerçeklikte test edildiği için kaçınılmaz olduğuna inanmaktadırlar. Burada, kültür savaşlarına bir katkı olarak da görülmesi gereken tutkulu bir makalede şunları yazan ünlü meslektaşları Steven Weinberg ile tam olarak aynı noktaya varıyorlar. Fizik yasalarının gerçek olduğunu söylerken kastettiğim şey, bunların hemen hemen aynı anlamda gerçek olduğudur, tıpkı tarlalardaki kayalar gibi, beyzbol kuralları gibi değil. Ancak kayaları tanımladığımız veya fizik yasalarını ifade ettiğimiz diller kesinlikle sosyal olarak yaratılmıştır, bu nedenle fizik yasaları hakkındaki ifadelerimizin nesnel gerçekliğin yönleriyle birebir örtüştüğüne dair örtük bir varsayımda bulunuyorum. Buraya nasıl geldiğimizin önemi yok. Fizik yasaları işliyor ve Weinberg için de bu, Röle işvizme karşı ve realizm lehine en önemli ve oldukça sezgisel argüman. Araştırmacılar elbette teori ve deney arasındaki ilişkinin sosyoekonomik koşullar tarafından yönetilen karmaşık bir ilişki olduğunu biliyorlar. Weinberg, bunu bize filozofların söylemesine gerek olmadığını söylüyor. Ancak hangi yolu izlerseniz izleyin, Kaçınılmaz olarak Gross ve Levit'e göre, doğada yazılı olan, aynı doğal yasalara ulaşacaksınız. Bu, geçen yüzyılın başlarında pozitivistleri de rahatsız eden ve Popper'ın daha sonraki çalışmalarında bilginin başkaları tarafından kabul edilene kadar nesnel hale gelmediği sonucuna vardı oldukça eski bir epistemolojik problemdir. Bu amaçla, araştırmacılar geleneksel olarak birlikte doğruladıkları ve uyguladıkları ve belirli bir bilimsel alandaki değişen koşullarla değişebilen tanımlanmış kuralları kullanırlar. Bazı araştırmacılar, bilimsel gelişmenin tamamen farklı kültürel ve psikososyal koşullar altında yeniden başlaması durumunda, çevremizdeki fiziksel ve biyolojik gerçekliğin tamamen farklı doğal yasalarına ve tanımlarına ulaşabileceğimizi düşünüyorlar. Weinberg bu görüşü paylaşmıyor, bunun en iyi şekilde yalnızca tek bir model veya karşılaştırma kümesi ile ifade edilebileceğine inanıyor, eğer bir gün uzak bir gezegende zeki canlılar keşfeder ve bilimsel çalışmalarını tercüme edersek, biz ve onların aynı yasaları keşfettiğimizi göreceğiz. Eğer Weinberg, tercüme etmekle basit bir İngilizce çeviriyi değil de, bu teorilerin terimlerinin, fiziksel kimliklerinin ve kavramlarının bizim terimlerimize ve kavramlarımıza dönüştürülmesini kast ediyorsa, bu kaçınılmaz olarak paradigmaların karşılaştırılamazlığı sorununa yol açar ve kunun bilimsel devrimlerin temel kavramsal sorunlarından birine geri döneriz. Sahte bilim ve batıl inanç. Günlük gerçeklikte işler asla bu kadar kötü değildir. Modern bilimin başarılarını takdir etmek, baş ağrınız olduğunda aspirin yutmak veya HIV enfeksiyonuyla mücadele etmek için proteaz inhibitörleri almak için bilimsel bilgiye dair gerçekçi bir bakış açısına ihtiyacınız yok. Çünkü bunların hepsi toplumsal bir uzlaşma meselesi olsa bile, doğa bilimleri söz konusu olduğunda bu uzlaşma artık oldukça sağlam bir güvenceyle övünebilir, bu güvence, Çeşitli bilimsel disiplinlerde başarılı programları garanti eder ve telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinden kanser tedavileri, kalp ve böbrek nakilleri gibi tıbbi gelişmelere ve pastörün ilk rasyonel temellerini attığı aşılara kadar günlük teknolojik sonuçlar doğurur. Yine de bu, bilimsel düşünce biçiminin tamamen kabul edilmesine veya her türlü irrasyonel batıl inancın reddedilmesine ve kademeli olarak ortadan kalkmasına yol açmadı. Son yıllarda, Batı biliminin bilgimiz üzerinde bir patenti olmadığı için başarısızlıkları hakkında giderek daha fazla şey duyuyoruz. Şeytanların lanetlediği dünya, gökbilimci Carl Sagan'ın daha önce sahte bilim ve batıl inanç biçimleri üzerine yayınladığı bir dizi makaleyi bir araya getiriyor. UFO gördüğünü veya uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden insanların inatçı hikayelerini ve bunun bazen beraberinde getirdiği erotik fantezileri ele alıyor. Kötü ruhlara, şeytanlara ve cadılara olan yaygın inancın tarihini uzun uzun inceliyor. Şüpheci bilimsel yöntemi bir kez daha savunuyor ve okuyucuya gerçek bilimi sahte bilimden ayırt etmek için bir araç seti sunuyor. Canlı bir iyimserlikle sağan, gerçek bilimin sahte bilimden nasıl ayrıldığını açıklıyor ve bilimsel yöntemin bilimin en önemli özelliği olduğu sonucuna varıyor. Sahte bilim, teoriye uymayan gözlemlere karşı kendini korurken, her ne pahasına olursa olsun o teoriyi savunmaya çalışır. Öte yandan sağan, bilimin doğrulanabilir ve reddedilebilir hipotezler ortaya koyduğunu yazıyor. Ayrıca, sahte bilimden çok daha keskin bir insan kusurları ve yanılabilirliği anlayışına sahiptir. Bilimi popülerleştirmek için, sonuçlardan bile daha çok yöntemleri açıklamak ve yaymak önemlidir. Saan, zaman zaman epistemolojik sorunlara oldukça yüzeysel bir şekilde değinirken, Gross ve Levitt bu konuya çok daha kapsamlı bir analiz ayırmıştır. Bilim karşıtı, başlıklı kısa bir bölümde Saan, öznel dış faktörlerin etkisini ve bilim içindeki nesnel gerçek hakkındaki postmodern şüpheleri tartışmaktadır. Saan burada en iyi halinde değil, oldukça dağınık bir şekilde bazı zorlu noktaları şu gibi ifadelerle geçiştiriyor: Bilim, genellikle sorunsuz çalışan bir hata düzeltme makinesidir. Deneyler yapabilme gibi muazzam bir avantajı vardır. Gördüğümüz gibi, sorunu bu deneylerin yorumlanmasıyla ilgilidir. Saga'nın görüşüne göre bilim kendi kendini düzelten bir mekanizmaya sahip olsa da, bilimsel çabayı şu şekilde de resmediyor, kıskançlık, hırs, dedikodu, muhalefetin bastırılması ve saçma kibirlerin çalkantılı denizinde birkaç aziz kişilik öne çıkıyor. Bazı alanlarda, özellikle de son derece verimli alanlarda, bu tür davranışlar neredeyse norm haline geliyor. Çok adil ve kesinlikle doğru bir tanımlama, ama bundan ne anlam çıkarmalıyız? Sıradan insanlar neden bu tür araştırmacıların anlattığı bu hikayelere veya daha fazla araştırma fonu taleplerine inanmalı? İki kültür, sağın için asıl soru şu, bu batıl inanç neden hala varlığını sürdürüyor? Bilim, bilinmeyen tehditler ve şeytanların yaşadığı karanlık, korkutucu dünyayı aydınlatması gereken, karanlıktaki bir mum, değil mi? Bilim nerede başarısız oldu? Hayatının büyük bir bölümünü özellikle doğa bilimlerinin araştırma bulgularını popülerleştirmeye adayan sağın gibi biri için bu soru neredeyse acı verici. Bilimsel düşüncenin asla geniş kabul görmeyeceği, küçük bir elitin tekelinde kalacağı fikri haklı olarak hayal kırıklığı olarak adlandırılabilir. Biz bilim insanlarının insanlığı korku dolu batıl inançlardan kurtarabilecek konumda olduğumuz fikri, halkın bu bilim uygulayıcılarının onlara bu kadar otoriter bir şekilde söylediklerine mutlak güven duyduğunu ve bunu doğru bir şekilde değerlendirebildiğini varsayar. Sorun şu ki, bilimsel gelişmeler genel halk için anlaşılması zor. Hatta bilim insanları biyologlar, Fizikçiler ve psikologlar birbirlerinin araştırmalarını ve bunun toplum üzerindeki potansiyel etkilerini zar zor anlayabiliyorlar. Bu sorun, CHP Snow tarafından 1959'da verdiği İki Kültür adlı konferansında dile getirilmiştir. Araştırmacılar, araştırma programlarını fonlama gündeminde tutmak için çok sık olarak dünyayı vaat etmek zorunda kalmışlardır. Uzay programlarına, kanserle mücadeleye, insan genom projesine ve Saga'nın kendisinin de yakından ilgilendiği bir alan olan dünya dışı yaşamın varlığının araştırılmasına muazzam miktarda kamu parası harcanmaktadır. İnsan genom projesine yatırılan devasa meblağlar nedeniyle, her başarı haftalık cumartesi eklerinde ve televizyon haber programlarında geniş yer bulmaktadır, Richard Levonti'nin genomanı olarak adlandırdığı bir olgu. Ancak genel halk için ölçülebilir halk sağlığı sonuçları hala çok uzakta. İnsan genomunun tam DNA dizilimini keşfetsek bile, işlevsel bir hücreyi yeniden oluşturmamız uzun zaman alacak ve kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için nerede ve nasıl müdahale edeceğimizi hala bilmiyoruz. Bence oldukça anlaşılabilir bir şekilde, birçok insan en azından bilimin bu vaatleri yerine getirip getiremeyeceğinden emin değil. Örneğin, kansere karşı mücadelede çok az ilerleme kaydedildi ve bu da birçok insanda bilimin çoğu zaman sadece anlaşılmaz olmakla kalmayıp, hastalıkların ve günlük sıkıntılarımızın çoğunun çaresi olmayacağı hissini uyandırdı. Bu yüzden insanlar başka yollara başvuruyor. Yine de, Sagan'ın yaptığı gibi, bilimin sunabileceği benzersiz, basit bir yöntem varmış gibi davranarak sorunu göz ardı edemezsiniz, Louis Pasteur, Max Perutz ve Steven Weinberg gibi fanatikler bile buna inanmıyor. Daha iyi bir yargıya aykırı olsa bile, bilimi toplumdan gelen her türlü eleştiriden yapay olarak koruyarak bir kaide üzerinde tutmaya çalışmak iyi bir şey değil. Bunun gerçekleşmesi için çok fazla kamu parası harcanıyor, araştırmanın organizasyonu ve yönü çok politik önem taşıyor ve akademik sonrası araştırma modeline geçiş çok ilerlemiş durumda. Demokratik bir sistemde insanlar neye inanmak istediklerini ve hayatlarına hangi tür bilginin rehberlik etmesi gerektiğini seçmekte özgürdürler. Birçoğu hala inanç, batıl inanç veya sözde bilimi tercih etmektedir. Hastalıklar bilim yoluyla yeterince ele alınamadığı sürece, sözde bilim, şarlatanlık ve batıl inanç için her zaman yer olacaktır. Bu durum çok eski zamanlardan beri böyledir. Bir bakıma belirli bir sosyal elitin üyeleri olan biz bilim insanları, içten içe bu soruna çözüm olarak bazen bir aristokrasiye yöneliyoruz. Daha iyisini bildiklerine inanan ve gerçekten de daha iyisini bildiklerine içtenlikle inanıyoruz ve otorite ve ikna gücüyle donanmış olarak doğru seçimleri yapmada kitlelerin önünde yol gösteren bir elit aristokrasi görmek isteriz. Bu, sayısız başka nedenden dolayı seçtiğimiz demokratik bir toplumda mümkün değildir. İnsanlar, üstün bilimsel yöntemden dolayı değil, bilim insanlarının otoriteleri ve retorikleriyle onlara söylediklerinden dolayı değil, çünkü bu genellikle siyaset kokusu taşır, ancak konuyu kendileri kavrayana kadar bilimi tercih edebileceklerdir. Eğer bu, bilim insanlarının kendileri arasında giderek imkansız hale geliyorsa, bu, elit ve kitleler arasındaki temel eşitsizliğe derinden kök salmış, Saga'nınki gibi kitapların değiştirmek için çok az şey yapabileceği çözümsüz bir sorun gibi görünüyor. Siyasetçiler, toplumdaki bu kültürel bölünmeyle mücadele etmiş ve bilim insanlarının kendi başlarına hareket etmelerine izin verilemeyeceği sonucuna varmışlardır. Çünkü bilim insanlarının en büyük toplumsal öneme sahip çalışmaları kendi başlarına üstlenme sorumluluğuna sahip olmadıklarını düşünmektedirler. Pragmatik çözüm, ilgili toplumsal sorunları ve hastalıkları hedef alan araştırmaları finanse etmenin yanı sıra, öncü yeni araştırmalar için yeterli araştırma fonu ayırmak ve düşünce tarzınıza bağlı olarak, İyi bir sonuç için güvenmek, umut etmek, dua etmek, meditasyon yapmak veya parmaklarınızı çapraz tutmaktır. 4. Modern bilim insanının güvenilirliği, 18. yüzyıldan beri bilimsel bilginin nesnellik ve evrensel geçerlilikle karakterize edildiğini ve bu nedenle kaynağından bağımsız olması gerektiğini varsaymış olsak da, bir keşif yapan veya bizi harika bir yeni bulguyla şaşırtan kişinin niteliklerine çok yakından bakma eğilimindeyiz. Sıradan insanların gözünde, en iyi araştırmacılar genellikle sonsuz şöhret arayışında hayattaki daha yüksek hedeflerin peşinde saplantılı bir şekilde koşan sıra dışı insanlardır. Bilim içindeki kahramanlık ve gösteriş büyük bir kamuoyu ilgisine sahiptir. Hepimiz bir şeyi ilk kimin keşfettiği konusunda oldukça çocukça ve sadece dışarıdakiler için değil ve uzun süren tartışmalardan zevk alırız. Bu açıdan, Jim Watson'ın Çift Sarmal, 1968 kitabı bunun bir örneğidir. 1953'te DNA'nın yapısını ilk ortaya koyan Francis Crick ile birlikte, aralarında talihsiz Rosalind Franklin'in de bulunduğu birçok üst düzey bilim insanının nasıl geride bıraktıklarına dair övünç dolu anlatımı, bazı yerlerde şaşırtıcı derecede dürüst, bazı yerlerde ise oldukça sinir bozucudur. Daha yakın tarihli bir örnek, New York Times'ın ön sayfasına kadar uzanan dedikodularla birlikte, İsveç Akademisi'nin Robert Gallo'yu HIV'in keşfi nedeniyle verilen 2008 Nobel Tıp Ödülünden dışlama kararıdır. Bu doğru bir karar olsa da, bu olay, keşfin son derece olağanüstü geçmişi nedeniyle dikkate değer bir vaka olmaya devam etmektedir, Gallo'nun aslında keşfettiğini iddia ettiği virüsü, niyetlerine aşırı güvenen Fransız rakipleri tarafından kendisine gönderildiği ortaya çıkmıştır. Watson'ın davranışı, o dönemde bilim dışı olarak kabul edilen bir ölçüde kibirli ve kurnazcaydı, Gallo'nun aldatmacası ise bilim insanlarının, aralarındaki tüm sert rekabete rağmen, dürüst oldukları ve kendilerine koydukları kurallara bağlı kaldıkları fikriyle tamamen çelişiyordu. Ortalama üstü dürüstlük ve güvenilirlik, bilim insanlarını diğerlerinden ayıran şey değil mi? Ama kişisel motivasyonları, dürüstlükleri ve ahlaki görev duyguları söz konusu olduğunda gerçekten nerede duruyoruz? İddia edildiği gibi, bilim, uygulayıcılarının gerçekten de çoğundan daha erdemli, mesleklerini icra etmede daha özverili olmaları nedeniyle, toplumumuzun ürettiği en güvenilir bilgi sistemi midir? Bizi haklı olarak rahatsız eden paradoks, nihayetinde doğru kabul edilen bilginin nesnelliğinin öznel bireylerin çalışmasından kaynaklanması gerçeğinde yatmaktadır. Bu konudaki tartışmada, öznel olanı dışlayan ve bunun yerine araştırmacıların yaratımdaki rolünden ziyade ürünlerin bilgi teorisi açısından statüsüne odaklanan, 20. yüzyılın başlarındaki klasik bilim felsefesinden mütevazı bir katkı vardır. Bundan sonra, bilim insanının güvenilir olarak görülmesi için uyması beklenen normatif kurumsal değerleri tanımlayan, özellikle Robert Merton tarafından yapılan temel çalışmalarla klasik bilim sosyolojisi geldi. 1960'lardan itibaren tarihçiler ve sosyologlar, Araştırma ve keşif sürecinde insan faktörüne odaklanan ampirik araştırmalar yürüttüler ve nihayetinde bilimsel uygulamanın gerçek sürecini doğru bir şekilde anlamak için sosyal bilimlerin tüm yelpazesinden yararlanan çalışmalar geldi. 20. yüzyılda, araştırmacılara ilham veren şey öncelikle normatif terimlerle, daha sonra ise giderek daha tanımlayıcı bir şekilde tasvir edildi. İnsanlar neden ve nasıl bilim yapıyorlar ve biz onlara neden inanıyoruz? Bilim, araştırmacıların yaklaşımlarında dürüst olmaları, uydukları kurumsal kurallar veya kendine özgü yöntemleri nedeniyle güvenilir bir bilgi üretme aracı mıdır? Orta çağın sonlarına kadar, antik çağ bilginlerinin yazdığı metinlerin otoritesi sorgulanmadan kabul ediliyor ve ortaya koydukları felsefe, gerçeklikte test edilmeden geliştiriliyordu. Bilim tarihinin baskın bir ekolüne göre, modern bilimin doğuşuna yol açan şey, Deneysel geleneğin artan etkisiydi. Deneyler, doğal dünyayla doğrudan etkileşim halinde yeni veriler üretecek ve bu veriler hakkında yeni sonuçlar çıkarılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılıyordu. Antik metinler artık otorite olarak kabul edilmiyordu, yeni norm, başka yerlerde tekrarlanabilen ve doğrulanabilen deneylerin sonuçlarını sunmak ve tanımlamaktı. Harvard Sosyologu ve Tarihçisi Stephen Shepin, Robert Boyle'un çalışmalarından yola çıkarak, deneysel geleneğin 17. yüzyıl İngiltere'sinde nasıl ortaya çıktığını çok güzel bir şekilde göstermiştir. 1994 Tarihli Gerçeğin Sosyal Tarihi adlı kitabında Şeppin, o dönemin bilim insanlarının iddialarının güvenilirliğiyle ilgili sorunu derinlemesine inceliyor. Gözlemledikleri fiziksel ve biyolojik olayların yorumlarını sunduklarında, insanların doğruyu söylediklerini nasıl bileceklerdi? Kime inanmaları gerekiyordu, tüm bu yeni bilgilere nasıl güvenilebilirdi? Şeppin, bu sorunun bilim içinde de tıpkı daha geniş toplumda olduğu gibi aynı şekilde çözüldüğünü ikna edici bir şekilde savunuyor, doğruyu söylemek ve sözleri tutmak, saygın bir elit için bir onur meselesi haline geldi. 2008 küresel kredi krizine rağmen, bugün doğal kabul ettiğimiz güvenilir kamu kurumlarının yokluğunda, her türlü sosyo-ekonomik etkileşimde insanlar yalnızca kişisel olarak tanıdıkları veya iyi bir üne sahip olanlara güvenebileceklerini biliyorlardı. Bu, davranışları ve tavırlarıyla öne çıkan bir beyefendiler kültürel elitinin ortaya çıkmasına neden oldu, doğruyu söyleyen, sözlerini tutan ve sosyal ve mali açıdan bağımsız oldukları için işlerinde özgür olan insanlar. Onlarla iş yapabilirdiniz. Benzer şekilde, Şepin'e göre, 17. yüzyıl Batı Avrupa'sındaki erken bilimsel etkileşimlerdeki güven, büyük ölçüde bilim insanlarının kişisel niteliklerinden kaynaklanıyordu. Bu dikkat çekicidir çünkü deneysel modern bilim, kendisini objektif testlere açık gözlemlere dayandırmayı amaçlamıştır. Ancak, sonuçların örneğin bilimsel topluluklar tarafından kabul edilmesi için, bunları sunan kişinin güvenilir olarak görülmesi önemliydi. Bilim insanının saygın ve dürüst bir adam olması gerekiyordu, bu statü, o dönemdeki İngiliz centilmen bilginlerini karakterize eden mali bağımsızlık sayesinde kesinlikle sağlanabiliyordu. Ulusal akademik topluluklar tarafından kolaylaştırılan bu statüdeki kişiler arasındaki sosyal etkileşim, bilimsel araştırmalarda hızlı ilerlemeyi mümkün kıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, sunulan bulguların veya fikirlerin inandırıcılığı ve doğruluğu uzun uzadıya ve kamuoyu önünde test edildi. Ancak Şeppin, bence, ilgili kişilerin kişisel niteliklerine çok fazla önem veriyor ve iddialarının tekrarlanabilirliğine çok daha az önem veriyor. Bunu yaparken, kendisinden çok önce gelenlerin de savunduğu aynı tezi ileri sürüyor, deneylerin tam olarak tekrarlanması nadirdir, özellikle de bilimin dinamik ön saflarında. Bu doğru olabilir, ancak deneyim bize, örneğin başkalarının bir dizi deneyin bir sonraki aşamasını gerçekleştirmesi gibi, doğrudan veya dolaylı bir tekrarlama biçiminin, özellikle de temel iddialar söz konusu olduğunda, oldukça standart bir uygulama olduğunu öğretir. Meslektaşlar, başkalarının önceki çalışmalarına ve iddialarına dayanarak ilerleme kaydettiklerinde, bu iddiaların ne kadar doğru veya daha doğrusu ne kadar açık, savunulabilir ve kullanışlı olduğunu ortaya koyarlar. Deney yapma fırsatlarının olmaması ve çoğu deneyi tam olarak tekrarlamanın günümüzde bile son derece zor ve zaman alıcı olması göz önüne alındığında, bulgularının akla yatkınlığının yanı sıra, bilim insanının güvenilirliği ve deneysel itibarı da, 17. yüzyılın o öncü günlerinde iddiaların ilk kabulünde ve benimsenmesinde önemli faktörler olmuş olabileceğini varsaymak oldukça mantıklıdır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, Şep'in, Gerçeğin Sosyal Tarihi adlı eserinin son sözünde tam anlamıyla son sayfalarında beklenmedik ve ilginç bir dönüş yapıyor. Modern dünyada ya da daha doğrusu postmodern dünyada, bilginin kaynağıyla yabancılaştığını söylüyor. Bugün, bireysel araştırmacılar otoriteyle konuştuklarında, bu öncelikle ve her şeyden önce ilişkili oldukları kurumun itibarına dayanmaktadır. Schepin burada, Max Weber'in 1918 tarihli ünlü makalesi Wissenschaft ALS Beruf, meslek olarak bilim, e-atıfta bulunuyor. Bu makalede Weber, bilimin bireysel bir çağrıdan, uygulayıcıyı güvenilir ve objektif olmaya teşvik eden bir durumdan. Kurumsal bir faaliyete geçişini ilk kez tanımlıyor. Bu gerçekleşirken, beyefendi bilim insanının kişisel nitelikleri güvenilirlik ve benzeri daha profesyonel uzmanlık biçimleriyle yer değiştiriyor. Ancak Şeppin, modern sosyolojik içgörüler ve teorilere rağmen bunun gerçekten böyle olup olmadığını soruyor. Eğer bilgi üretimi ve değerlendirmesinin genel sürecini ve günümüzdeki muazzam ölçeğini göz önünde bulundurursak, bu mümkün olabilir. Ancak modern yaşamımızda, toplumun küçük nişlerinde ve özel, daha az kamusal köşelerinde, ilgili uzmanların kişisel niteliklerine hala büyük önem vermediğimiz de doğru değil mi? Günümüzde hemen hemen her akademik uzmanlık alanının en fazla 10 ila 20 araştırmacıdan oluşan bir çekirdek grup etrafında döndüğü bir gerçek değil mi? Bunlar, konferanslardan ve diğer toplantılardan birbirlerini şahsen tanıyan, Birçoğu için katılım sadece davetli olan ve birbirlerinden ne bekleyebileceklerini bilen kişilerdir veya şepinin sözleriyle, kime güvenebileceğimizi. Burada haklı, çünkü bu, her aktif araştırmacının anında fark edeceği bir durum. Biomedikal araştırmalarda bile, elektronik iletişimin ortaya çıkmasına ve sektörün büyük ölçüde genişlemesine rağmen, 1980'den beri bu konuda hiçbir şey gerçekten değişmedi. Bugün bile, az sayıda üst düzey araştırmacı, bilim içindeki seçimler üzerinde son derece orantısız bir etkiyi sürdürmeye devam ediyor ve bu durum çoğu durumda hiç de iyi sonuçlar doğurmuyor. Çoğu kişi için ve kesinlikle benim için, grup içindeki karşılıklı güven, onların ne tür insanlar olduklarına değil, bir araştırmacı olarak neler başardıklarına dayanmaktadır. Yaklaşık 1990'dan beri kendi akran grubumun üyeleri, a i d konusunda uzmanlar, onları oldukça iyi tanıyor olsam da arkadaşlarım arasında saydığım kişiler değiller. Şepin'e göre, sosyolojik araştırmacıların dışında kalanlar ki onlara zekice, yorumcular, diyor, modern teknolojik bilimsel bilgi üreticilerinin yaşam deneyiminden, çok uzak oldukları için, belirli bireylere duyulan güvenin kalıcı etkilerini kabul etmiyorlar. Bilgi bolluğu ve hızlanan bilgi üretimi çağında, Araştırmacılar, en azından ilk etapta ve aksi yönde bir kanıt bulunana kadar, yeni bilgiyi elemek ve kullanmak için temel araç olarak güvendikleri kişisel ağlarını kullanmaya devam edeceklerdir. Gerçeğin Sosyal Tarihi adlı eserinin yayınlanmasından 10 yıldan fazla bir süre sonra, Şep'in, Bilimsel Yaşam adlı kitabında bu özel temaya geri döndü ve bunu, modern bilimsel mesleğin ahlaki tarihi olarak adlandırdığı bir şeye dönüştürdü. Eski fikir aslında efsane bilim insanlarının doğal dünya hakkında gerçekleri aramak için bir çağrıya yanıt verdikleriydi. Ve 19. yüzyıla kadar, çoğu bu görevi yerine getirmek için hiçbir ücret almadı. Bu, bilim insanını görüşlerinde ve bulgularında gerçekten bağımsız tutma avantajına sahipti. Ancak 19. yüzyıl boyunca, bilimin faydaları olduğu ve bu nedenle araştırmacılara devlet destekli bir kariyer sunulması gerektiği giderek daha fazla fark edilmesiyle bu tablo yavaş yavaş değişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, ekonomik faaliyetlere giderek daha fazla dahil oldular ve uzmanlıkları için hükümet tarafından giderek daha fazla işe alındıklarını gördüler. Sonuç olarak, ilk kez düşünür olmaktan eylemci olmaya geçtiler. Bu, tamamen kişisel merakından dolayı kendi seçtiği sorunlara çözüm arayan, içe dönük yalnız bilim insanı geleneksel anlayışından sapmaktadır. Eski idealist görüşe göre, bilim insanlarının mesleklerinin doğası gereği ortalama insandan daha dürüst ve özverili oldukları düşünülüyordu çünkü onlar gerçeği ve doğanın yasalarını bulma arayışındaydılar. Ancak Sheppin'in bir dizi mükemmel tarihsel örnekle gösterdiği gibi, 1920'lerden beri bilimsel araştırmacıların diğer insanlardan daha fazla dürüstlük veya erdem duygusuna sahip olmayan sıradan insanlar oldukları giderek daha belirgin hale geldi. Bu bağlamda, Sinclair Lewis'in 1925 tarihli *Erozmit* romanının büyük etkisini ele alıyor. O dönemde *Science* dergisi tarafından benzeri görülmemiş gerçekçiliği nedeniyle övülen bu klasik eser, bilimin ne olduğu ve bilim insanlarının ne yapması gerektiği konusunda temelden farklı görüşlere sahip bir grup araştırmacıyı tasvir ediyor. Bu nedenle, her şeyden önce bilim insanının bir insan olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Şeppin, 20. yüzyılın başlarında bilimsel faaliyetin kurumsallaşmasının ve 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan büyük büyümenin, bilim hakkındaki ve her şeyden önce bilim insanları hakkındaki fikirlerimizi önemli ölçüde değiştirdiğini çok ikna edici bir şekilde savunuyor. Ürettikleri bilginin güvenilirliği artık eskiden olduğu gibi doğrudan sorumlu bireyin güvenilirliği veya belirli asil özellikleriyle ilgili değil, bir metodoloji ve kişisel olmayan demokratik bir kolektifle bağlantılıdır. Shepin, 1865 gibi çok eski bir tarihte sanat benim. Bilim Biziz diye yazan Claude Bernard'dan alıntı yapıyor. Bu nedenle sistem katı ve kendi kendini temizleyen olmalıdır. Ancak bu açıdan bilim, yargı veya bankalar gibi toplumun güvenebileceği diğer kurumlardan farklı değildir. Biz dışarıdan bakanlar için, son kredi krizi özellikle şok ediciydi çünkü bankacıların çoğunun ya kuralları çiğnediğini ya da onları o kadar sorumsuz bir şekilde esnetebildiğini ve hizmetlerinin sözde kalitesinin büyük ölçüde bataklık üzerine inşa edildiğini keşfettik. Günümüz toplumunda, çoğunlukla kişisel olarak tanıdığımız aktörlerle değil, hükümetlere ve kurumlara güveniyoruz. Finansal, idari ve adli işlemler gibi sosyal süreçlere olan artan güvenimiz, sosyologlar tarafından genellikle karmaşık ve küreselleşmiş modern toplumumuzun temeli olarak görülmektedir. Bilim sosyoloğu Robert Merton, uzun zaman önce bilim insanlarının ahlaki olarak sıradan vatandaşlardan daha iyi veya daha kötü olmadığını, ancak bilimsel uygulayıcılar olarak bütünlüklerinin, 20. yüzyıl boyunca akademik kurumlar tarafından geliştirilen benzersiz standartlar ve değerler sistemi tarafından güvence altına alındığını savunmuştur. Modern bilim, araştırmacıların kişiliklerinden bağımsız ve bu nedenle kurum içinde yapılan anlaşmalara uyuma taahhüdü dışında herhangi bir özel kişisel liyakat gerektirmeyen, doğrulanmış yöntemler kullanan şeffaf bir sosyal faaliyet haline gelmiştir. İyi bilim, elbette, dürüstlük veya sahtekarlık gibi bu temel normla açıkça çelişen davranışlarla bağdaşmaz. Bu durum, yeni bilginin ancak akran grubu tarafından kabul edilmesi halinde, doğru, hale gelebileceğini ve özellikle, yeni, bilimlerdeki sürekli ilerlemelerin, birçok gerçeğin sürekli evrim geçirdiği ve dolayısıyla doğası gereği göreceli olduğu anlamına geldiğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Bizim için klasik sezgi olan, gerçeğin doğayla birebir ilişki içinde araştırma yoluyla ampirik olarak keşfedildiği fikrinin aksine, birçok bilim felsefecisi hatta Sir Karl Popper bile çeşitli bağlamlarda, kabul ettiğimiz ve doğru olarak gördüğümüz bilimsel bir sonucun, meslektaşlar tarafından daha önce yapılan çok sayıda varsayıma dayanan ve bunlara güvenen yalnızca bir sosyal yapı olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu güven, araştırmacıların yıllarca süren eğitimle kazandıkları bilgi ve uzmanlıklarından kaynaklanmaktadır ve bu anlamda rasyonel değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu araçsalcı veya pragmatik sonuca yalnızca bilim felsefecileri ve sosyologlar ulaşmamıştır, bu görüş, doğa bilimlerinin pratiğinin özü üzerine içeriden biri olarak yazılar yazmış önde gelen fizikçi John Zeman gibi isimler tarafından da paylaşılıyor. Araştırmacıların kendileri bu konu hakkında ne kadar çok düşünmeye başlarsa, orijinal sezgisel gerçekçiliklerinin yerini pragmatizme bıraktığı görülüyor, eğer işe yarıyorsa, teorilerimiz tarafından sağlanan gerçeklik tanımı açıkça yeterlidir. Yine de, birçok yazarın da belirttiği gibi, bilim ve uygulayıcılarının bilim felsefesinde bulunan düşünceden oldukça uzak kalmaları ve bilimsel bilginin gerçeğinin biçimsel statüsü veya temel özü hakkında neredeyse hiç endişelenmemeleri dikkat çekicidir. Ama yine de, hangi aktif araştırmacının bu tür anlamsızlıklarla uğraşacak zamanı var ki, Bugün bağırsak dokusunu onarmaktan sorumlu kök hücrelerin hangileri olduğunu ve mutasyonlarının nasıl kolon kanserine neden olabileceğini keşfedebileceğiniz bir gün olabilir. Bilim benzersiz değildir, yöntemleri ve rasyonelliği bakımından, diğer herhangi bir biçimsel sosyal etkileşimden gerçekten farklı değildir. Ancak benzersiz olan, bir hipotezin veya potansiyel bir gerçeğin hayatta kalmayı ve en azından geçici olarak, gerçek, statüsünü kazanmayı hak edip etmediğini belirlemek için 20. yüzyılda geliştirilen, giderek daha rafine hale gelen ve kurumsallaşan seçilim sürecidir. Bilim felsefecisi Steven Toomey'nin çalışmalarına dayanarak, hala okunmaya değer bir kitap olan The List Der Wettenchap'ta, bilimin hilesi, Louis Bonn, bu süreci evrimdeki biyolojik varyantların doğal seçilimiyle karşılaştırır. Yani, önce deneysel verilerin yerel değerlendiricileri tarafından, ardından dergi editörleri ve hakemlerinin uluslararası incelemesiyle ve son olarak, yayınlandıktan sonra, akran tanınması ve onayıyla sıkı ve aktif bir filtreleme içerir, bunun önemli bir parçası da deneylerle ortaya konan iddiaların yeniden üretilebilme yeteneğidir. Konu incelemelerinde ve en istisnai olarak da ders kitaplarında alıntı yapılması, bir gerçeğin ulaşabileceği en yüksek doğruluk biçimidir. Ancak o zamana kadar daha yeni dergi yayınlarıyla zaten geçerliliğini yitirmiş olabilir. Bu süreçte, gerçek yavaş yavaş keşfedicisinin orijinal tercihlerinden ve gizli amaçlarından arındırılır, Böylece kendi psikolojisi, bireysel bir araştırmacı olarak varsayılan güvenilirliği artık doğruluğunda hiçbir rol oynamaz. Konferans yemeklerine ve resepsiyonlarına katılan genç bir bilim insanı için, önde gelen uluslararası dergilerden ve ders kitaplarından tanıdık gelen ünlü araştırmacıların aslında kibirli egoistler veya tamamen güvenilmez veya hayal kırıklığına uğramış erkek ve kadınlar olduğunu, kötü sofra adabına sahip olduklarını keşfetmek oldukça rahatsız edici olabilir. İlham dolu dahi model bilim insanı fikri büyük ölçüde kurumsallaşmış ve efsaneleşmiştir. Ancak buna rağmen, hala varlığını sürdürmektedir. Bireysel araştırmacının kişisel nitelikleri, en azından prensipte, ürettiği bilginin güvenilirliği ve nihai kabulü için artık daha az önemli olsa da, şepin, kişilik, Erdem ve Karizman'ın günümüz biliminde hala çok önemli bir rol oynadığına inanmaktadır. Endüstri veya akademi olsun, bir enstitüde genellikle birkaç kıdemli araştırmacının birlikte çalıştığı daha yüksek bir organizasyon seviyesi nedeniyle, konu uzmanlığını idari becerilerle birleştirebilen araştırma yöneticileri büyük değer kazanmıştır. Ve bu, doğası gereği son derece kişisel olan bilimsel liderlik nitelikleri gerektirir. Bilimsel faaliyetin büyük ölçüde genişlemesine büyük katkıda bulunan faktörlerden biri, ilk olarak 1930'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan şirket tabanlı araştırmalardır. O zamandan beri, araştırmacıların çoğu, amacın gerçeği bulmak değil, er ya da geç ticari bir ürün veya hizmet sunmak olduğu bir ortamda çalışmaktadır. Şeppin, bu gelişmenin aslında nasıl gerçekleştiğini ve ilgili çeşitli aktörlerin buna nasıl tepki verdiğini incelemek için 20. yüzyılın ilk 10 yıllarına geri dönüyor. Bu öyküde özellikle dikkat çekici olan, sosyal açıdan beceriksiz, Dünyadan habersiz ama çoğu insan için anlaşılmaz ve gizemli bir bilimsel hedefin peşinde inatla tek yönlü hareket eden kahraman araştırmacı imajı ile gerçek durum arasındaki farktır. Sadece araştırma yapmaktan büyük zevk alan, cana yakın, mutlu ve yüksek eğitimli gençlerden oluşan bir ekip. İlki insanlık için yaptığı işte özverilidir, ikincisi ise herkes gibi düzgün bir geçim sağlamak isteyen sıradan insanlardır. Ancak bu onları daha az benzersiz ve dolayısıyla görünüşte daha az güvenilir kılıyor. Shepin ayrıca, birçok yazarın araştırmacıların ancak gerçekten başka seçenekleri kalmadığında endüstriyel RG'ye girdikleri yönündeki yargısını da reddediyor. Aslında, endüstri, yüksek düzeyde araştırma, yayınlar, uluslararası bağlantılar ve kongreler sunan çok iyi bir kariyer seçeneğidir. Fildişi kulelerinden, eleştirmenleri araştırmanın tanımı gereği belirli bir ürün yaratmaya odaklanmaması gerektiğini savunuyor ve endüstriyel ortamda tipik olarak çok disiplinli ekipler şeklinde örgütlenmesinin süreci olabildiğince verimli hale getirmek için araştırmacının mesleki özelliğinin büyük bir kısmını elinden aldığını belirtiyorlar. Erwin Chargaff gibi daha yaşlı bilim insanları, Bağımsız araştırma yapma yeteneğinin kaybını kınadı ve araştırmacıların giderek daha fazla gruplar halinde çalışmaya zorlanmasıyla standartlarda bir düşüş olduğunu algıladı. Onları, giderek daha küçük insanların giderek daha büyük keşifler yapması olarak adlandırdı. Tutkulu olmak yerine hırslı olan insanlar. Ancak Şeppin'in bir kez daha hatırlattığı gibi, Günümüzde üniversitelerde ve kar amacı gütmeyen enstitülerde yapılan araştırmaların çoğu da bu şekilde, daha büyük ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bilim mesleğinin 20. yüzyılda meslekten kariyere doğru geçirdiği istikrarlı geçişi özetliyor, ancak bunun henüz tamamlanmadığını da belirtiyor. Hatta şimdi bile, diyor, çalışmalarına çağrıldığını hisseden araştırmacılarla, bunu sadece bir iş olarak görenler yan yana laboratuvar tezgahında bulunuyor. Bu, uygulamada çalışan araştırmacıların kesinlikle tanıyacağı bir şey. Ancak şaşırtıcı olan, Şepin'in son bölümlerinde önemli bir adım daha ileri giderek, tamamen betimleyici bir şekilde, bilgi üretimi, iş, ticaret ve diğer ekonomik faaliyetlerin son 25 yılda nasıl birleşerek günümüzün, teknoloji bilimi, dünyasını şekillendirdiğini anlatmasıdır. Sonuç olarak, birçok disiplinde, önce sıradan bir bilgi işçisine dönüşen geleneksel, dünyadan uzak bilim insanı, şimdi araştırmanın ekonomik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olduğu girişimci bir araştırmacı olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Araştırmacı, birdenbire yeniden belirleyici oyuncu haline geldi. Çünkü bilimsel bilgi ve uzmanlığa dayalı iş planları sunmak ve yeni şirketler kurmak, güvenilir, vizyoner ve karizmatik insanları gerektiriyor. Yatırımcılar, özellikle risk sermayedarları, genellikle bilimsel ve teknik ayrıntılar kadar sunumu yapan kişiyle de ilgilenirler. Bu oldukça önemsiz bir noktadır. Çünkü başarılı girişimcilerin, yatırımcının sadece güvendiği değil, aynı zamanda inanabileceği karizmatik ve yaratıcı liderler olması gerektiği yaygın olarak bilinmektedir. Bilim insanları özellikle girişimci zihniyetli olanlar, ama sadece onlar değil böylece büyük iş adamlarının yöntemlerini ve davranışlarını benimsemiş ve böylece araştırmacı olarak kaybettikleri kişisel kahraman rolünü geri kazanmışlardır. Ve böylece döngü tamamlanmıştır. Şep'in, Gerçeğin Sosyal Tarihi adlı eserinde, 17. yüzyıl bilim insanının ihtiyaç duyduğu güvenilirliği bu bağlamda itibar daha uygun bir terim olurdu kazanabilmesi için, karşılıklı kişisel güvene dayalı daha karmaşık sosyoekonomik etkileşim biçimlerini kolaylaştırmak için gelişmiş olan centilmenlerin sosyal elitleri gibi davranması gerektiğini savunmaktadır. Ancak yine de bu konuda çekincelerim var. Kişisel erdem veya güvenilirlik başlangıçta yardımcı olabilir. Ancak nihayetinde hem bilim insanı hem de girişimci için gerçekten önemli olan, tanıttıkları ürünün ne kadar rasyonel olarak iyi olduğu ve kamu eleştirisine ve piyasa güçlerine dayanıp dayanamayacağıdır. Bu etkileşimler aracılığıyla, özellikle yaşam bilimlerinde, endüstri ve üniversite yönetim kültürleri artık yakınlaşıyor. Shepin, bu farklı ortamlarda araştırmanın nasıl yürütüldüğü ve yönetildiği hakkındaki birçok klişenin artık geçerli olmadığını belirtiyor. Sonuçta, kar amacı gütmeyen sektör bile giderek daha çok sonuç odaklı ve, ürün değerlenebilirliği, ile yönlendiriliyor, ancak bu, alıntı yaptığı birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanan bir eğilim. Shepin'in kendisi bu gelişmeler hakkında herhangi bir görüş belirtmiyor. Sadece bilim ve bilim insanlarının akademide, endüstride ve genel olarak toplumda oynadığı rolü ve bu rolün bilim mesleğinin başkaları tarafından nasıl görüldüğünü anlatıyor. Bu, her akademik kurum yöneticisi ve müdürü tarafından okunması gereken büyüleyici bir analiz. Ama aynı zamanda öğrenciler tarafından da, Şep'in, eski neslin bana örtük ama kesin bir şekilde aktardığı ve genç araştırmacılar için apaçık görünen şeyi, yani bilimin hala bir meslek olduğunu, ancak insanların giderek bundan sıradan bir kariyer veya sadece bir iş haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. 5. Edebiyatta Bilim. Bilimsel Yaşamdan Bir Kesit. Kara Kutu. 20. yüzyılın ortalarından bu yana araştırma çalışmalarının büyük ölçüde kurumsallaşmasına rağmen bilim ve bilim insanları toplumumuzda hala özel bir yere sahiptir. Bu belki de emeklerinin somut meyvelerinden Birçok kişi için anlaşılmaz olduğu kadar harika olan ürünlerden kaynaklanmaktadır. Ancak çoğu zaman mühendisler aslında bu ürünler için gerçek örgüyü hak etmektedir. Ama kesinlikle bilimin diğer tüm insan faaliyetlerinden çok farklı olduğu, gerçeği arama ile ilgili olduğu efsanesiyle de ilgisi vardır. Bu bakış açısından, gerçeği arayanlar genellikle dünyevi olmayan, bazı yönlerden yeni rahipler olarak görülen kişilerdir, daha yüksek bir amaca adanmış, ancak aynı zamanda çok insani özelliklere ve birçok durumda hafif otistik özelliklere sahip kişiler. Laboratuvar duvarlarının ardında neler olup bittiğine dair fikrimizi nasıl oluşturuyoruz? Akademisyenler için birinci kaynak genellikle kurgusal olmayan eserlerdir. Hatta bilimsel literatür bile olabilir. Ancak dikkat edin, bu yayınlarda araştırmacı ve çalışmaları genellikle soyut bir şekilde ele alınır, Yerel laboratuvar ortamının zaman ve mekanından uzaklaştırılır ve biçimsel ve kurumsal yönlere güçlü bir vurgu yapılır. Bu tür çalışmalardan sorumlu filozof ve sosyologların çoğu, laboratuvarın içini hiç görmemiş, bunun yerine kendi çalışma odalarının rahatlığında işlerin orada nasıl yürümesi gerektiğini hayal eden dışarıdan kişilerdir. Araştırmacılar için işler ancak söz konusu yazarlar meslektaşları olduğunda ve yazıları aniden laboratuvar durumunun gerçekliğini şaşırtıcı derecede yakından tanımladığında gerçekten ilginç hale gelir. Genellikle açık psikososyolojik analizlerden kaçınan ünlü bilim insanlarının biyografilerinin yanı sıra, bu kategori, Araştırma yapmanın nasıl bir şey olduğunu yazarken normatif sosyal bilimciler tarafından engellenmelerine izin vermeyi reddeden bazı tanınmış içeriden kişilerin eserlerini de içerir. Ludwig Fleck 1935'te, Michael Polanyi 1958'den itibaren ve ardından Thomas da 1962'den itibaren gerçekçi bilim teorisiyle büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bu kitaplıkta İngiliz fizikçi John Ziman'ın eserleri için özel bir yer var. Ziman, 1980 ile 2002 yılları arasında bilimin örgütlü bir kurum olarak toplum içinde nasıl şekillendiğine dair bir dizi analiz yazdı. Merton'un klasik normatif sosyolojisini başlangıç noktası olarak alan Ziman, gerçek dünyadan aldığı materyali kullanarak hikayesini geliştirir ve çağdaş durumu, yani akademik sonrası bilim olarak adlandırdığı durumu Eksiksiz bir şekilde resmeder, bu ilerleme, Çağrışım Uyandıran Gerçek Bilim, 2002, adlı son kitabında Doro'a ulaşır. Bilimi, profesyonel liderlik altında modern bir kolektif faaliyet olarak tasvir eder, burada herkes, keyifli ve yaratıcı bir iş aracılığıyla nispeten sınırlı rolünü oynar ve bu iş sonunda fazlasıyla yeterli bir maaşla sonuçlanır yani, araştırmacı, görevin bir sonraki aşaması için yeni fonlar çeken ilgili makaleler üretmeyi başardığı sürece, bu da daha fazla makale üretir ve bu böyle devam eder. Antropoloji, gerçekten sıra dışı bir olgu, laboratuvar araştırmalarının etnografik incelenmesidir, bu alan, özellikle 1979'da Salk Enstitüsü'ndeki veri üretiminin, Özellikle de iddiaların ve makalelerin mikroskobik antropolojik incelemesiyle Leiter ve Bulgar tarafından öncülük edilmiştir. Şeppin'in yorumcular diye adlandırmayı sevdiği bu kişiler, kesin olarak dışarıdan kişiler olsalar da, araştırmacı deneklerine, davranışlarına ve onları gerçekten motive eden şeylere çok yaklaşırlar. Bunu yaparken, en azından incelenen aşamada, verilerin güvenilirliğinin önce laboratuvar içinde, sonra da dışında sıkı bir pazarlığa konu olduğunu ortaya koyarlar. Dahası, sonuçların elde edilme biçiminin ne kadar yapay olduğu ve dolayısıyla gerçek dünyamızda ne kadar sınırlı bir kullanım ömrüne sahip oldukları birdenbire açıkça ortaya çıkar. Ancak kimse bunu umursamıyor gibi görünüyor, çünkü o zamana kadar zaten fırsatçı bir şekilde, Bazen yeni bir işbirliği düzenlemesi yoluyla, yayınlamak için bir sonraki fırsatı kovalıyorlar. Bilime yönelik bu yaklaşım Kun ve Fleck'in görüşleriyle örtüşüyor, ancak veri üretiminin ilk aşamasını ve bunun, meslektaşların kişisel ve rasyonel gerekçelerle bu konuda ne düşündüklerine ne kadar bağlı olduğunu ortaya koymada çok daha ileri gidiyor. Bu görüş, büyük bir kongrede konuşmacı olarak seçilmek ile seçilmemek arasında fark yaratabilir veya bir makalenin önde gelen bir dergide yayınlanıp yayınlanmayacağını belirleyebilir, bu da araştırmacı için son derece önemli bir kişisel durumdur. İnsan ilişkilerini ve cinselliği anlamak istiyorsak, Kinsey raporları bize çok şey öğretebilir. Ancak kurgudan da en az o kadar çok şey öğrenebiliriz. Philip Roth ve Ian McEwan'ın aşk ve seks hakkında söyleyecek çok şeyleri olduğu gibi, modern bilimin insani yönüne dair bize bir bakış açısı sunan çok iyi romancılar da var. Edebiyat dünyasında bir bilim insanıyla ilk karşılaşmam 1971'de birinci sınıf kimya öğrencisiyken okuduğum John Updike'ın Çiftler romanındaki Ken Whitman oldu. Bu harika bir karşılaşma değildi. Ken, olmayı çok istediğim biyokimyacı ve üniversite araştırmacısı için pek de parlak bir rol model değildi. Aptayk onu oldukça klişe bir şekilde, işine tamamen kendini adamasına rağmen Japon rakipleri tarafından geride bırakılan rasyonel, biraz soğuk bir adam olarak tasvir ediyor. Ağırbaşlı Ken, Boston Banlios'ündeki genç, çapkın yeni evliler grubunun arasında göze batan bir şekilde farklı duruyor. Ama her şeyden önemlisi, Kitabın baş kahramanı, romantik ve duygusal çapkın Piet'in yanında sönük kalıyor. Piet, tüm hikaye boyunca Ken'in karısı Foxy ile tutkulu ve uzun süreli bir ilişki yaşıyor. Bana göre, Foxy'nin kendi eksik bulduğu ve Piet Hanema'nın ilkel ruhundan bolca aldığı şey çok açıktı. Daha sonra çalışmalarımda Ken'e çok benzeyen birçok karakterle karşılaşacaktım. Akademik bir yaklaşıma sahip kampüs edebiyatının daha geniş dünyasında, Elbette çoğunlukla İngiliz yazarların ironik romanları var, Kingsley Amis, David Lodge ve Malcolm Bradbury. Ve hatta Zadis Smith'in daha yeni eseri On Beauty. dilim Hollandaca'da buna benzer pek bir şey yok. Ancak bilim ve uygulayıcılarının karikatürlerini çizen W. F. Hermans gibi yazarlarımız var. Gerçekçiliğe daha yakın olan C.P. Snow ve Carl D. eserleri, az ya da çok, akademisyenleri hedef alıyor. Mary McCarthy'nin eserleri gibi yüksek edebi kalitede bazı ciddi romanlarda öyle. Bu son türde yeni ve istisnai bir isim ise 1967 doğumlu Amerikalı yazar Allegra Goodman. Kitabında, sezgisel bir yaklaşımla, 1980'lerde Massachusetts, Cambridge'deki küçük bir araştırma enstitüsünde kanser tedavisi geliştirmek için çalışan bir grup bilim insanını takip ediyoruz. Bu, moleküler biyoloji ve biyoteknolojideki ilk büyük atılımların bildirildiği dönemdir. Yaklaşık 10 kişiden oluşan araştırma grubunun başında iki kıdemli bilim insanı bulunuyor. Geri kalan üyeler ise tanıdık bir karışım olan doktora sonrası araştırmacılar, genç, yeni mezun araştırmacılar ve teknisyenlerden oluşuyor. Her zaman olduğu gibi, yeni fonlara acil ihtiyaç var ve bu nedenle grubun iki lideri Sandy Glass ve Marion Mendelson ellerindeki çeşitli projelerin şansını değerlendiriyorlar. Sandy, zamanını kanser hastalarını tedavi etmek ve laboratuvar çalışmaları arasında bölen bir klinik onkologdur. Aşırı enerjik, kırklı yaşlarında, fırsatçı ve kararlı bir yanı olan bir dünya insanıdır. Klinik uygulayıcı olarak diğer araştırmacılardan önemli ölçüde daha fazla kazanıyor, bundan çok memnun ve maddi başarısını dünyaya sergilemeyi seviyor. Büyük evi güzel ve her şeyden önce pahalı bir şekilde döşenmiştir. Sandi'nin mütevazı bir geçmişi var ve kariyer yolunu kolaylaştıracağı umuduyla tipik Doğu Avrupa Yahudi soyadı olan Glazerof'u glas olarak değiştirdi. Psikososyal karışım, projelerden birinde, hırslı doktora sonrası araştırmacı Cliff, kanser önleyici etkisi olduğu düşünülen bir virüs üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Bu, hücre kültürleriyle yapılan deneylerle doğrulanmış gibi görünse de, hayvanlar üzerinde yapılan testler hayal kırıklığı yaratmıştır. Projenin mevcut fonlarının yakında tükeneceği göz önüne alındığında, Sandy, Marion'dan klife fikirlerini biraz daha geliştirmesini söylemesini rica ediyor. Laboratuvarın fiili patronu olan Marion, 30'lu yaşlarının sonlarında, hırslı, vicdanlı, Sandy'den daha az sabırsız ve araştırma ekibine daha fazla şefkat duyan bir kadındır. Doktora sonrası araştırmacı olarak işlerin ne kadar zor olduğunu hala çok iyi hatırlıyor. Hem teknik hem de entelektüel olarak çok güçlü, ayrıca güzel ve neşeli bir genç kadın olmasına rağmen, Harvard'daki en iyi araştırma burslarının kendisinden çok daha zeki olmadığını düşündüğü gösterişli genç erkeklere gittiğini izlemek zorunda kalmıştı. Yine de Cliffe, kendi sağ duyusuna aykırı olarak deneylerini çok uzun süre sakladığı söyleniyor. Ve bu tür bir tutumun eleştirel olmadığı ve dolayısıyla bilimsel olmadığı, kesinlikle laboratuvarın çıkarlarına aykırı olduğu düşünülüyor. Cliff, bunun yerine diğer doktora sonrası araştırmacılardan Robin'in yönettiği projeye katılmalı, bu teklifi daha önce kendi seçtiği bir konuda çalışma arzusuna ters düştüğü için reddetmişti. Tüm bunlar, Robin ve Cliff'in yakın zamanda cinsel bir ilişkiye başlamış olmalarıyla daha da karmaşıklaşıyor. Marion ve Sandy birbirlerine saygı duyuyorlar çünkü laboratuvarın başarısına katkılarının birbirini tamamlayıcı olduğunu anlıyorlar. Ancak akademik polislere göre Sandy çok fazla kurnaz ve yanlış hırslara sahip. Mary'nin evinde de bunlardan biri var. Kocası Jacob, mutfak masasında birlikteyken onun vicdanının bu kısmını kurnazca kurcalıyor. Jacob, bilim hayatından hayal kırıklığına uğramış durumda. Öğrenciyken en iyi %5'lik dilimdeydi, ancak gerçek araştırmaya girdikten sonra kendi yaratıcılık ve hayal gücü eksikliği kısa sürede ortaya çıkmaya başladı. Bu yüzden bunun yerine özel ders vermeyi, başkalarının keşifleri hakkında bilgi aktarmayı seçti. Aynı zamanda Mary'nin bilimsel bir kariyer inşa etme şansını artırmak için kendi ilerlemesini feda ederek oğluyla daha fazla zaman geçirdi. Bu nedenle, çok daha zeki olmasına rağmen Mary'nin tamamen bilimsel olmayan yetenekleri nedeniyle Sandy'ye bağımlı hale gelmesini görmek onu üzüyor. Sandy, ağları nasıl yöneteceğini ve hibeleri nasıl güvence altına alacağını herkesten daha iyi biliyor. Jacob, Sandy'nin de zeki olduğunu fark ediyor, ancak çalışmalarını esas olarak kendi egosunu parlatmak ve şöhret bulmak için kullandığını düşünüyor. Goodman, bu patlayıcı psikososyal karışımı sadece 40 sayfa içinde ustaca tanıtıyor ve ardından oyun başlayabiliyor. Karakter tasvirleri biraz abartılı görünse de, aslında böyle bir grup dinamiği modern bir araştırma laboratuvarının çok gerçekçi bir özelliğidir, hırs ve hayal kırıklığı, fırsatçılık ve erotizmle beslenen çeşitli etkileşimler. Hikaye, Mary'nin Cliff'in virüsünün aniden işe yaradığını keşfetmesiyle dramatik bir dönüş alır. Yeni bir dizi deneyde, virüs enjekte edildikten sonra farelerdeki tümörler kaybolur. Sandy ise elbette tam bir U dönüşü yapar. Cliff artık, en iyi yayınları güvence altına almak ve Ulusal Sağlık Enstitülerinden önemli ve çok ihtiyaç duyulan yeni bir yibe alma şansı söz konusu olduğunda laboratuvarın en büyük kozu haline gelir. Cliff, sonunda kendi araştırma grubunu kurma fırsatı verebilecek olumlu sonuçlar beklentisiyle kendini işine adar. Robin ile rolleri tersine döner, Robin kendi projesini bırakıp onunla çalışmak zorunda kalır. Bu, Robin'in hazmetmekte zorlandığı bir durumdur. Özellikle de Cliff artık gece gündüz çalışıp kişisel ilişkilerini ihmal ettiği için. Bu arada, Mary'in ve Sandy sonuçları nasıl sunacakları ve makaleyi tam olarak ne zaman yayına gönderecekleri konusunda uzun uzun tartışmaya başlarlar. Sandy hızlı hareket etmek istiyor çünkü rakiplerinin sonuçlarından haberdar olup kendi deneylerine başlamış olmasından ve yayın konusunda onlardan önce davranacaklarından korkuyor. Marion ise tamamen emin olmak istiyor ve anında şöhret getirmeyecek ama verilerini daha geniş bir alanda sergilemelerine olanak sağlayacak ikinci sınıf bir dergide yayınlamayı tercih ediyor. Meslek İdeali, Marion, araştırmanın başarısıyla değil, yalnızca özüyle ilgilendiğini iddia etse de, Sandy onun da derinlerde son derece rekabetçi olduğunu biliyor. Bunu asla itiraf etmeyebilir, ancak o da tanınma, daha fazla fon. Daha iyi bir laboratuvar ve daha fazla iyi iş yapmak için daha fazla personel istiyor. Onu Sandy'i neden ortak olarak seçtiğini çok iyi bilmiyor muydu? Ona ne için ihtiyacı olduğunu bilmiyor muydu? Siyaset içinde, fon kuruluşlarıyla olan çekişme içinde, ilerlemek ve çalışmalarını satmak için yapılan baskı içindi. Mary'ın ne kadar zeki olursa olsun, beslediği tüm şüphelerle konferanslardaki boş yan odalarda sunum yapmanın ve neredeyse hiç kimsenin okumadığı dergilerde yayın yapmanın ötesine asla geçemeyecek. Bu nedenle Sandy baskıyı sürdürüyor ve kısa süre sonra makale Nature dergisi tarafından kabul ediliyor. Yayınlanması, Sandy tarafından organize edilen tam ölçekli bir medya çılgınlığına yol açıyor. Jacob, Mary'nin başarısından memnun değil, Karısının kaderini bir tür şeytani anlaşmayla Sandy'nin ellerine bıraktığını düşünüyor. Adam onu ilkelerinden vazgeçmekle suçluyor. Ancak kadın gerçek bir atılım, önemli bir haber yakaladığınızda anı yakalamanız gerektiğini söyleyerek kendini savunuyor. Tıpkı onun gibi konuşuyorsun, dedi Jacob. Kendini dinle. Sandy'nin spor anlayışı da bu zaten, bilimi bir yarışma olarak düşünmek. Bu bir yarışma, dedi. Daha önce hiç böyle düşünmemiştin. Ama görmüyor musun, dedi Maryn. Ben hiç yarışta değildim. Robin de mutsuz, yeni bir kız arkadaş bulan Cliff'i özlüyor ve onun başarısını kıskanıyor. Dahası, onun elde ettiği sonuçları tekrarlayamıyor ve Cliff'in bu sonuçlara fazla olumlu bir bakış açısı getirdiğini düşünüyor. Şüphelerini Jacob'la paylaşır, Jacob'ın da şüpheleri olduğunu bilir. Jacob, Robin'e sezgilerine güvenmesini ve konuyu Marion ve Sandy ile görüşmesini tavsiye eder. Ancak onlara yaptığı belirsiz şikayet hızla bir dolandırıcılık suçlamasına dönüşür. İç soruşturmada herhangi bir usulsüzlük bulunmasa da, Robin'in itirazı, bilim insanlarının devlet parasını israf ettiğine uzun zamandır inanan bir senatör tarafından ele alınır. Senatör, araştırmacıların kendilerini kanunların üstünde gördüklerini, hesap verebilirliklerinin olmadığını ve birçoğunun vergi mükelleflerinin parasıyla kendi hobilerinin peşinde koştuğunu savunmak için elinden gelen her şeyi yapar. Dava temize ulaşana kadar sandi, hitabet yeteneği sayesinde felaketi önleyebilir, ancak o zamana kadar çok geçtir, araştırma grubu çoktan dağılmıştır. Doktora sonrası araştırmacılar bir sonraki geçici işlerini aramak için dağılırlar. San diye özel bir araştırma enstitüsünde yüksek maaşlı bir bağış toplama pozisyonu teklif edilir, ancak oraya vardığında kendi gerçek araştırma çalışmalarını yaptığı günleri özler. Ve Mary'ın, beklendiği gibi, yeni bir hibe ve yeni doktora sonrası araştırmacılarla orijinal araştırma hattını sürdürüyor. Goodman, bilimde insanları neyin motive ettiğini ve onlara gerçekte neler olduğunu yazıyor ve karakterlerine yakınlaşıyor. Duyguları ve fikirleri kaydediyor, ancak asla ahlak dersi vermiyor. Bu kitabın önemli bir teması, bilimsel pratiğin günümüzde gerçekte neyi içerdiği ile efsanevi ideale göre ne olması gerektiği sorusudur. Bu geleneksel görüşe göre, bilim, kişisel çıkarlardan veya herhangi bir kar arzusundan arınmış, Gerçeği arayan meraklı zihinler tarafından sürdürülen bir meslek olmalıdır. Bilim insanları, dünyevi mallara ve mülklere ilgisiz, asil ve onurlu insanlardır. Onlar için değerli olan tek şey, doğadan elde edilecek yeni bilgidir. Dahası, doğal dünyanın karmaşıklığına derin bir saygı göstermeleri ve böylece görevlerini gereken saygıyla yerine getirmeleri beklenir. Tüm dini çağrışımlarıyla bu tutum, Birçok kişi tarafından akademik araştırmacılar için siyasi olarak doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Sezgi de tesadüf eseri bir hahamın oğlu olan Yakup, bilim idealine bir meslek olarak sıkıca bağlı kalır. Öte yandan Sandi, tıpkı Cliff'in kendi tarzında olduğu gibi, bilime dair yeni bir bakış açısının savunucusudur. Bu modern perspektiften bakıldığında araştırma, hırslı insanlara kişisel gelişim ve uluslararası ağ oluşturma fırsatlarının yanı sıra iyi bir maaşla iyi bir kariyer inşa etme şansı sunan heyecan verici ve rekabetçi bir iştir. Bunun da ötesinde, araştırma, doğrudan veya dolaylı olarak topluma faydalı bir dizi ürün sunarak dünyayı iyileştirebileceği için faydalıdır. Sandy, holokosttan sağ kurtulanlar tarafından büyütülmüştür ve tamamen sekülerleşmiş, pragmatik ve yüksek hedeflerle pek ilgilenmeyen biridir. Kliniğinde her gün hayatın ne kadar kısa olabileceğini görüyor. Bu yüzden ailesinin ve dünyevi başarısının tadını sonuna kadar çıkarıyor. Marion, 1980'den önce üniversiteye giren çoğumuz gibi, klasik gelenekte eğitim görmüştür. Ancak başarıyı tattıktan ve Sandy ile işbirliği onu spot ışığına taşıdıktan sonra, modern bilimin gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Özellikle yaşam bilimlerinde, bilimsel çalışmaların büyük ölçüde ticari bir faaliyete dönüştüğü, ekonominin yasalarına tabi olduğu, normal, toplumun kalbinde sağlam bir şekilde yerleşmiş ve normal insan ahlakına büyük ölçüde bağlı olduğu bir gerçeklik. Bilginin, kamusal ve kişisel fırsatlara dönüşen toplumsal ve parasal bir değeri olduğu anlaşılıyor. Jacob, bu dünyada hiçbir zaman gerçek bir oyuncu olamadığı için, Saflık, lüksünü kendine tanıyabilir ve bu nedenle, belki de biraz gereksiz yere, laboratuvardaki gerçek çalışmanın en büyük iyilik olduğunu savunabilir. Marion ise, rekabetçi olmasını sağlayan sonuçlara ulaştıktan sonra, büyük binayı tasarlayan ve şekillendiren mimar rolünün oldukça ilginç ve çok tatmin edici olabileceğini birdenbire hisseder. Tıpkı sıradan insanlar gibi. Bilim insanları ne zamandan beri ilahi bir çağrıya uymak yerine, emeklerinin karşılığında sadece ücretli bir iş ve makul bir emeklilik isteyen sıradan insanlar oldular. Elbette epey zaman oldu, belki de bu durum 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor, ancak 1920'lerden itibaren yavaş bir geçiş kesinlikle başlamıştı. Goodman'ın kitabı bana C.P. Snow'un 1934 tarihli ünlü romanı arayışı çok hatırlatıyor. Birinci şahıs ağzından yazan Snow, bazen yazara çarpıcı bir şekilde benzeyen ana kahramanına daha da yakın. Snow, İngiltere'deki Cambridge'de biyofizik araştırmalarıyla uğraşan bir grup arkadaşın mezuniyetlerinden sonraki 10 yıllık süre boyunca entelektüel tutumlarını anlatıyor. Anlatıcısı saf ve idealist, aynı zamanda son derece hırslı ve tanınmaya can atan biridir. Tamamen bilim insanı yeteneklerine dayalı parlak bir kariyere as eder ve bu nedenle kendini tamamen işine adar. Snow, alter egosu Arthur Miles'a da bazen okuyucuyu dolaylı utanç duygusuna sürükleyen bazı sinir bozucu özellikler yükler. Örneğin, en iyi arkadaşı biraz kibirli ama zeki bir akademisyen önemli bir keşif yaptığında, Arthur kıskançlığını zorlukla kontrol eder. Ve bu buluşta bir şeylerin ters gittiğini gizlice umduğunu fark ettiğinde derin bir utanç duyar. Arthur'un kendisi tamamen sonuç elde etmeye takıntılıdır ve işine o kadar dalmıştır ki, kız arkadaşı onu terk ettiğinde neredeyse hiç tepki vermez. Elbette onu çok seviyordu, ama şu an için uygun değildi. Kız arkadaşı onunla çıkmayı, inancı başka hiçbir şeye yer bırakmayan bir din adamı olan bir rahiple birlikte olmaya benzetir. Evlenmemelisin, der ona. Belki de bekar kalmalısın. Ancak çok daha sonra kız arkadaşı eski öğrenci arkadaşlarından biriyle evlendiğinde Arthur onu hala sevdiğini fark eder ve onu elinden kaçırdığı için pişmanlık duyar. Kocasına Arthur gibi büyük bir bilim insanı olmaya aday olmayabileceğini ancak diğer yönlerden daha iyi bir insan ve kendisi için daha iyi bir eş olduğunu söyler. Arthur Miles, kamu yararına hiçbir taviz vermeden Tamamen bilimsel araştırma yapmak isteyen bir adamdır. Kendi ifadesiyle, eğer kendinizi faydalı kılmak istiyorsanız, siyasette veya hükümette iş aramak daha iyi olur. Ancak laboratuvar çalışmalarının, deneylerinden çıkarılacak yorumlar ve sonuçlardan çok daha az ilgi çekici olduğunu da fark eder. Ve yaşına göre, iyi bir maaş ve bununla satın alınabilecek tüm lüksleri, örneğin yurt dışı tatillerini, elde etmekle oldukça ilgilenmektedir. Kritik bir anda, gerçek bilim insanının politik olarak doğru imajıyla son derece çelişen bu dünyevi zevkler onu hayal kırıklığına uğratır. Henüz genç olmasına rağmen, yayınları ve itibarı onu Londra'daki yeni bir ulusal araştırma enstitüsünün müdürlüğü için aday gösterir. Seçim kurulundaki ünlü yaşlı profesörlerin siyasi entrikaları şok edicidir. Bölünmüşlerdir, ancak Arthur için işler iyi gidiyor gibi görünürken, Nature dergisindeki son makalesine bir hata sızmış gibi görünür. Rakipleri bu fırsatı iki elleriyle birden kapıyor ve hatanın şüphesiz işine karşı takındığı umursamaz ve hafif meşrep yaklaşımla ilgili olduğunu kötü niyetle belirtiyorlar. Açıkçası, bu onu yeni pozisyon için uygunsuz kılıyor. Normal bir işte kendini kanıtlamak için geçirdiği üç hayal kırıklığı dolu yılın ardından artır bilime sırtını dönüyor. Kıskanç, dar görüşlü adamlar tarafından aşağılanmaya ve dışlanmaya daha fazla dayanamıyor. Birkaç fantastik sayfada Arthur, Güney Avrupa'da bir plajda yürüyüş yaparken araştırma yapmayı neden bu kadar sevdiğini ve bunun nihayetinde ne anlama geldiğini düşünüyor. Araştırmak istediğiniz şeyi seçme özgürlüğü, iyi maaşlı bir işe sahip olmak ve keşif heyecanı, harika şeylerdi. Ama bunun faydalı olması gerektiğini veya, gerçeği, aradığınızı düşünmemek, sonuçta naif bir düşünceydi. Şimdi daha iyi biliyordu, değil mi? Oysa bilime olan mutlak inanç olmadan araştırmaya kapılmak daha zordu, tıpkı rahiplerin Tanrı'ya olan inançlarını kaybettiklerinde dini görevlerini yerine getirmekte ciddi şekilde engellenmeleri gibi. Bu romanlarda sunulan birbirinden farklı karakterler, Modern bir biyomedikal laboratuvarında 10 yıldan fazla çalışmış herkes için fazlasıyla tanıdık geliyor. Özellikle Gullman, kendisi hiç araştırmacı olmadığı için her şeyi ikinci elden öğrenmek zorunda kalsa da, karakterlerinin çoğunu bilim insanı olarak son derece gerçekçi bir şekilde hayata geçirme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Dahası, iki öyküde eğlenceli bir şekilde, araştırmacıların davranışlarının aslında değişmediğini, ancak modern bilim ve toplumdaki rollerinin, esas olarak çalışmalarına daha ticari, sonuç odaklı bir yaklaşımın yükselişi nedeniyle, 20. yüzyıl boyunca kademeli olarak evrim geçirdiğini ortaya koyuyor. Her iki kitap da okuyucuya, toplumumuzda birçok kişi için erişilemez ve anlaşılmaz bir niş olan ve orada yaşayan insanların renkli ve gerçekçi bir iç görünümünü sunuyor. 6. Süleyman'ın evine duyulan özlem, saygı, Ekim 2005'te, Hollanda'nın en ünlü yazarlarından Harry Moulish'e, Changlein Kıvan'ın Bilme Biçimleri adlı kitabının orijinal Hollandaca baskısının ilk nüshası takdim edildi. Bu tören, uygun bir şekilde, Harlem'deki tarihi Taylor's Müzesi'nde düzenlendi. Hazır bulunanlar arasında, Hollanda Kanser Enstitüsü'nün eski direktörü ve Hollanda'daki bilim üzerine kamuoyu tartışmasının önde gelen katılımcılarından Profesör Piet Bors da vardı. Borst, O.I.N.R.C. Handelslot gazetesindeki köşesinde, Kıvan'ın kitabını okumanın kendisini nostaljiyle doldurduğunu ve yeni bilginin eskiden sahip olduğu statüye imrenmesine neden olduğunu itiraf etti. Açıkçası, kalın kitabın oldukça kasvetli son sözüne odaklanmıştı. Yazar, bu eserinde, bir nevi tatlı olarak, 2005 yılı itibariyle bilimin toplumsal durumuna dair kısa ve doğaçlama bir analiz sunuyor. Bilimin zorluklar yaşadığını, çünkü bir zamanlar sahip olduğu yüksek kültürel değerlerin taşıyıcısı rolünü kaybettiğini iddia ediyor. Bunun nedeni, siyasi, ekonomik ve bilimsel elitlerin artık örtüşmemesi ve günümüzde bilimin genel halkın desteğini kazanmak zorunda kalmasıdır. Kıvaya göre, bu ancak piyasa ve yeni zenginlerin veya büyük şirketlerin sponsorluğu yoluyla mümkün olmaktadır. Bilim, tamamen sosyokültürel bir faaliyet olarak artık kamu kaynaklarından finansman çekmekte zorlandığı için, araştırmacılar fon toplayıcı olmak zorunda kalıyorlar. Eminim ki, kıvanın etkisiyle bilimin saf kültür olarak görüldüğü ve bilim ile uygulayıcılarının büyük saygı gördüğü günleri özlemle hatırlayan tek yorumcu Piet Bors değildi. Yeni bilgiye duyulan bu saygı artık çok azaldı, diye biraz üzgün bir şekilde yazdı. Bilimin yeni bir tarihi, Kıva'nın kitabının orijinal Hollandaca başlığı, kelime anlamıyla bilmenin keşfi anlamına geliyor. Bu akılda kalıcı başlık ve bazı bilim insanları üzerindeki bariz duygusal etkisi, merakımızı uyandırıyor. Kıva, her şeyin nerede yanlış gittiğini ve bilimin büyük mirasının 20. yüzyılın ikinci yarısında nasıl heba edildiğini ortaya koyan derinlemesine bir analiz sunuyor mu? Bilim insanları neden ve ne zamandan beri kamusal hayattaki otoritelerini kaybettiler ve program odaklı finans yöneticilerinin ve yüksek kültürün artık bir referans noktası olmadığı bir siyasi sınıfın insafına mı bırakıldılar? Oyunun yeni kuralları neler ve çağdaş bilimde ipleri tam olarak kim çekiyor? Tüm bunları göz önünde bulundurarak ve bunlara rağmen, kıva, Günümüzün birçok yüksek motivasyonlu araştırmacısının hırslarını nereden aldıkları hakkında harika bir hikaye yazdı mı? Acımasız karşılıklı rekabete rağmen, gevşek bir şekilde organize edilmiş akran değerlendirmeleri, sürekli değerlendirmeler, saha ziyaretleri ve denetimlerden oluşan bir sosyal sisteme uymaları beklenen araştırmacılar. Hala bilimsel çalışmalara özgü kabul edilen ve kendilerinin de örtük olarak eğitildiği eski standartları ve değerleri korumaya çalışanlar kimler? Kıva ve onunla birlikte giderek artan sayıda başkası, bilimin 21. yüzyıl için toplumla yeni bir sözleşme müzakere etmek amacıyla konumunu yeniden tanımlamak için acilen bir öz eleştiriye ihtiyacı olduğunun farkında mı? Bilimin kamuoyunun ve politikacıların istediklerine daha iyi yanıt vermesi ancak her şeyden önce yeni bilginin etkili bilimsel üretimi için asgari gereksinimler olduğuna inandığı şeyleri koruması için böyle bir yönelim şarttır. Sonuçta, bilim her şeyden daha iyi bunu yapar, ilginç, bazen zarif, çoğu zaman şaşırtıcı, ama her şeyden önce, işe yarayan, bilgi üretir ve giderek artan bir şekilde ekonomik güce sahip olduğunu kanıtlar. Tüm bunların cevabı hayır. Changlaine Kıva, kitabı yazdığı sırada Amsterdam Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümünde bilim tarihi uzmanı olabilir, ancak bu tür bir tarihsel sosyolojik çalışma ortaya koymamıştır. Yazdığı şey, bilimdeki en önemli üslupların ve bunların nasıl ortaya çıktığının incelikli ve çok kapsamlı bir incelemesidir. Alt başlık her şeyi anlatıyor. Antik çağlardan günümüze yeni bir bilim tarihi ve gerçekten de yeni bir tarihi çünkü önemli keşiflerin ve önemli teorilerin formüle edilmesinin alışıla gelmiş kronolojik sunumunu takip etmiyor. Kıva tamamen farklı bir şey yapıyor. Anlatısını, araştırmacıların bilimsel bilgi üretmek için kullandıkları yöntemlere ve bu sayede çevremizdeki doğal dünya hakkında bilgi edinmede nasıl giderek daha organize hale geldiklerine dayandırıyor. Bu son derece sistematik ve mantıklı bir yaklaşım ve yazar, Akademik çevrelerde iyi bilinen ve bilimsel düşünce stillerini taksonomik terimlerle ilk kez tanımlayan Alistair Crombie'nin Avrupa geleneğinde bilimsel düşünme stilleri, 1994 adlı eserinden büyük ölçüde yararlandığını gizlemiyor. Ayrıca, bilme stillerinin 2500 sayfayı aşkın bu eserin basit bir özeti olmaktan öteye gittiğini, bilimde stillerin ortaya çıkışının genel entelektüel kültürdeki daha geniş gelişmeler bağlamında görülmesi gerektiğini göstererek krombinin ötesine geçtiğini belirtiyor. Kıvan'ın kitabının 300 sayfalık sağlam ana bölümünde, en eski temsilcilerinin çalışmaları kullanılarak sunulan stiller, görünüm sırasına göre şunlardır, tüm dengelimci, deneysel, varsayımsal, analojik olanı da içeren, taksonomik, istatistiksel ve evrimsel. Çalışma, bilimde, stilden aslında ne kastedildiğine dair kısa bir açıklama ile başlıyor. Tartışmasının ana gövdesi ne kadar kapsamlı olursa olsun, giriş ve sonuç bölümlerinin yazımında dikkat çekici bir şekilde gelişigüzel bir üslup kullanılmış. Bu sorumludur, çünkü burada kullanılan stil kavramının iyi bir tanımı, argümanın geri kalanı için elzemdir. Bu açıdan yazar doğrudan konuya giriyor. Bilimsel bilgi edinme tarzı, bilimsel uygulama yönteminden daha fazlasıdır. Her birinin kendi iyi bilim ölçütü, gerçeğe ulaşmanın doğru yolu vardır. Bilim tarzlarını başka bir şeyden türetmenin veya çıkarmanın hiçbir yolu yoktur, kendi gerekçelerini kendileri oluştururlar. Bunlar, bilimlerin tarih boyunca uygulandığı biçimlerdir. Kültürün temelleri ve insanlığın entelektüel kapasiteleri, bu 6 tarzı ve başka hiçbirini ortaya çıkardığını kanıtlayabileceğimiz noktaya kadar aksiyomatize edilmemiştir. Belki gelecekte yeni bilim tarzları ortaya çıkacaktır. Hiçbir tarz temel olarak kabul edilemez. Kıvan'ın bilimdeki üslup tanımı oldukça belirsizdir. Ancak dürüst olmak gerekirse, de bu konuda pek katı değildi. Örneğin, bir toplumun kültürel ekolojisinden bahseder ki bu da görüşlerini, inançlarını ve kutsal saydığı şeyleri, ayrıca problem çözme yöntemlerini içerir. Kıvaya göre Kronbi, inanç kelimesini üç şekilde kullanır, doğa ve onun bilinebilirliği hakkındaki görüşleri tartışmak için, bilimin kendisinden, özellikle araştırma, tartışma ve açıklamanın organizasyonundan bahsetmek için ve bilimsel pratiğin etiği bağlamında, bunun doğaya insan müdahalesiyle nasıl ilişkili olduğundan bahsetmek için. Bilimde, üslup, bu, deneyimli okuyucuya kunun daha geniş, sosyolojik paradigma kavramını hemen hatırlatacaktır, bu kavramda paradigma hem bir temsil biçimi hem de tercih edilen tekniklere, yöntemlere ve düşünme modellerine atıfta bulunma aracıdır. Aslında, düşünce tarzlarıyla ilgili bu tür sosyolojik fikirlerle 1935'te, Ludwig Fleck'in o yıl yayınladığı harika kitapta karşılaşırız, Fleck, Örneklerini Kuh'nun 30 yıl sonra yapacağı gibi fizik veya kimyadan değil, sifilis için uygulanabilir bir teste yol açacak biyomedikal keşiften alsa da, Denk veya Denk Collective benzeri bir şeyi tanımlayan ilk kişilerden biri olur. Fleck, düşünce tarzlarının bir grup içinde nasıl işlediğini ve yöntem ve tekniklerin, dil kullanımının, hastalık tanımlarının ve kavram ve verilerin temsilinin bu gruplarda oynadığı potansiyel rolü uzun uzun tartışır. Kronbi içinde tarzın kolektif yönleri vardır ve temsiller oluşturmak, kavramsallaştırma ve kunun, gestalt olarak adlandıracağı şeyle çok ilgisi vardır. Üslup terimi, deneyler yapmak, istatistiksel verilerden yararlanmak ve elde edilen bilgilerin mantıksal sınıflandırılması ve temsili gibi keşif sürecinde rol oynayan bir dizi faaliyeti kapsayabilir. Ancak aynı zamanda tüm sürecin mantığını da içerir, bilgiyi nasıl ürettiğinizi veya daha doğrusu nasıl üretmeniz gerektiğini belirleyen temel bilimsel, felsefi ve epistemolojik ilkeler. Bu sonuncu konu, yaklaşık 1980 yılına kadar bilim felsefesi için büyük önem taşıyordu, yeni bilginin gerçeklik hakkında somut bir şey söylediğinden nasıl emin olabilirsiniz, mantıksal statüsü nedir ve doğayla ilişkisi nedir? Kıva, bu klasik bakış açısından kasıtlı olarak uzak duruyor, ancak bilimde üslup fikrinin kapsamlı bir felsefi analizini de sunamıyor. Sosyolog Karl Mannheim bu terimi ilk kez 1925'te bu bağlamda kullandı, ancak o zamandan beri birçok yazar önce Fleck, sonra Kuhn, Mulkay, Polanyi ve özellikle Ravetz düzeltme işareti ve daha sonra diğerleri üslubun nasıl örgütleyici, kurumsallaştırıcı bir ilke olduğunu ve böylece bilim cumhuriyetine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Gerçekten de, bilimdeki tüm düşünce okulları ve gelenekler üslub temelinde sınıflandırılabilir. Bir üslubun, yöntemler ve düşünme biçimleri açısından, bir disiplinden diğerine geçtiğinde sahip olabileceği etkiler de ilginçtir. Örneğin, aralarında Delbrück ve Luria'nın da bulunduğu bir grup önde gelen fizikçinin biyolojiye geçmesi ve bunun sonucunda 2. Dünya Savaşı sırasında daha sonra ünlü Faj grubunun oluşması, modern moleküler biyolojinin temellerini atmıştır. Doğa felsefesinden deneyiciliğe Kıvan'ın çeşitli üsluplar hakkındaki tartışmaları açık ve hatta uygulamalı bilim insanları için bile öğretici. Her şey, eski Yunanlıların derin düşünme ve okuma süreciyle daha yüksek ilkelerden kanunlar ve kavramlar çıkarması ile başladı, tüm dengelimci üslup. Bu bilgi edinme biçiminin, özellikle modern bir bakış açısından, bariz sınırlamaları vardır. Ancak yine de 16. yüzyılın sonlarına kadar norm olarak kaldı. Kıva, bu dönemdeki entelektüel kültürün genel gelişimini, elbette Hristiyan kilisesinin merkezi bir rol oynadığını göz önünde bulundurduğumuzda, bunun ne kadar anlaşılabilir olduğunu çok iyi açıklıyor. Orta çağın sonlarına doğru, William of Ockham ve Roger Bacon gibi, doğa filozofları, deney yapmanın potansiyel önemini yavaş yavaş fark etmeye başladılar. Bu, matematiğin fizik ve astronomiye uygulanması gibi bilimi değiştirdi. Bu nedenle 17. yüzyıldaki bilimsel devrim hakkındaki tartışma, onu bu kadar devrimci kılan şeyin ne olduğu sorusu etrafında yoğunlaşmaktadır. Matematiğin yardımıyla ortaya çıkan yeni mekanize bir evren görüşümü yoksa deneysel tarzın yükselişi mi? İkinci açıklama hala en çok okuduğumuz veya duyduğumuz açıklama olsa da, ünlü tarihçi Alexander Koyre alternatif versiyonu savunanlardan biridir. Deneysel tarzın bilimsel devrimin motoru olarak vurgulanmasının biraz abartılı olduğunu düşünüyor. Kıva, dixter ve Crombin'in de Roger Bacon ve diğerlerinin 1600'den çok önce deneyler tasarladığını veya gerçekleştirdiğini vurguladığını hatırlatıyor. Buna rağmen, birçok kişi, doğanın bir parçasını yapay bir ortamda izole etme, birkaç fiziksel veya biyolojik parametre dışında her şeyi sabit tutma ve neler olduğunu gözlemleme yöntemini, Bilimde bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yöntem günümüze kadar devam eden yeni ve faydalı bilgilerin hızlı bir şekilde edinilmesini sağlıyor. Elbette yapaydır, çünkü deneysel bilim insanı doğal dünyada asla karşılaşamayacağı bir durum yaratır, bu nedenle bu yaklaşım hem eski Yunanlılar hem de Çağ bilginleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Deneysel tarz, 17. yüzyılda kademeli olarak ortaya çıkmıştır ve Galileo, ünlü ispatlarıyla öne çıkan ilk uygulayıcılardan biridir. Galileo'nun gerçekten de kendi önerdiği gibi bir hipotezle mi başladığını, yoksa önce deneyler yapıp daha sonra alınan ölçümlerden matematiksel ilişkiyi mi çıkardığını düşünmek ilginçtir. Son tarihsel araştırmalara dayanarak, kıva ikinci sonuca daha yatkındır. Eğer durum böyleyse, Galileo hem deneysel hem de tümevarımcı tarzı, kıvanın ayrı bir kategori olarak ele almadığı uygulamıştır. Bu tümevarımcı yöntem, yaklaşık 1600 yılında Francis Bacon tarafından ortaya atıldığı gibi, evrensel bir teoriyi formüle etmek için deneysel verilerin kullanımını içerir. Bacon, deneysel verilerin metodik olarak toplanması için bir sistem önerdi. Ancak önceden belirlenmiş hipotezlerin kullanımına şiddetle karşı çıktı. Yargı alanında olduğu gibi, tercih ettiği tüme varımcı yöntem, önce olguları toplamak ve tespit etmek, ardından da bir sonuca varmak için bunları incelemek anlamına geliyordu, doğanın tanrı tarafından verilmiş yasası. Bacon'ın kullandığı metafor, doğanın sırlarını açığa çıkarmak için bağlanması ve işkence görmesi gereken bir işkence aletiydi. Bacon'ın takipçileri olarak bilinen Bakoncular her zaman bu kadar katı değildi, gerçekten de hipotezlerden yola çıkarak çalışıyorlardı. Bu grup İngiltere'de, Wall, Hook ve Hollanda'da, Huygens, yoğunlaşmıştı ve Merton, deneysel tarzın bu ülkelerde neden bu kadar çabuk yayıldığına dair olası bir açıklama önerdi. Ona göre deney, bir tür el emeği işidir ve bu nedenle Avrupa'nın diğer yerlerindeki ağırlıklı olarak Katolik bilim insanlarından daha az elitist olan Protestanlar tarafından daha kabul edilebilir olma olasılığı yüksektir. Tüm evarımcı düşünme biçimi ve Bacon'ın bilimin toplumda önemli bir yere sahip, az çok devlet tarafından organize edilmiş bir faaliyet haline gelmesi arzusu, hukukçu ve devlet adamı olarak önceki kariyerine ve bilimin toplumda yararlı bir güç olarak çok yüksek beklentilerine dayanmaktadır. Öğrenmenin ilerlemesi gibi başlıklar taşıyan kitaplar yazdı ve yeni Atlantist, bilim insanlarıyla dolu Süleyman'ın evinin önemli bir rol oynadığı ütopik bir ülkeyi tanımladı. Bacon, 2006 yılında Hollanda'yı ziyaret etmiş olsaydı, Hükümet destekli inovasyon platformundan ve bilgi ekonomisinin yukarıdan aşağıya doğru teşvik edilmesinden şüphesiz çok etkilenirdi. Toplanan veriler, bir teori veya hipotezi doğrulamaya yardımcı olmak için de kullanılabilir. Bu, kıvanın metaforları, mekanik modelleri ve benzerlerini içeren, analojik üslubu da dahil ettiği varsayımsal üsluptur. Bu durumda bir hipotez, uygun ve pratik bir metafor olarak ifade edilir, örneğin kalp mekanik bir pompa, vücut ise bir makine olarak. Bu bağlamda en büyük isim, mekanizma adamı Descartes'tir. Hareket yasalarında kuvvet, yerçekimi ve çekim gibi kavranması zor kavramları tanımlamak için matematiksel formüller geliştiren Newton'da mekanik metaforlar kullandı ve bazılarına göre bilinçaltında simya ve siyaset teorisinden alınan kavramlardan da yararlandı. Analojik üslubun sonucu, önerilen metaforun bir şeyi sanki başka bir şey onun için işlevsel bir hipotezi temsil ediyormuş gibi tanımlamasıdır, bu da onu bir anlamda gerçeklikten uzaklaştırır. Bununla birlikte, bu üslup etkilidir çünkü insan hayal gücüne hitap eder. Örneğin, immunolojide virüslere ve bakterilere karşı direnç teorisi genellikle savaş diliyle ifade edilir saldırılar, öldürücü hücreler, hücre orduları ve benzeri moleküler yaşam bilimleri ise bilgi teknolojisinden ödünç alınan metaforları kullanmaya başlamıştır ve bunun tersi de geçerlidir. 21. Yüzyıl Biliminde Üsluplar Deneysel bilimlerde günlük pratikle birleştiğinde en yaygın ve baskın olan iki yaklaşım, hipotez, deney, hipotezin revizyonu, daha fazla deney ve benzeri bir döngüye yol açar. Hipotez genellikle görselleştirmesi kolay bir model veya metafor şeklinde sunulur, bu, meslektaşlara ve sıradan izleyicilere iletilmesi daha kolay olduğu gibi, yeni soruları ve deneyleri tetikleme olasılığını da artırır. Modern bilimde, Kıva'nın ele aldığı son üç yaklaşım taksonomik, istatistiksel ve evrimsel verileri işleme ve yorumlamanın metodolojik araçlarıdır. Bu nedenle, tüm dengelimli, deneysel, tümevarımlı ve hipotezsel yaklaşımlardan farklı bir düzende görünmektedirler. Kıva, birkaç rastgele gözlemle bitiriyor, ancak mevcut baskın yaklaşımların kapsamlı bir analizini sunmuyor. Gerçekte, araştırmacılar bir yaklaşım mozaiği kullanırlar, cevaplamaya çalıştıkları soruya bağlı olarak, yaklaşım ve analizler mantıklı ve tutarlı kaldığı sürece herhangi bir kombinasyon kabul edilebilir. Doğa ve yaşam bilimlerinde ve özellikle sosyal bilimlerde, şu anda hipotez odaklı araştırmalara yönelik çok güçlü bir tercih söz konusudur. Başka bir deyişle, laboratuvar deneylerinin veya sahada toplanan verilerin, önceden tanımlanmış, Açık bir hipotezi test etmek için kullanılması. Başlangıçta bir hipotez içermeyen projeler, örneğin veri toplama ve ortaya çıkan taksonominin veya istatistiklerin basit bir şekilde sunulmasını içeren bir epidemiolojik çalışma önerisi, genellikle olumsuz değerlendirilir ve fon sağlayan kuruluşların değerlendirme kurulları tarafından dikkate bile alınmaz. Öte yandan, Bakoncu bir yaklaşımla, bir hipotezi test etmek için, doğayı işkence aletine bağlamayı, amaçlayan deneysel projeler genellikle iyi karşılanır. Yaşam bilimlerinde hipotez odaklı araştırmayı tercih etme eğilimi, gen dizileme ve biyoinformatikteki teknik ilerlemeler sayesinde artık mümkün olan büyük ölçekli genetik yaklaşımlar tarafından daha yakın zamanda sorgulanmaktadır çok büyük hasta ve kontrol grupları ile tüm genom dizileme yöntemlerini kullanan bu keşif niteliğindeki yoğun çalışmalarda, şizofreni gibi çok genli kompleks bozukluklardaki genlerin etkileri bulunarak, yeni ve beklenmedik mekanizmalar ve yollar ortaya çıkarılmakta ve bu nedenle büyük bir etki yaratmaktadır. Kıva kendini doğa bilimleriyle sınırlıyor ve bu anlaşılabilir bir durum, ancak sosyal bilimlerdeki tarz ve yöntemlerin karşılaştırılabilir bir analizi, bu konudaki açık ve devam eden tartışmalar göz önüne alındığında çok ilginç olurdu. Sonuçta, doğa bilimciler genellikle sezgisel ve safça bir şekilde, sosyal bilimlerin henüz kendilerininkine benzer denenmiş ve güvenilir bir araştırma metodolojisi geliştirmediğine inanırlar. Safça, çünkü kıva bize tek, iyi tanımlanmış bir bilimsel yöntemin olmadığını, mantıklı tekrarlanabilir ve tutarlı olan her şeyin kabul edilebilir olduğunu ısrarla hatırlatıyor. Bu nedenle, tanımladığı tarzların tarihi, tek gerçek yöntem ve tarzda doğruya ulaşan bir ilerleme olarak görülmemelidir. Sanal Cumhuriyet, acaba bu, aynı disiplinlerdeki araştırmacıların büyük çoğunluğunun bilimin nasıl uygulandığına dair kitaplara bu kadar az ilgi göstermesinin sebebi olabilir mi? Onlar için araştırma metodolojisi, yaparak öğrenme ilkesi altında, örtük olarak ve pratikte edinilir. Bu, uygun ve yorumlanabilir deneylerin yürütülmesi için olduğu kadar, sonuçları bilimsel bir dergi için kabul edilebilir bir makaleye dönüştürmek için gereken mantık için de geçerlidir. Bu tür katkıları hazırlarken, mantık ve yayın tarafından talep edilen yazı stili genellikle yazarlar için hazırlaması mümkün olduğunca kolay ve çok kişisel olmayan bir sunumla sonuçlanır. Çoğu zaman bu, beklenmedik bir şekilde elde edilen sonuçlara uyacak şekilde, geriye dönük olarak dikkatlice bir araştırma sorusu tasarlamak anlamına gelir, düşünce şudur ki, eğer hipotez odaklı araştırma istiyorlarsa, onlara bunu vereceğiz. Bunu ilk kez öğrenciyken, immunolog Sir Peter Medavar'ın bilimsel makale bir sahtekarlık mı? Başlıklı makalesinde okuduğumda, ne demek istediğini anında anlamama rağmen, gerçekten şaşırmıştım. Hipotez odaklı araştırma istiyorlar diye yazdım ama onlar kim? Hiyerarşiyi kim belirliyor? Hangi elit kesim modayı belirliyor? Çünkü evet, bilimde çok fazla moda, değişkenlik ve kapris var. İpleri kim çekiyor ve paranın nereye gideceğine kim karar veriyor? Bacon'ın Süleyman'ın evi dediği bu sanal cumhuriyetin başında kim var? Öğrenci olarak derslerde bunun hakkında çok az şey duyuyorsunuz. Fen bilimleri öğrencileri, bilimsel araştırmalarla dersler ve önde gelen ders kitapları aracılığıyla tanıştırılır. Bunlar, genellikle özlü ve doğrusal bir şekilde özetlenen genel ve tarihsel gelişimiyle belirli bir disiplinin yeniden inşasını sunar. Geçmişteki sapmalar ve tartışmalar önemsizleştirilir. Cephedeki, daha yeni olaylar, yazarın kendi bakış açısından görülen ve orijinal dergi makalelerinde neredeyse her zaman bulunan tüm üslup özelliklerinden ve nüanslarından arındırılmış tutarlı bir hikayeye dönüştürülür. Süreli yayınlarda şu anda devam eden kavramlar veya hipotezlerle ilgili tartışmalar ve anlaşmazlıklar nadiren ders kitaplarına girer, biz veya, onlar, neyin, doğru, hale geldiği netleşene kadar bekleriz. Biomedikal bilimlerdeki ders kitapları hızla eskimekte ve doğrulukları genellikle kısa bir ömre sahip olmaktadır. Bir keresinde, tıp alanında Nobel ödülü kazanan immunolog Rolf Zinkernagel'in bir derste, herhangi bir ders kitabının yarısının zaten güncelliğini yitirdiğini, ancak hangi yarısının olduğunu yalnızca içeriden kişilerin bildiğini söylediğini duymuştum. Sanat eserleri ve senfoniler. Ders kitapları da, en azından açıkça, önemli ve kalıcı bulgularını üretirken seçkin öncülerimizin kullandığı araştırma yöntemlerinden pek bahsetmez. Açıkçası, önemli olan sonuçtur, ona nasıl ulaşıldığı değil. Yıllarca biyokimya okuyabilir, doktora yapabilir ve profesyonel bir araştırmacı olabilirsiniz. Kimse size tüm dengelimli, tüme varımlı veya varsayımsal deneysel yöntemi kullanıp kullanmadığınızı sormaz çoğu oldukça yaşlı ve belki de melankolik veya romantik bir hevese kapılmış küçük bir grup araştırmacı, orijinal makalelerin yayınlandığı ve bilimin o zamanlar nasıl olduğu günlerini yeniden özlemeye başladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde fizikçi olan Alan Lightman, bu tür bilim insanı romantiklerden biridir ve aynı zamanda güzel romanlar yazarıdır. 30 yıl önce Princeton'da öğrenciyken öğrendiği şeyin, yani bilimin tek bir şekilde yapılması gerektiği düşüncesinin, bilim insanının zihninde ve yönteminde monolitik, doğru olmadığını fark etti. Uygulanan stillerin büyük çeşitliliğinden etkilenen Lightman, aralarındaki farklılıkların neler olduğunu ve zaman içinde nasıl değiştiklerini merak etmeye başladı. Ayrıca önemli keşiflerin nasıl yapıldığı ve bunların ardındaki insanlar hakkında da merak duydu. Kıvanınki gibi bir kitap yerine, bu durum 20. yüzyılın en çığır açan 25 bilimsel makalesinin orijinal halleriyle yeniden basılmış ciltli bir koleksiyonuyla sonuçlandı. Lightman şöyle yazıyor, işte karşınızda, bilimin büyük romanları ve senfonileri. Mayıs ayındaki o gün, 25 baskıdan oluşan yığını kollarımda tutuyordum. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Dürüst olmak gerekirse, öğrencilerin ve araştırmacıların nadiren orijinal makalelere başvurduğunu kabul etmesi gerekiyor. Dediğim gibi, asıl önemli olan sonuçtur. Ancak Lightman bu yanılgıyı ortadan kaldırmak istiyor. Ona göre, büyük keşiflerin ilk tanımlarını içeren bu makaleler, sanat eserleri olarak görülmelidir. Şiir gibi, kendine özgü bir ölçü ve kafiyeye sahipler, tipik metaforlar kullanıyorlar. Ancak aynı zamanda araştırmacıların kendi spekülasyonlarını ve şüphelerini de içeriyorlar. Ve tam da bu sanatsal ve kişisel üslup yönleri ders kitapları tarafından reddediliyor. Makaleler geniş bir bilimsel çalışma yelpazesinden seçilmiş ve Lightman her birine eşlik etmesi için tarihçesi hakkında kısa bir giriş yazmıştır. Fizikteki çığır açan buluşlar hakkındaki makaleler en kapsamlı olanlardır, ancak hepsi okunmaya değerdir. DNA'nın yapısını açıklayan 3 makale, Watson ve Crick'in 25 Nisan 1953'te Nature'da yayınladığı ünlü makale de dahil olmak üzere, ilk yayınlanmalarının 50. yıl dönümünü kutlamak için dergi tarafından ayrı bir tek ciltte güzel bir şekilde yeniden basılmıştır. Tarihi keşiflerde yer alan araştırmacılar arasındaki hem yöntem hem de zihniyet açısından büyük üslup farklılıkları, yazarların kendileri ve diğerleri tarafından uzun uzadıya incelenmiştir. Lightman tarafından seçilen makalelerin çoğu, bilim insanları için bile anlaşılması zor, dışarıdan bakanlar için ise çok daha zor, bu da onu baştan sona okunacak bir kitaptan ziyade bir referans eseri haline getiriyor. Daha az saygı, daha çok ilgi. Bilimsel bilgiye, hatta belki de bilim insanlarına artık saygı kalmamış olabilir. Ancak her yıl yayınlanan sayısız bilim kitabına baktığımızda, bilime olan ilginin hala büyük ve giderek arttığını görüyoruz. Gazeteler, güzel resimlerle süslenmiş ve okunması kolay hafta sonu eklerinde, sadece kök hücre araştırmalarında ortaya çıkan bariz sahtekarlıklarla sınırlı kalmayan son bilimsel haberlere geniş yer ayırıyor. Aslında, haberlerinin çoğu özlü ve oldukça olumlu bir tonda. Burada ele alınan yazarların hiçbiri, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplumdaki ilgili değişiklikleri ve bunların bilimsel araştırmanın yürütülme biçimini ve doğasını nasıl değiştirdiğini ayrıntılı olarak incelemiyor. Devlet, iş dünyasıyla istişare ederek hızlı bir değişim sağlamak için mali kaynakları stratejik olarak kullandı ve bilimi, genellikle felsefi çağrışımları olan tamamen akademik bir faaliyetten kamu sağlığı Güvenlik ve çevre gibi toplumsal konulara son derece duyarlı ve artık giderek daha açık bir şekilde ekonomik amaçlara hizmet eden organize bir bilgi üretim sistemine dönüştürdü. Bu tablonun fazla abartılı olduğunu düşünen herkes Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü'nün NWO bir yayını olan Hypothese'nin Şubat 2006 sayısını okumalıdır. Bu sayıda yer alan bir dizi makale tam da bu noktayı vurgulamaktadır. Aynı sayıda Hollanda Sosyal Araştırma Enstitüsü, SCP, direktörü Paul Schenable, doğa bilimlerinin ve yöntemlerinin egemenliğini ve kısa vadede pratik uygulamalarla sonuçlanması beklenen araştırmalara orantısız miktarda hibe fonunun aktarılmasını eleştirerek, sempatik bir karşıt görüş sunmaktadır. Bütün bunların, bilime farklı standartların ve değerlerin, yeni bir etiğin sızmasına izin verdiği aşikar olmalı, ancak bu kıvanın kapsamının ötesinde. Dikkat, ultra temel yüksek enerjili fizikten, yani sanat için sanat moleküler biyoloji ve biyomedikal araştırmalara kaydı. Önde gelen yaşam bilimcileri yeni kahramanlarımız haline geldi. Her yeni virüs bizi tehdit ettiğinde, kanserle mücadelede bir ilerleme kaydedildiğinde veya bir tür tıbbi şarlatanlığın sorgulanması gerektiğinde medyada beliriyorlar. Ancak, Herkesin onların özel bir yetkiyle konuşmadıklarının, sadece en son bilimsel bulguları yorumlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarının ve böylece Süleyman'ın evinden yeni bilgilerle donanmış olarak, daha iyi bir insanlık durumu ve daha iyi organize edilmiş bir toplum için katkıda bulunduklarının farkında olduğunun bilincindeler. Bilim insanlarının da kendi kişisel tercihleri ve kör noktaları olan, ticari ve diğer bilimsel olmayan etkilere açık bireyler olduğu gerçeği artık evrensel olarak kabul görmüştür ve buna karşılık olarak son yüzyılda her ne kadar kusurlu olsa da bir öz düzenleme ve öz temizleme sistemi gelişmiştir, Polanyi'nin bilim cumhuriyeti olarak adlandırdığı şey. Belki de daha doğru bir terim olan bu aristokrasinin sosyoekonomik olarak nasıl işlediği ve modern toplumdaki konumunu nasıl koruduğu, Bazıları için hücre bölünmesinin düzenlenmesi veya AEDS'in patocenezi kadar ilgi çekicidir. 7. Bilimsel araştırmanın ekonomisi üzerine, bilim insanları paradan çok daha hızlı çoğalırlar. Bir Finansman krizi. 2 Eylül 1997'de Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı, Ulusal AEDS fonuna yazdığı mektupta, H.I.V., AIDS araştırmalarına yönelik tüm devlet desteğinin 1 Ocak 1998'den itibaren sona ereceğini bildirdi. Diğer halk sağlığı sorunları daha acildi. Bakan mektubunda, AIDS araştırma yönlendirme programının 10 yıllık süresi boyunca elde edilen sonuçlar için ilgili kişileri tebrik etti. Elde edilen ilerleme göz önüne alındığında, bu alanın artık mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar sağlam bir temele oturduğundan emin olduğunu belirtti. Bu kararın hem araştırmacılar hem de bağımsız bir hayır kurumu olan ve araştırma hibelerini finanse etmek için büyük ölçüde bakanlığa bağımlı olan AİDS fonu için doğrudan sonucu, ciddi bir finansman krizi oldu. Herkes bakanlığın programını en az birkaç yıl daha uzatacağını varsaymıştı. Bir günden diğerine milyonlarca guldenlik bir açığı nasıl kapatabilirlerdi? Ancak sadece birkaç ay içinde, özel sektörün finansman açığının önemli bir kısmını karşılayabileceği ve karşılayacağı açıkça ortaya çıktı. Fon için, daha önce bunu kolaylaştırmak için kendi kaynaklarından önemli ölçüde yararlanmak zorunda kalmamış olsa bile, Hollanda'da IADS araştırmalarının devam etmesi son derece önemliydi. Destek düzeyi burada hiçbir zaman tamamen tatmin edici bir seviyeye ulaşmamış olsa da, özellikle Amerika Birleşik Devletlerindeki durumla karşılaştırıldığında, 10 yıldan fazla bir süre sonra, bir zamanlar cömert olan Hollanda hükümeti katkısının kaybının, Atlantin her iki yakasındaki özel ve kamu finansman kuruluşlarının birleşimiyle telafi edildiğini söyleyebiliriz. Bacon ile Simit arasındaki karşılaştırma. Bu Hollanda örneği, Bilimsel Araştırmanın Ekonomik Yasaları adlı kitabında, her türlü nedenden dolayı, hükümetin akademik araştırmalara müdahalesinin son derece felaket sonuçlar doğurduğunu ateşli ve etkileyici bir şekilde savunan Terence Kelly için oldukça faydalı olacaktır. Bu argüman, iki etkili rakip olan Francis Bacon ve Adam Simit arasında sanal bir tartışma şeklinde sunulmaktadır. Bacon, hükümeti araştırmayı düzenlemeye ve finanse etmeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 1605 tarihli öğrenmenin ilerlemesi adlı eserinde ilerleme fikrini ortaya attı ve orta çağda yaygın olan tüm dengelimci düşünce yerine tüme varım yoluyla öğrenmeyi savundu. Bilimsel yöntemi günümüzde eskimiş olsa da, Bacon tarafından ilk kez ortaya atılan doğrusal teknolojik ilerleme modeli hala çok canlıdır. Bu dünya görüşünde, saf bilim, doğrudan ondan türetilen uygulamalı bilim ve teknoloji yoluyla ekonomik büyümeye yol açar. Bu nedenle Bacon, hükümetin akademik araştırmayı sübvanse etmesi gerektiğinde ısrar etti, bu, birçok kez karşılığını verecek bir yatırımdı. Dahası, bu tür araştırmaları ahlaki açıdan zenginleştirici ve yüceltici olarak gördü ve bu da devletin bunu desteklemesi için iyi bir nedendi. Öte yandan Adam Smith, bilimsel araştırmaların finansmanında ekonomik serbest piyasa ilkesini savunmuştur. Bacon'dan neredeyse bir yüzyıl sonra yazdığı Milletlerin Zenginliği adlı eserinde, endüstriyel faaliyetin yeni teknolojinin başlıca kaynağı olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre, yenilik, akademik çabalardan, teknoloji itişi, ziyade, sahadaki talepten, piyasa çekimi, kaynaklanmaktadır. Temel araştırma, mevcut uygulamalardan yeni teknoloji geliştirme ile tamamen zıttır en iyi ihtimalle bir katkı sağlayabilir ve bilim insanlarının kendilerine emanet edilen imkanlarla doğru işi yapacaklarını ne umabilir ne de bekleyebilirsiniz. Simit'e göre, karı maksimize etmeyi amaçlayan özel sektör, doğal olarak teknolojik ilerlemeyi ve dolayısıyla dolaylı olarak akademik araştırmayı da hızlandıracaktır. Sanayi devrimi Kiley'nin çıkış noktası, devletin mali desteğinin ekonomik büyümeyi hızlandırdığı hipotezinin tarihsel olarak test edilebileceğidir. Baştan nereye varmak istediğini açıkça ortaya koyan, iyi yapılandırılmış bir argümanla, okuyucusunu Taş devrinden 20. yüzyıla kadar bilimsel fonlamanın tarihi boyunca elinden tutarak yönlendiriyor. Belirli örnekler, akademik araştırmaların kamu tarafından sübvanse edilmesinin ekonomik refahla doğrudan bir ilişkisi olmadığını açıkça göstermektedir. Kili, kitap boyunca aralıklarla tekrarlanan oldukça şovunist bir üslupla, sanayi devrimi döneminde İngiltere ve Fransa'yı karşılaştırıyor. Fransa, ticaret, sanayi ve eğitime son derece yönlendirici bir yaklaşım sergilemekle kalmamış, Aynı zamanda bilim üzerinde de geniş kapsamlı bir devlet kontrolü uygulamıştır. Ülke, 1600'lü yıllara dayanan etkileyici bir bilimsel geçmişe sahipti ve Lavoisier, Berthollet, Carnot, Lamarck, Gay Saç, Ampere ve Laplace gibi ünlü araştırmacılar yetiştirmişti. 17. ve 18. yüzyıllarda ise bilim insanlarını yetiştirmek için, Grandes Echols, büyük okullar, kurulmuş ve araştırmalarını sürdürmelerini sağlamak için çeşitli devlet destekleri sağlanmıştır. Öte yandan Britanya'da vergiler düşüktü ve üniversitelerdeki araştırmaların çoğu ticari ve özel kaynaklardan finanse ediliyordu. Üniversiteler, üretim süreçlerinin giderek artan teknolojik karmaşıklığının neden olduğu yüksek eğitimli ve uzmanlaşmış personele olan artan talebi karşılamak için yerel sanayiciler tarafından kuruldu. Sanayi tarafından finanse edilen araştırmacıların yanı sıra, Darwin ve Kevin Dish gibi özel servetleri sayesinde araştırma yapma özgürlüğüne sahip olan hobi bilimcileri de vardı. Hükümetinin bilimsel araştırmalara neredeyse hiç para harcamamasına rağmen, sanayi devriminin beşiği Fransa değil, Britanya oldu. Araştırma ve ekonomik büyüme, Kiley'nin akademik araştırmalarda serbest piyasa yaklaşımının ekonomik başarıyı nasıl doğurduğunu göstermek için sunduğu iki örnek daha Japonya ve İsviçre'dir. Her iki ülkede devlet bütçesinin araştırma ve geliştirmeye, ne göreceli ne de mutlak olarak, çok az bir kısmını yatırıyor ve yine de ekonomik olarak zarar gördükleri söylenemez. Aslında, her iki ülkede endüstri tarafından veya endüstri adına yapılan ARGE'de güçlü bir konuma sahiptir. Kili, Japon şirketlerinin ARGE stratejilerinin, Nobel ödülü kazanmak veya sadece eğlence için kendi üst düzey araştırmalarını desteklemek yerine, Özellikle başkaları tarafından ortaya atılan ve kullanabilecekleri fikirleri aramak için literatürü taramayı içerdiğini bile öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilime yönelik devlet mali desteğinin kronolojisi özellikle ilgi çekicidir. Başlangıçta serbest piyasa ekonomisinin bir örneği olsa da, özellikle İç Savaş ve Birinci Dünya Savaşı'nın talepleri, Federal yetkililerin araştırmacıların kamu fonlarına yönelik taleplerine giderek daha az direnmelerine yol açtı. Örneğin, Ulusal Bilimler Akademisi, iç savaşın doruk noktasında ve İngiliz ve Fransız muadillerinden yaklaşık 200 yıl sonra, 1863'te kuruldu. Bu çatışma ve iki dünya savaşı, sayısız ulusal araştırma enstitüsünün kurulmasına yol açtı. Belki de en bilineni, yıllık 6 milyon dolarlık bütçeye sahip New Mexico'daki yaklaşık 10 laboratuvardan oluşan Manhattan projesidir. Kili, bu tür tesislerin bir kez faaliyete geçtikten sonra tekrar kapatılmasının çok zor olduğunu belirtiyor, varlıklarını sürdürmek için her türlü gerekçeyi bulacaklardır ve genellikle güçlü bir siyasi lobi harekete geçirebilirler Santa Fe'deki insanların bu konuda oldukça başarılı oldukları açıkça görülüyor. Roosevelt'in 1930'lardaki krize yanıt olarak geliştirdiği ekonomik program olan yeni düzende bu öyküde önemli bir rol oynadı. Bu program, ekonomik büyümenin devlet harcamalarındaki artışlarla teşvik edildiği Keynes ilkesine dayanıyordu ve ayrıca Bacon'ın temel araştırmalara yapılan yatırımın büyümeyi tetiklediği fikrinden de etkilenmişti. Bu kombinasyon, akademik faaliyetler için kamu fonlamasında önemli bir genişlemeye yol açtı ve bu genişleme, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından daha da büyük bir ivme kazandı. Keely, çatışmanın yarattığı etkiyi oldukça alaycı bir dille şöyle anlatıyor, bilimde değişmeyen tek şey, her zaman en az bir güçlü kişinin, merkezi planlı, federal fonlu bir bilim politikasını dayatmak için can atarak beklemesidir. Bu kişilerin çoğu isimsiz ölür, ancak şanslılarsa ve savaş kariyerlerinin zirvesine denk gelirse, o zaman zirveye ulaşırlar. Bu sözde, Çarlar, arasında öne çıkanlardan biri, Kale'ye göre gerçek bir bakoncu olan Vannevar Bush'tur, kendisi, Ulusal Bilim Vakfı'nın kurulmasını önerdiği Bilim Sonsuz Sınır, 1945 adlı kitabın yazarıdır. Bu vakıf, bütçesini kimin kontrol etmesi gerektiği konusunda 5 yıl süren tartışmalardan sonra, bilim insanlarının mı yoksa politikacıların mı, nihayetinde Kore'deki çatışma ve Doğu Avrupa'dan gelen artan komünist tehdit nedeniyle kurulmuştur. Keely, her zamanki gibi, savaş bilimin devlet tarafından finanse edilmesinin imdadına yetişti diye yazıyor. NSF'ye ilk yıllarda ayrılan kaynaklar Bush'un umduğu seviyeye ulaşamasa da, 1957'de Sovyetler ilk Sputnik'i fırlattığında her şey değişti. Ertesi yıl başlayan iddialı NASA programı, 1968'de yıllık 5 milyar dolarlık bütçesiyle zirveye ulaştı. Ardından 1970'lerde Nixon'ın kanserle savaşı ve daha sonra da Reagan yönetiminin yıldız savaşları programını geliştirmek için savunma harcamalarında yaptığı büyük artış geldi. Hili, on yıllarca süren bu devasa temel araştırma yatırımlarının, açıkça gelişen bir ekonomiye yol açmadığını iddia ediyor. Uygun bir şekilde geçmişe bakış projesi başlıklı pratik bir inceleme, en azından savunma sistemlerinin geliştirilmesi söz konusu olduğunda, temel araştırmanın teknolojik atılımlara neredeyse hiçbir katkı sağlamadığı sonucuna vardı. Bunların büyük çoğunluğu endüstri içindeki mühendislere atfedilebilir. Daha önce, 1966'da Medicare programının başlatılması sırasında Başkan Johnson, Ulusal Sağlık Enstitüleri, N.I.H. tarafından yürütülen temel tıp araştırmalarını eleştirmişti. MRC tekeli, Kili ayrıca, Birleşik Krallık Tıp Araştırma Konseyi'nin, MRC, kendi yetki alanındaki faaliyetleri merkezi ve ulusal düzeyde kontrol etme isteklerini acımasızca reddediyor. Başlangıçta 1913'te, görünüşte tüberkülozla mücadeleye yardımcı olmak için kurulan bu konsey, o zamanlarda, o zamandan beri de bu konuyla pek ilgilenmedi. Keely, 1914 ile 1933 yılları arasında sekreterliğini yapan Walter Morley Fletcher yönetiminde M.R.C.'nin nasıl bürokratik bir canavara dönüştüğünü ve Fletcher'ın Britanya'daki tüm tıbbi araştırmaların seyrini neredeyse şahsen dikte ettiğini tiksintiyle anlatıyor. Tıbbi yardım kuruluşlarından ve bunların konseyden bağımsız olarak araştırmayı destekleme yeteneklerinden nefret ediyordu ve bu nedenle kanser araştırma kampanyası ve benzeri fonların kurulmasına şiddetle karşı çıktı. Sanırım size MRC'nin, hükümet ve parlamento tarafından tıbbın tüm dallarındaki çalışmaları destekleme ve teşvik etme göreviyle özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş olduğunu hatırlatmalıyım. Neyse ki, başarısız oldu. 1991'de İngiltere'deki tıbbi yardım kuruluşlarının toplam bütçesi, temel araştırmalara odaklanan ve asıl amacından, yani halk sağlığını iyileştirmekten giderek uzaklaşan MRC'nin bütçesinden %33 daha fazlaydı. Keely, konseyin fonlama politikasının ne kadar merkeziyetçi olduğunu ve paranın Fletcher ve yakın çevresindekilerin, Genellikle Cambridge'de, desteklediği projelere nasıl harcandığını elbette hepsi de sağlam bilimsel gerekçelerle göstermek için örnekler sunuyor. Hollandalı yetkililer, Fletcher'da NW tıp bilimlerindeki bazı üst düzey isimlere belirgin bir benzerlik olduğunu fark edeceklerdir. Onlar da Hollanda Kanser Derneği, Böbrek Vakfı, Kalp Vakfı, Romatizma Fonu, AEDS Fonu ve Astım Fonu gibi kuruluşlar tarafından toplanan tüm paranın NWO aracılığıyla Hollanda'daki temel araştırmalara aktarılmasını çok isterlerdi. Öznel ve ima dolu olsa da, bu durumun bilimsel kaliteyi artıracağı yönündeki argümanları bu yöndedir. Ağıtlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren, İngiliz hükümetinin araştırma fonlaması ve müdahalesinin kapsamı, politikasını Fransa ve Almanya'daki yerleşik uygulamalarla uyumlu hale getirdi. Yatırım ekonomik büyümeye yansımamış olsa da, 1950'ler ve 60'larda Bacon modeline uygun olarak giderek daha fazla kamu parası araştırmaya aktarıldı. Bu durum, fon artışlarının enflasyona endekslendiği 1970'lerin durgunluğuyla değişti, bu da akademik camianın öfkesine ve kızgınlığına yol açtı ve İngiliz biliminin gerilemesinin habercisi oldu ve bu durum hala devam ediyor. Bugün bile, Science ve Nature gibi dergilerde, ABD, Birleşik Krallık veya bazı Avrupa ülkelerindeki bilimin, hükümet tarafından ayrılan zaten yetersiz bütçedeki kesintiler nedeniyle içine düştüğü aşağı doğru sarmaldan yakınan bu tür ağıtlara düzenli olarak rastlıyoruz. Kaleye göre bunların hepsi saçmalık, bu sadece kendi hobileri için daha fazla para arayan profesyonel bir çıkar grubunun lobiciliği ve propagandasıdır. Bilim insanları dünyaya kendi araştırmalarının prizmasından çok fazla bakıyorlar. Tanım gereği, diğer araştırmacıların, hükümetin ve diğer fon sağlayan kuruluşların bakış açılarına yeterince önem verilmiyor. Kamu kaynaklarını çekmek için kullandıkları taktikler, tarımsal sübvansiyon arayan çiftçiler ve devlet desteği bekleyen sanatçılar gibi diğer çıkar gruplarının kullandığı taktiklerden farklı değil. Dahası, somut istatistikler İngiltere'de bilimin gerilemediğini ortaya koyuyor. Araştırmacı sayısı artıyor, daha fazla yayın üretiyorlar ve çalışmalarına yapılan harcamalar reel olarak artıyor. Kaleye göre gerçek şu ki, bilim insanları paradan çok daha hızlı çoğalıyor. Genel fonlamaları mutlak anlamda artmış olsa da, daha fazla bilim insanı nispeten daha küçük miktarlarda paranın peşinde koşuyor. Profesyonel araştırma uygulayıcılarının sayısı büyük ölçüde artarken, bilimin kamu finansmanı bu hıza ayak uyduramadı ve özel sektörde hepsini karşılayacak kadar iş sağlayamadı. Belli bir noktada hükümet, üniversitelere verdiği hibelerin öğrenci eğitiminin kalitesini garanti altına almak için yeterince yüksek olduğuna karar veriyor. Sonuçta toplumda başka öncelikler de var. Her durumda, Kale'ye göre, şikayet edenler genellikle bunu göreceli terimlerle yapıyorlar. Örneğin, küresel toplam içindeki İngiliz yayınlarının oranı düşmüş olabilir, ancak mutlak sayıları artmaya devam ediyor. Felaket tellallarının çoğu, endüstri ve hayır kurumlarından gelen ar-ge hibelerini göz ardı ediyor ve bunun yerine akademik araştırmalar için ayrılan devlet bütçesine odaklanıyor. Millileştirme Araştırmacılar neden devlet müdahalesi ve finansmanı şeklinde bilimin millileştirilmesine bu kadar bağlılar? Kili bunu anlayamıyor. Ona göre bunun sadece dezavantajları var. En azından İngiltere'de, üniversite personeli özel sektördeki meslektaşlarına kıyasla düşük ücret alıyor ve birçoğu geçici sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalıyor. Akademik personelin haftada 40 saatten fazla çalışması ve tam tatil haklarını kullanmaması oldukça normal, hatta bazen açıkça gerekli görülüyor, bu da sosyal yaşamlarını ve kişisel gelişimlerini tehlikeye atıyor. Sanayi, kendi personeline asla dayatmaya cesaret edemeyeceği çalışma koşullarıyla kısa süreli üniversite atamalarını sübvanse ederek kamu sektörünü sömürüyor, kili bunlara, kölelik sözleşmeleri, diyor. Ve hükümet insan kaynakları yönetiminde iyi değil. Öncelikler değiştiğinde, araştırmacılar kaderlerine terk ediliyorlar. 2003 yılında ABD Kongresi süper iletken, süper çarpıştırıcı projesini iptal ettiğinde 2000'den fazla akademisyenin acı bir şekilde öğrendiği gibi. Bu tür hamleler, sermayenin tamamen yok edilmesini temsil ediyor. Finansman faaliyetleri aynı zamanda hükümete bilimsel çalışmalara müdahale etme fırsatı da veriyor ve bu da akademik özgürlüğü kısıtlıyor. Keely, A.I.D.S. araştırmalarından uygun bir örnek veriyor, Decher hükümeti, cinsel davranış üzerine yapılan belirli bir sosyal bilimsel araştırmanın bulgularının, yaymaya çalıştığı İngiliz toplumu imajıyla çatışacağına inanıyordu. MRC fonu reddedilen proje, bunun yerine Welcome Trust'ın desteğiyle yürütüldü ve muhafazakar bakış açısından ülkenin cinsel ahlakına dair oldukça olumlu bir tablo çizdi. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, N.I.H. bütçesinin her detayına siyasi müdahale artık oldukça normal hale geldi. Kültür ve ahlak, Kili, akademik araştırmaların devlet tarafından finanse edilmesinin ekonomik kalkınmaya olumlu bir katkı sağlamadığına inanıyor. Ancak Bacon'ın bu konuda başka bir argümanı daha vardı, bilimin kültürel bir değer olduğuna ve toplumu zenginleştirdiğine olan inancı. Kale'ye göre bu fikir de büyük ölçüde yerleşti, çünkü bu durum araştırmacılar için bir çıkar grubu olarak fayda sağlıyor. Elbette, bilime dair bu görüşe karşı çıkanlar da var, özellikle Rasyunun bilime yönelik romantik tepkisinden etkilenenler. Aydınlanma, Marksizm ve Sosyalizm, bilimi proletaryanın kurtuluşuna potansiyel bir katkı olarak benimsedi, varsayımları, akademik araştırmanın ekonomik ve teknolojik bir teşvik görevi göreceğiydi. Öte yandan Keeley, bilimi ahlaki erdemin bir örneği olarak kesinlikle olumlu bir şekilde değerlendirmiyor. Dışarıdan biri olarak, bilimin toplumun geri kalanından çok daha etik olmadığını anlamak için akademik dünyada geçen edebi eserleri okumak yeterlidir. Kingsley Amis'in, Lucky Jimmy ve Malcolm Bradbury'nin The History Man'i gibi klasik romanlar, Ayrıca David Lochun daha yeni kitapları ve C.P. Snow'un 1950'lerin Cambridge'indeki akademik yaşamı konu alan The Masters ve The Affair adlı eserleri, bilim insanlarının toplumun geri kalanından ahlaki olarak farklı olduğu fikrini paramparça ediyor. Ve Keeley'nin onların ruh hali hakkındaki yargısı acımasız. Ona göre, yanlış bir üstünlük duygusundan muzdarip, sürekli yoksunluk hisseden ve genellikle olgunlaşmamış, narsist ve sağlıksız bir şekilde rekabetçi olan kişilerdir. Onları barındıran kurumlar hakkında da aynı derecede olumsuz, hiçbir kuruluş modern bir üniversite kadar kıskançlık, acı ve haset beslemez, bu yapay, kendine gönderme yapan, devlet tarafından finanse edilen sığınak, bilimi medeni bir faaliyet olarak yok etmeye yardımcı olan korkunç bir rekabet ortamı yarattı. Ayrıca, araştırmacıların devlet hibelerini ve prestijli okulları neden sevdiğini de biliyor, patolojik derecede rekabetçi olması, tanınma için bir başka platform sağlıyor. Bilimsel mükemmelliğin sözde bir hiyerarşisi, ulusal sıralamalarda ve lig tablolarında yüksek bir yer edinme arzusu, daha önce de belirtildiği gibi, bilim insanlarının devlet sisteminden bağımsız olarak araştırmaları finanse eden hayır kurumlarından neden bu kadar nefret ettiğini de açıklıyor. Hollanda akademik çevrelerinde, diğer yerlerde olduğu gibi, bu kurumların hibeleri, daha rekabetçi ve dolayısıyla daha prestijli olan devlet fonlama kuruluşlarına kıyasla ikinci sınıf, yumuşak para olarak görülüyor. Kili'nin haklı olarak söylediği gibi, bu saçmalık, kaliteyi ölçmede gerçekten önemli olan tek şey çıktı, yayınlar ve atıflardır. Bir araştırmacının böyle bir kuruluştan önemli bir destek alabilmesi birçok faktöre bağlıdır ve objektif kalite göstergeleri bunlar arasında mutlaka öne çıkmaz. İster beğenin ister beğenmeyin ve ne kadar yüklü olursa olsun, aktif bir araştırmacı için Kiley'nin bilimsel manzaraya dair tasviri kolayca tanınabilir. Ayrıca, bilimin devlet tarafından sübvanse edilmesi şeklinde millileştirilmesinin, araştırmacıları kütüphanelerinin ve laboratuvarlarının koruyucu duvarlarının ardında, normal toplumdan uzaklaştırarak bu sağlıksız tabloya katkıda bulunduğunu öne sürüyor. Bunun da bir anlamı var, endüstriyel bir laboratuvarda çalışan bir bilim insanı olarak, sürekli olarak pazarlama, Üretim ve yönetimdeki arz ve talep odaklı oyunla karşı karşıyasınız ve meslektaşlarınızla aynı misyonu paylaşıyorsunuz. Akademik dünyada ise, yalnızca kendi araştırmanızın başarısı önemlidir. Serbest piyasa, açıkça görüldüğü üzere, Kiili, akademik araştırmalara devlet tarafından sağlanan mali desteğin suistimallere yol açtığına ve ekonomik büyümeye neden olmadığına inanıyor. Hatta hükümet bu tür çalışmaları sübvanse etmeye başladığında özel sektörün desteğini çok daha büyük ölçüde azalttığını gösteren veriler sunuyor, buna da dışlama etkisi diyor. Ancak serbest bir piyasada, endüstrinin temel araştırmalar için neden para ödemesi gerekiyor ki? Genel olarak kabul edilen görüşe göre, bir işletme RG'ye ne kadar çok yatırım yaparsa, göreceli olarak o kadar iyi performans gösterme olasılığı artar. Peki, akademik araştırmaya neden ihtiyaç duyuyor? Keiley'nin buradaki argümanı, temel çalışmaların nadiren ilk hamle sonucu şeklinde doğrudan ticari bir fayda sağladığı, ancak rakiplerin bulgularını ikinci hamle olarak tanıma, geliştirme ve uygulama açısından hayati önem taşıdığıdır. Bilimsel literatürü etkili bir şekilde okumak ve anlamak için, Yıllarca eğitim almış ve alanlarındaki en son gelişmelerden haberdar olan yüksek kaliteli akademisyenlere ihtiyaç duyulur. Ve onları bünyesinde tutmak için, bir firma onlara temel araştırmalar yapma, patent tescil ettirme, yayın üretme ve kongrelere katılma imkanı tanır. Kısacası, şirketler, araştırmacılarını ikinci hamle danışmanları olarak tutmak için, onların ilk hamle bilimine gerçekten çok büyük yatırımlar yapmak zorundadır. Ayna. Kili, okuyucuları arasındaki bilimsel uygulayıcılara bir ayna tutuyor. Kitabı bazen can sıkıcı, bazen kafa karıştırıcı ve bazı yerlerde düpedüz çatışmacı. Kendisi de uygulamalı bir biyokimyacı olan Kili, bilim işi hakkında uzun uzun düşünmüş, bazı ilginç bakış açıları sunmuş ve birçok hassas noktaya parmak basmıştır. Bu, bir araştırmacı olarak sizi rahatsız edebilir, ancak sizi düşündürür. Örneğin, dış dünyanın bize giderek daha fazla yukarıdan bakmasının nedenini. Bilimsel araştırmanın yönetiminin karmaşık bir sorun olduğu açıktır ve ne yazık ki, sosyal demokrasimizde, nispeten yüksek derecede devlet müdahalesine izin verme yönündeki kasıtlı kararımızla, siyasi tercihlere ve tartışmalara tabidir. Bu gereklidir çünkü bilim insanları, profesyoneller olarak, Neredeyse tanım gereği araştırma öncelikleri konusunda anlaşmazlığa düşecek ve her zaman çözüm olarak daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğunu öne süreceklerdir. Bu kitap bir şeyi açıkça ortaya koyuyorsa, o da bilim insanlarının bir çıkar grubu olarak, kamu kaynaklarından araştırma faaliyetlerini ve kurumlarını finanse etmek için mevcut olan milyonlarca dolardan pay almak için utanmadan lobi yapmaya ve kendi aralarında acımasızca mücadele etmeye hazır olduklarıdır. Ve bunu yaparken, çalışmalarının toplum için önemine dair demagojik argümanlar öne sürerler ve kendi çalışmalarının kalitesini, kanıtlayan, bibliometrik analizlerin sonuçlarıyla birbirlerini yıpratırlar. Liberal Bakış Açısı Siyasi açıdan Kiley'nin bakış açısı klasik liberal geleneğe dayanmaktadır. Devletin geri adım atması ve serbest piyasa ekonomisini garanti altına almak için vergi yükünün düşük tutulması gerektiğine inanmaktadır. Bu sayede işletmeler kendi kazançlarının daha büyük bir kısmını ellerinde tutacak ve ARGE'ye daha fazla yatırım yapacaklardır. Birçok araştırma için, endüstriyel ortakların elde edilecek ekonomik faydaları fark etmesi nedeniyle hükümetin mütevazı bir rolle sınırlı kalması gerçekten düşünülebilir. Ancak Hollanda'da, 1994 yılında üniversite sözleşmeli araştırmalarının yalnızca %11'i ticari olarak finanse edilen faaliyetlerden oluşuyordu. Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilaç ve biyoteknoloji gibi büyük bilgi yoğun endüstrilerin yanı sıra, bir fikri belirli bir süre içinde ürüne veya patente dönüştürmek için bilim insanlarını işe almak üzere önemli miktarda risk sermayesi çeken birçok küçük girişim şirketi bulunmaktadır. Ve bu tohumlama fonunun büyük bir kısmı aslında üniversitelere gidiyor. Ne büyük sanayi şirketlerinin ne de gelişmiş bir risk sermayesi piyasasının bulunmadığı küçük bir ülkede, serbest piyasada akademik araştırmaların bu tür finansmanını sağlamak çok daha zor olacaktır. Dahası, ticari ortakların yatırım yapmaya hiç ilgi duymadığı alanlar da var, ya o kadar temel konular ki, üretilecek bilginin potansiyel olarak karlı bir uygulamasını henüz kimse tespit edemedi ya da çalışma sosyal fayda sağlıyor ancak asla ekonomik bir fayda sağlamayacak. Kale'ye göre, serbest piyasada bu faaliyetler endüstri yerine hayır kurumları veya diğer özel fonlar tarafından desteklenecektir. Ancak makul bir vergi yükü ve araştırmayı teşvik edebilen ve isteyen bir hükümete sahip sosyal demokrasimizde, bu tür spekülatif projelere devlet yatırımı için hala bir yer var gibi görünüyor. 8. Üniversite ve endüstri, tehlikeli bir ilişki. Ekonomimizin sınırlı büyüklüğü göz önüne alındığında, Hollanda bilimsel araştırmaları hacim olarak mütevazıdır. Ancak uluslararası standartlara göre çok yüksek kalitededir. Bu, özellikle Hollanda'nın araştırma harcamaları söz konusu olduğunda Avrupa ortalamasına yakın seyrettiğini düşündüğümüzde iyi bir haberdir. Kötü haber ise sözde bilgi paradoksuyla ilgilidir. Hükümet merkezimiz Lahey'den gelen sürekli mesajlara inanacak olursak, bu Hollanda akademik dünyası için en büyük hayal kırıklıklarından biridir veya en azından öyle olmalıdır. Paradoksun özü, araştırmalarımızın yüksek standartına rağmen, çok sayıda resmi raporun ülkenin ekonomik yenilik ve büyüme açısından ciddi şekilde geride kaldığını göstermesidir. Artık temel sorun konusunda fikir birliği var, araştırmacılar ve üniversiteler yeterince girişimci değil. Sonuç olarak, temel keşifler çok sık ticari uygulamalar bulamıyor ve akademik kurumlar neredeyse hiç yeni iş kurmuyor. Ekonomistler ve üniversite yöneticileri, bunu akademisyenlerin kamu çalışanı statüsüne, güvenli kalıcı işlere ve iyi bir emeklilik beklentisine, ayrıca para kazanmaya karşı süregelen ve yaygın küçümsemelerine bağlıyorlar. Bunun üzerine, Hollanda'nın iş başarısızlığı ve iflasına ilişkin tipik olumsuz bakış açısı da ekleniyor. Hafifletici olarak, Buradaki işletmelerin araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma konusunda temkinli davrandığı ve diğer faktörlerin girişim sermayesinin dinamizmi ve mevcudiyeti, iş hukuku ve vergi koşulları da rol oynadığı savunuluyor. Ancak genel olarak, hakim görüş, topun akademik sahada olduğu yönünde. Bu düşünce, kamu kurumları tarafından yapılan saf ve uygulamalı araştırmalara devlet yatırımının mutlaka ekonomik büyüme ve refaha yol açacağı yönündeki zımni bir kabule dayanmaktadır. Bu fikir 400 yıldan daha eskidir ve aslen 17. yüzyılın başlarında bilginin evrensel ve kamusal bir değer olduğunu ve bu nedenle devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini öne süren Francis Bacon'dan gelmektedir. Dahası, bu tür bir yatırımın doğrudan ekonomik ilerlemeye yol açacağını iddia etmiştir. Peki neden bu argümanın doğru olduğu, ya da bir zamanlar doğru olduğu, hala sorgusuz sualsiz kabul ediliyor? Çok sayıda rapor ve makale, araştırma ve geliştirme harcamalarını yenilikçi yeni şirketlerin sayısı ve patent başvurularıyla ilişkilendirmeye çalıştı, ancak bu bağlamda gerçekten önemli olan tek ilişkiye, yani bu harcamaların ekonomik büyümeyi hızlandırıp hızlandırmadığına dair herhangi bir incelemeye çok daha az rastlanıyor. Terence Kelly, Sex, Science and Profits adlı kitabına, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün, OECD, 1971 ile 1998 yılları arasında üye ülkelerindeki ekonomik büyümeyle ilişkili faktörleri analiz eden yakın tarihli bir çalışmasından alıntı yaparak başlıyor. Beklendiği gibi, ARGE harcamaları bunlardan biriydi. Ancak daha yakından incelendiğinde, bunun yalnızca kurumsal yatırımlar için geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Devletin ARGE harcamaları için büyüme ile ilişki aslında negatif. Görünüşe göre bunun açıklaması, devlet desteğinin endüstri tarafından yapılan ARGE harcamalarının yerini almasıdır. Oxford ve Cambridge'de eğitim gören Keely, hem biyokimyacı hem de üniversite yöneticisi olup, bilimin dinamikleri, mitolojisi, ahlakı ve sosyolojisi konusunda derin bir anlayışa sahiptir. 1996 yılında, bilimsel araştırmanın ekonomik yasaları üzerine yaptığı kışkırtıcı ve kapsamlı bir analiz olan bilimsel araştırmanın ekonomik yasalarını yayınladı ve bu kitapta hükümetin araştırmaya yaptığı yatırımın hiçbir ekonomik amaca hizmet etmediği sonucuna vardı. Ayrıca, sözde ekonomik fayda gerekçesiyle kamu fonları için yapılan bilimsel lobiciliği açıkça kınadı. Bu ilk kitap tablolar ve tarihsel bilgilerle doluydu ve bu nedenle geniş bir okuyucu kitlesi kazanamadı. Bazı aynı materyalleri tekrarlasa da, cinsiyet, bilim ve karlar daha hafif bir tonda ve açıkça daha genel bir kitleyi hedefliyor. Ancak başlıkta cinsiyet kelimesinin kullanılması popülist bir hatadır. Kiley'nin analizleri ve mantığı son derece açık. Argümanı şu şekilde özetlenebilir, Bacon, bilimsel bilginin yalnızca kamu malı olabileceğini ve olması gerektiğini, tanımı gereği topluma fayda sağladığını düşünüyordu. Özel taraflar, geri dönüşlerin yalnızca bir kısmının kendilerine döneceği için bilgi üretimine asla yatırım yapmazlardı. Sonuç olarak, devletin devreye girmesi gerekiyordu. Ancak bu fikir yanlıştı. Birincisi, Bacon'ın yazılarından kısa bir süre sonra ortaya çıkan patent sistemi nedeniyle, ikincisi ise şirketlerin kendi bünyelerinde arge yapmalarının temel nedeninin, başkalarının faydalı bulgularını belirlemelerine ve ardından bunları kendi çıkarları için kullanmalarına olanak tanıyan bilgiyi korumak olması nedeniyle. Ancak bu, Bacon'ın yaptığı küçük bir hataydı. Kelly'e göre asıl sorun, Bacon'ın, Saf bilimsel araştırmayı teşvik ederek devletin ekonomik büyüme ve refah yaratacağı varsayımında yatıyor. Çünkü bu çalışmanın sonuçları doğrudan uygulamalı teknolojilere ve pazarlanabilir ürünlere dönüşüyor. Kili, iyi yazılmış bölümlerden oluşan bir seride, saf bilim, teknolojik yenilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair ekonomik bir analiz sunuyor. Bizi taş devrine, ardından bronz ve demir çağlarından orta çağa götürüyor. Ve oradan da elbette 18. yüzyılın sonlarındaki sanayi devrimine, bazı yerlerde mesajını iletmek için mizahı bir üsluk tekniği olarak kullanıyor, taş devri, taşlarımız tükendiği için sona ermedi ve throughout boyunca, gelişme ve ekonomik büyümenin her zaman öncelikle piyasa odaklı teknolojik yenilikten kaynaklandığını, saf bilimin ve devletin ise neredeyse hiç rol oynamadığını göstermek için bol miktarda örnek sunuyor. Kiliğinin defalarca vurguladığı gibi, hükümetin yaptığı şey, serbest piyasa ekonomisini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktır. Serbest ticaret ve piyasaların var olmasına izin verilen, ticaretin güvenli ve güvenilir bir ortamda mümkün olduğu, mülkiyet haklarının onurlandırıldığı ve yeni ürünlere ve yeniliklere yapılan yatırımların karlı olduğu her yerde, bilim pratiği gelişmiştir. Büyük ilerleme, 17. yüzyılın Batı Avrupa'sında, özellikle İngiltere ve Hollanda Cumhuriyeti'nde atılmıştır. Eski İspanyol ve Fransız monarşilerinin hala dayattığı devletin tekelci yapısını, daha parlamenter bir sistemle yine ortadan kaldırdılar. Fransa kralları, sonuç olarak orada çok yüksek bir standarda ulaşan saf bilime büyük miktarda para yatırmış olsalar da, bu ekonomik ilerleme açısından neredeyse hiçbir şey sağlamadı. Buna karşılık, İngiltere ve Hollanda'da daha az bilim vardı. Ancak çok daha büyük bir refah vardı, birinin diğerini çok az etkisi oldu. Keely, Thomas Newcomen'in buhar motoru ve James Watt'ın geliştirilmiş hava pompası gibi ünlü teknolojik keşiflerin yeni bilimin ürünü olduğu efsanesini ortadan kaldırmayı amaçlayan gerçekleri sunuyor. Bu, bilim tarihine dair neredeyse tüm standart eserlerde savunulan Bakoncu görüştür, ancak Kale'ye göre bunlar aslında Robert Boyle, Christian Huygens ve Dennis Papin'in çığır açan saf biliminde uzmanlaşmamış, ancak gerçek dünyanın ihtiyaçlarını anlayan nispeten az eğitimli mühendislerin eseridir. 19. yüzyıl ilerledikçe, piyasaya giderek daha karmaşık teknolojiler girdi. Ve bunların geliştirilmesi ve üretimi, yüksek eğitimli işçiler ve akademisyenler gerektiriyordu. Sanayi, üniversitelerin bu tür insanları yetiştirmesini talep etti ve bu talebe yanıt veren kurumlar, artan öğrenim ücreti gelirlerini kullanarak büyüdüler ve en iyi öğretim görevlileri ve öğrenciler için rekabet ettiler. Bu genişleyen pazarın teşvik ettiği bilim, tamamen özel sektör tarafından yürütüldü ve finanse edildi, Oxford ve Cambridge Üniversitelerindeki gelişmeler bu olguya örnek teşkil ederken, Aynı zamanda kimyager ve fizikçi Michael Faraday'ın deneylerini yürüttüğü Imperial College ve Royal Institution gibi birçok yeni akademik merkezin kurulmasına da yol açtı. Bu arada, 19. yüzyıl Almanya'sında çelik ve kimya endüstrilerinin yükselişi, mühendis ve teknik personel eğitimine yapılan hükümet yatırımlarıyla teşvik edilmiş gibi görünüyor. Bu, Almanların İngiltere ve diğer yerlerdeki teknolojik atılımlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağladı. Açıkça görülüyor ki, istikrarlı ekonomik büyüme ve bilimin profesyonelce uygulanması için gereken koşullar el ele gider. Adam Smith geleneğinde olduğu gibi, de serbest piyasa ekonomisini ilki için elzem görüyor. Teknolojiden para kazanılabildiği zaman yatırımcıların ilgisini çekecek ve ancak onların finansal katkıları bilimsel çabayı teşvik eden yeni sorular ortaya çıkaracaktır. Refah, kamu kurumları tarafından vergi mükellefleri tarafından finanse edilen araştırmaları mümkün kılar, tersi değil. Keely, 1800 ile 2000 yılları arasındaki Amerikan, İngiliz ve Japon ekonomilerinin tarihinden yola çıkarak, hükümetin araştırma yatırımlarının başlangıçta olduğu gibi hiç olmaması veya daha sonra olduğu gibi dik bir yükseliş eğrisi izlemesi fark etmeksizin, büyümenin sabit kaldığını gösteriyor. Daha önceki çalışmaları, bu argümanı desteklemek için çok daha fazla istatistiksel materyal içeriyor. Aynı zamanda, ekonomik analizleri, ARGE yatırımlarının, bir kısmı temel araştırmalara gitse bile, özel firmalar için hem gerekli hem de karlı olduğunu ortaya koyuyor. Kaleye inanıyorsanız ve şu an için inanmamak için çok az argüman görüyorum Hollanda ve Avrupa'nın geri kalanındaki bilgi paradoksu, esas olarak endüstrinin yıllarca RG'ye yeterince harcama yapmamasından kaynaklanıyor. Kamu özel sektör ortaklıkları iyi bir şey, ancak girişim genellikle özel sektörden gelmeli çünkü refahın motoru hükümet değil, özel sektördür. Keely, ciddi bir konuya dikkat çekmek için kışkırtıcı bir polemik kullanan açık sözlü bir düşünürdür. Temmuz 2008'de Science dergisi, Harvard Üniversitesi'nin yeni, daha yukarıdan aşağıya araştırma stratejisine ve yaşam bilimleri binası için iddialı planlarına 3 tam sayfa ayırdı. Harvard profesörlerinin bile disiplinler arası ve uygulamalı araştırmalara daha fazla odaklanması ve ticari ortaklarla aktif olarak işbirliği araması gerekiyorsa bu bir haber niteliğindedir. 1980'lerden beri Bacon'ın cazibesi, araştırma fonlaması için büyüyen küresel bir endüstri lobisini körükledi. Bu, kamu özel ortaklıklarının akademik kurumlarda üretilen bilginin ticari kullanımını teşvik edeceğine inanılan hükümet tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Harvard'daki yeni yönelimin arkasındaki itici güç, ürettiği bilginin ticari olarak geliştirilmesi ve sömürülmesinin nispeten az olmasıydı. O zamana kadar üniversite, profesörlerine ticari baskılardan etkilenmeden araştırmalarının yönünü seçme özgürlüğü vermişti. Science dergisi birkaç profesörle röportaj yaptı ve bu profesörler, bu pozisyondaki herhangi bir değişikliğe karşı çıkılması gerektiğini açıkça belirttiler, bu, bir üniversitenin olması gereken şeyle tamamen çelişiyordu. Tartışmalı biyolog ve Nobel ödülü sahibi James Watson, planları, neredeyse Sovyet tarzı bir fantezi, olarak tanımladı. Bu makaleyi okumak birçok soruyu gündeme getiriyor. Harvard gerçekten de bilgi değerlemesinde ne kadar geride kaldı? Endüstri yatırımı açısından hangi meblalardan bahsediyoruz ve bunlar kamu kaynaklarıyla finanse edilen araştırmaların kapsamıyla nasıl karşılaştırılıyor? Ve karşıt görüşteki profesörlerin haklı bir noktası var mı, yoksa çağın gerisinde mi kaldılar? Bunlar, Daniel Greenberg'in 2007 yılında yayınlanan Science for Sale, The Perils Weavert's and Delusions of Campus Capitalism adlı kitabında, özellikle Amerikan durumuna atıfta bulunarak, çok kapsamlı ve eleştirel bir şekilde ele aldığı konular. Yazar, Science dergisinin eski haber editörüdür ve bu konuda daha önce iki eser yayımlamıştır, The Politics of Pure Science 1967 ve Science, Money and Politics 2001. Bu son eser, Washington DC'deki duruma odaklanmakta ve modern bilimin toplumdaki değişen rolünü analiz etmektedir. Çoğu okuyucuyu şaşırtacak olan çıplak gerçek şu ki, araştırmaya yönelik endüstri finansmanında bir artış yaşandı, bu artışın bir nedeni de, kendine saygı duyan her akademik kurumun proaktif bir şekilde faaliyet gösterme göreviyle bir bilgi aktarım ofisi kurmuş olmasıdır. Ancak buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite bütçesine ticari katkı sadece yüzde beşte kaldı. Birkaç üniversite bundan çok daha fazla gelir elde ediyor, ancak bu sadece kendi araştırmalarını etkilemeyen ilaç endüstrisi için klinik çalışmalar yürütmelerinden kaynaklanıyor. Sanayi, araştırmalarını kamu sektörüne dış kaynak olarak yaptırmaya gerçekten güveniyor mu? Hayır, pek sayılmaz, 2004 yılında toplam araştırma bütçesinin sadece yüzde birini bu şekilde harcadı. Greenberg tarafından açıkça girişimci ve sanayi ile yakın bağları olan bir kurum olarak tanımlanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, M.I.T. bile, 2003 yılında 1,4 milyar dolarlık toplam bütçesinden lisans ve patentlerden sadece 15 milyon dolar kazandı. Novartis'in 1998 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki bitki biyolojisi bölümüne yaptığı büyük yatırım neredeyse hiçbir ürün üretmedi ve birkaç yıl sonra iptal edildi, aynı dönemde diğer büyük ilaç şirketlerinin diğer kurumlardaki benzer programları da iptal edildi. Avrupa'da, 1969 yılında F. Hoffman-La Roche firması tarafından koşulsuz olarak kurulan son derece başarılı Basel İmmünoloji Enstitüsü vardı. Bu enstitü, 2000 yılına kadar cömertçe finanse edildi, ancak muhtemelen şirketin karına çok mütevazı bir katkı sağladığı için aniden kapatıldı. Peki, üniversiteler neden endüstriyle ortaklık kurmak ve parasını çekmek için bu kadar çaresiz? Sebepler çok çeşitli, sürekli fon sıkıntısı, rekabet, böyle bir anlaşmanın yöneticilere verdiği heyecan ve büyük bir kazanç elde etme umudu. Patentler neredeyse her zaman para kazandırmaktan çok para kaybettirebilir ve çoğu bilgi transfer ofisi yatırımı asla geri kazanamayabilir, ancak tarih, birkaç üniversite için büyük bir kazanç sağlayan bir avuç patentli keşfi hatırlar. Dahası, 1980 tarihli Bayh Doyil yasası uyarınca, federal hükümet tarafından finanse edilen araştırmalar yürüten ABD üniversitelerinin, Ortaya çıkan keşifler için patent başvurusunda bulunmaları ve bunların ticari olarak değerlendirilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu yasal teşvikin gerçekten gerekli olduğu söylenemez. Moleküler biyolojideki devrim elbette piyasaya yeni ürünler getirdi, umut vadeden ürünlerin sayısı giderek artıyor ancak milyarlarca dolarlık yatırım ve ekonominin toplam büyüklüğü göz önüne alındığında bu ürünlerin sayısı hala mütevazı. Bu da endüstri ve akademi arasındaki işbirliğinin ikincisinin açıkları ve birincisinin boş ürün geliştirme hattı için mükemmel bir çözüm olduğunu düşünen herkes için oldukça düşündürücü bir gerçek. Satılık bilim kitabının son 200 sayfası ilaç sektörü ile kamu araştırma enstitüleri arasındaki işbirliğine yönelik sürekli değişen tutumların etkilerini inceliyor. Ortaya çıkan tablo şok edici. Çok sayıda üniversite akademisyeni ve klinisyen, objektifliklerini zedeleyen ticari ilişkilere girmiş durumda. Ulusal Sağlık Enstitülerinde, N.I.H., devlet maaşlı çalışanların yan iş olarak ücretli hizmetler vermelerine izin verilmişti. Ancak birkaç yıl sonra durumun tamamen kontrolden çıktığı görüldü. Düzinelerce laboratuvar şefi, ilaç endüstrisine danışmanlık yaparak maaşlarının yanı sıra yılda 100 bin ila 200 bin dolar kazanıyordu. Sonuç olarak, yeni ve çok kısıtlayıcı bir politika uygulamaya konulmak zorunda kaldı. Penn State Üniversitesi tıp merkezinde gen terapisi denemesi sırasında bir hastanın ölümü, proje liderinin etik dışı bir çıkar çatışması içinde olduğunun ortaya çıkmasıyla bir skandala yol açtı, proje lideri, Ürünü geliştiren biyoteknoloji şirketine yatırım yapmış ve klinik araştırmayı finanse ediyordu. Akademisyenlerin üniversite laboratuvarlarında elde ettikleri bulguları ticarileştirmek için şirket kurmaları neredeyse her zaman kızgınlığa yol açar ve çözülmesi genellikle zor olan etik sorunları gündeme getirir. Ticari ve bilimsel çıkarların neredeyse ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği bu tür durumları yönetmek gerçekten de bir zorluktur. Bilimsel dergilerde de, ilaç ürünlerine ilişkin klinik denemelerin pembe gözlüklerle ve bazen düpedüz manipüle edilmiş raporlarında bir artış gözlemlenmiştir. Çeşitli yayıncılar alarm vermiş ve makale gönderimi için kurallar getirmiştir. Son yıllarda giderek daha fazla fon sağlayan kuruluş, üniversite ve meslek birliği, araştırmacıların dürüstlüğünü sağlamak için yönergeler hazırlamıştır. Danışmanlık çalışmaları ve işletmelerle iş birlikleri, klinik denemeler ve üniversite laboratuvarları ve kliniklerinde akademik ve ticari araştırmaların birleştirilmesinden kaynaklanan çıkar çatışmalarını önlemek için davranış kuralları derlenmiştir. Bu önlemlere rağmen, araştırmacılar, yöneticiler ve özellikle 1977'den beri iki önde gelen tıp dergisinin editörlüğünü yapan Drummond Reni ile yapılan bir dizi röportaj, okuyucunun içini rahatlatmaya yetmiyor. Rennie, endüstri destekli klinik denemeleri kapsayan yayınlar konusunda akademik değerlerin aşınmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Ortada o kadar çok para var ki, tam dürüstlük ve bütünlük neredeyse imkansız hale geldi. Rennie, üretici Merkin yıllarca gizlemeyi başardığı ciddi yan etkileri olan Viox ilacı gibi inanılmaz örnekler veriyor. Rennie, kime güvenilebilir? diye soruyor. Bize defalarca yalan söyleyecekler. Nobel ödüllü, eski N.I.H. direktörü ve şimdi New York'ta bir tıp araştırma enstitüsünün başkanı olan Harold Varmus, ticarete şüphe yıl yaklaşan, içe dönük saf bir bilim insanından, laboratuvar faresi, özel şirketlerle iş yapan girişimci bir araştırmacı ve yöneticiye neredeyse fark edilmeyen bir dönüşüm geçiriyor. 20 yıllık aşırılıkların ve her yerde görülebilen akademik değerlerin aşınmasının ardından, Kamu akademik kurumlarının temel misyonlarına bağlı kalmaları gerektiğini savunuyor, iyi eğitim vermek, iyi temel ve klinik açıdan ilgili araştırmalar yürütmek ve toplumda verimli bir şekilde çalışabilecek iyi eğitimli akademisyenler yetiştirmek, ürün geliştirmek, şirket kurmak ve kar elde etmek bir üniversitenin misyonunun parçası değildir. Akademik camianın önemli bir kısmı yeni, girişimci üniversiteden uzak durmuş ve hala bilimsel nesnelliğe değer vermektedir. Ancak ticaretin o kadar derine nüfuz ettiği ve özellikle biyomedikal araştırmalarda asla ortadan kaldırılamayacağı görülmektedir. Bu durum, akademik değerler için kalıcı bir tehdit oluşturmakta ve bilimin toplumdaki statüsünü ve rolünü yavaş yavaş baltalama potansiyeli taşımaktadır. Greenberg, kitabını bu tehdidi kontrol altında tutmak için tasarlanmış bir dizi öneriyle sonlandırıyor. Bunlar büyük ölçüde Hollanda'dakiler de dahil olmak üzere son yıllarda birçok üniversite ve tıp araştırma merkezi tarafından geliştirilen davranış kurallarını yansıtıyor. Çünkü evet, Hollanda bilimi de aynı sorunların birçoğuyla, daha küçük ölçekte de olsa karşılaştı. Bununla birlikte, maddi cazibeler, hibe fonlarının kıtlığı ve muazzam performans baskısı göz önüne alındığında, araştırmacıları günlük çalışmalarında bu kurallara uymaya ikna etmek için büyük bir yönetim cesareti ve azim gerekecektir. Adrian Kezar yakın zamanda Yüksek Öğretim Dergisi'nde, bu tür araçların gerekli olmakla birlikte, Siyasi ve sosyal sistemimizin artık serbest piyasa ekonomisinin neoliberal ideolojisiyle doymuş olduğu gerçeğini göz ardı ettikleri için pratikte yetersiz kalmaya mahkum olduğunu belirtti. Üniversiteler toplumun kalbinde yer aldığından, onlara ve araştırmalarına bakış açımız sadece ticari düşünceden derinden etkilenmekle kalmaz, aynı zamanda temel akademik standartlarımız ve değerlerimiz, Personel ve öğrencilerden beklediğimiz şartlar ve buna karşılık onların beklentileri ve davranışları da etkilenir. Bu durum piyasa ile işbirliğinin doğrudan söz konusu olmadığı durumlarda bile tüm akademik kültür üzerinde kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle üzerinde daha derinlemesine düşünmemiz gereken bir konudur. Keeley ve Greenberg, bilim ve ticaret arasındaki ilişkinin birçok önemli yönünü inceleyen tamamen farklı ancak aynı derecede eleştirel iki kitap yazmışlardır. Çalışmaları, akademi ve endüstri arasındaki etkileşimin her iki taraf içinde son derece faydalı görünebileceğini, ancak özellikle üniversiteler için rahatsız edici ve kaçınılmaz olarak tehdit edici sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, akademik kurumların ve ticari işletmelerin tamamen farklı amaçlara sahip olmasıdır. Ancak Kiley'nin oldukça kışkırtıcı bir şekilde belirttiği gibi, tüm bilim politiktir ve devlet bile araştırmayı finanse etmeye karar verirken genellikle belirli bir hedefi göz önünde bulundurur. Ve her vatandaşın bu önceliklere katılmak zorunda değildir. Dolayısıyla, bazı alanlarda hükümet ve akademi tamamen farklı amaçlara sahiptir. Kiley'nin iddiasına göre, bu nedenle araştırmayı, Hollanda'da olduğu gibi dünyanın her yerinde de kaynakları giderek siyasi kararlar doğrultusunda ve ilgili bilim insanlarının başarılı lobicilik faaliyetlerine yanıt olarak dağıtan bir kamu finansmanı sistemine aşırı derecede bağımlı hale getirmek tehlikelidir. Bilimde bile, parayı veren düdüğü çalar. Bu nedenle Kiili, her türlü araştırmanın yapılabilmesi ve her türlü ihtiyacın karşılanabilmesi için daha az devlet desteği ve daha çeşitli finansman kaynakları savunuyor. Bu, özellikle Hollanda hükümetinin, Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü'nün, NWO bütçesini artırmak yerine, kendi Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla büyük araştırma hibeleri aktardığı bir dönemde ilginç bir fikir. Ancak, Hollanda'daki üniversiteler ve diğer akademik kurumlardaki araştırmalara giden paranın sadece küçük bir kısmının, %3, özel, kar amacı gütmeyen kaynaklardan geldiğini ve bu oranın yakın zamanda artmasının olası görünmediğini unutmayın. Herhangi bir araştırmanın kamu tarafından finanse edilmesine tamamen karşı çıkmak elbette Kiley'nin en çok savunduğu konulardan biri, ancak bu konuda patentlerin arzu edilirliği hakkındaki argümanlarında olduğu gibi çok ileri gidiyor. Bilim, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir veya bulunmayabilir, ancak kültür ve insan davranışı, sağlık, ekoloji ve ekonomi gibi tüm karmaşıklığıyla dünyayı anlamamız için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, finansmanının serbest piyasaya bırakılmaması en iyisidir. 9. Şüpheci kaderci mi yoksa sofist bir tartışmacı mı? Dürüstlük ve akademik bağımsızlık üzerine Tartışma Son dönemde yaşanan bir dizi ilginç tartışma, hem kamuoyunun hem de hükümetin, politika için resmi bilimsel tavsiyelerde bulunan veya bu tavsiyeler hakkında yorum yapan akademisyenlerin dürüstlüğü konusunda ciddi soruları olduğunu ortaya koymuştur. İlk olarak, bu akademisyenlerin eskiden bilindiği gibi ortalama bir vatandaşın internette bir iki saat gezinerek edinebileceğinden daha geçerli bilgi ve görüşlere sahip olup olmadığı sorunu vardır. Bilginin yaygınlaşması ve erişilebilirliği, karmaşık bilimsel konuları anlamak için bir dizüstü bilgisayardan bilgiye erişebilmenin yeterli olduğu hissine yol açmıştır. Akademik danışmanın görüşünün, kendi özel kişisel çıkarları tarafından şekillendirilmediğini nasıl bilebiliriz? İlaç endüstrisinin mali desteğiyle insan papilloma virüsüne, HPV, karşı bir aşı geliştirmek için yıllarını harcayan araştırmacıların, Rahim ağzı kanserini önlemek için bir aşılama kampanyasında kullanılmasını desteklemesi elbette mantıklı ve insani bir durumdur. Aynı şekilde, kariyerlerini kitlesel tarama, smear testleri ve kanserojen HPV varyantlarının belirlenmesi yoluyla bu hastalığın erken teşhisine adamış epidemiyologların daha az hevesli olması da mantıklıdır. Aşılama, tarama programlarına katılma isteğini azaltabilir. Bu bilimsel tartışmanın yanı sıra, aşılamanın potansiyel olarak zararlı yan etkileri olduğu gerekçesiyle aşı karşıtlarının öne sürdüğü argümanlar da var, bir de vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı doğal bağışıklık geliştirmesine izin vermeyi tercih eden ve böylece çocuklarında kalıcı hasar riskini kabul etmeye hazır olanlar var, kamuoyu tartışması büyük ölçüde reyting peşinde koşan TV bilgilendirici eğlence programlarında ve hatta mizah yoluyla gerçekleşiyor, popüler Hollandalı komedyen Frig de Canç, 2010 yılbaşı şovunda milyonlarca izleyiciye yönelik gösterisinin tamamını aşılamaya karşı sezgisel güvensizliğine dayandırdı. Bilimsel uzman böyle bir ortamda nasıl etkili bir şekilde çalışabilir ve onlardan ne beklemeliyiz? Bu sorun, Steve Fuller'ı bir süredir meşgul ediyor ve Entelektüel Yaşamın Sosyolojisi adlı kitabında bu konuya tekrar değiniyor. Bu kitapta, Entelektüel'in, çeşitli rakip bilimsel iddialara bağlı sınırlamaları ve belirsizlikleri açık ve dürüst bir şekilde açıklaması ve bunun alınan kararları ve bunlardan kaynaklanan eylemlerin nasıl etkileyebileceğini belirtmesi gerektiğini savunuyor. Akademik katılımcı, kamuoyu tartışmasında hangi yolların daha önce kapatıldığını, neden ve kim tarafından kapatıldığını anlamalıdır. Entelektüel riskler almaya cesaret etmeli, Aynı zamanda entelektüel karşıtı sosyal ve siyasi güçlere karşı da sesini yükseltmeye cesaret etmelidir, Fuller buna iktidara karşı gerçeği söylemek diyor. Ancak bunu yapabilmek için en azından dürüst ve tercihen bağımsız olmaları gerekir. Bu noktada Fuller, uzmanların bağımsızlığının sorumlu bir konu haline geldiğini belirtiyor ve bunun sosyolojik nedenlerini analiz ediyor. Bir zamanlar kamu entelektüelinin profesyonel oyun alanı olan üniversite, artık bu işlevi otomatik olarak yerine getirmiyor. Ortak hafıza yok. New York doğumlu Fuller, Colentree'deki Warwick Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve İngiliz Akademik Özgürlük Örgütü'nün önde gelen isimlerinden biridir. Tarih, sosyoloji, bilgi teorisi ve felsefeden yararlanarak, Birçok meslektaşını rahatsız edecek özgün ve meydan okuyucu fikirler geliştiren Fuller, sosyal epistemoloji alanında, yani modern bilimin sosyal yönlerinde, önemli bir eser ortaya koymuştur. Fuller'ın birçok favori konusu vardır. Bunlardan biri, bilimin çeşitli nedenlerle artık açık ve eleştirel olmaktan çıkıp muhafazakar ve kurulu düzene bağımlı hale gelmesidir. Ayrıca, bilimsel bilginin artık kamu malı olmadığı için, Hangi araştırmaların yapılmasını istediğimiz konusunda nasıl seçim yapacağımız konusunda bir sorun ortaya çıktığına inanmaktadır. Eğer bilgi öncelikle onu elinde bulunduranlara fayda sağlıyorsa, o zaman üretiminin maliyetini de onlar karşılamalıdır. Fuller, esas olarak uygun unutkanlığa, bağladığı, tek tip ve rasyonel doğa bilimlerine duyulan sürekli inancı eleştiriyor. Yalnızca doğrusal ve ilerleyici gelişmeleri hatırlayan ve her zaman geçerli teoriyi etrafındaki fikir birliği nedeniyle üstün gören zayıf bir kolektif hafıza. Bilimin halka verdiği büyük vaatler çoğu zaman sürdürülemez çıkıyor ve Fuller bunun bilimin verimli bir işbirliğinden ziyade uğursuz bir komplo gibi görünmesine neden olduğunu üzülerek belirtiyor. Zaten şüpheci bir kamuoyu karşısında Bilim insanları, yanılmaz yöntemlerle birleşik bir cephe oluşturdukları efsanesini terk edip, bunun yerine toplumla sürekli bir diyaloga girselerdi daha inandırıcı olurlardı. Kaybedilen özellik, modern bilimde, Fuller'ın vardığı sonuç şu ki, araştırmacı özellikliğe ulaşılması zor bir olgu haline gelmiştir. Sorun, sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında, doğa ve yaşam bilimlerinin pedagojisiyle başlar, öğrenciler, Belirli disiplinlerdeki hakim paradigmalar ve güncel öncelikli konularla tanıştırılır, böylece doktora ve doktora sonrası araştırmacılar olarak bu çizgiyi ileriye taşımada küçük rollerini hemen oynamaya başlayabilirler. Ancak bu, onlara eski alternatifler ve bunların neden terk edildiği konusunda çok az tarihsel bilgi verir. Araştırmacılar daha sonra, diğer bilim insanlarından oluşan dış kurullar tarafından açık rekabet adı altında tahsis edilen paraya bağımlı hale gelirler. Kararlar kaliteye dayalıdır. Ancak her zaman dağıtılacak paradan çok daha fazla nitelikli proje vardır. Bu nedenle sürekli olarak seçimler yapılması gerekir. Bu, öncelikleri hangi elitin belirlediği sorusunu gündeme getirir. Bu oldukça öznel bir mesele değil mi? İyi dergilerde mükemmel yayınlarla, bir araştırmacı alanında en iyisi olduğunu gösterebilir. Fuller, kalite standartlarının uygulandığının doğru olduğunu, ancak sorunun bunların birinin çalışmasının, gerçek kalitesiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmememiz olduğunu söylüyor. Bir katkının disipline olan öneminin çok daha sonra ortaya çıkması alışılmadık bir durum değilken, Mevcut sistem insanların kısa vadeli başarıyı takip etme tehlikesini ortaya çıkarıyor. Belirli bir alandaki eğilimler ve hevesler genellikle özünde önemlidir, ancak her zaman değil. Açıkçası, bu oyun sinir bozucu olabilir ve araştırmacıları stratejik davranışlara yönlendirebilir. Yayınlarınız ve araştırma hibeleriniz için bir elit kesime bağımlı olduğunuz bir kariyer inşa etmek istiyorsanız, o elit kesimi kızdırmaktan kaçınacaksınız ve bu nedenle baskın ideolojiyi sorgulayan fikirler ortaya atmanız pek olası değil. Atıfların çoğu, basılı olarak yayınlanan makalelerin küçük bir bölümüne elit kesimin üyeleri tarafından yazılanlara atıfta bulunurken, yayınların %80'inden fazlası nadiren, hatta hiç atıfta bulunulmaz. Bu hiyerarşik düzende, atıf alışkanlıkları bile elit kesimi yatıştırmak için bir yileden ibarettir ve bu nedenle atıf analizlerini ölümcül bir şekilde bozar. Meslektaş grubu nezdinde itibar kaybına uğrama korkusu derinden kök salmıştır, çünkü bu bilimsel kariyerinizi ciddi şekilde engelleyebilir. İlginç bir şekilde, Fuller'ın haklı olarak gözlemlediği gibi, akademik dergiler ve yayın kurulları bu uygulamaya tamamen dahildir. Bu, Fuller'ın Kun'un sadece tanımlamakla kalmayıp aynı zamanda yaydığını iddia ettiği normal bilim sistemini son derece muhafazakar ve dolayısıyla gerçekten özgün ve çığır açan proje önerilerine ve yayınlarına büyük ölçüde düşman hale getirir. Fuller'ı şaşırtan şey, bu sert gerçekliğe rağmen, bu oyunda kaybeden araştırmacıların bile bilimin bir şekilde mükemmel olduğu yanılsamasını cesurca sürdürmeleri ve er ya da geç herkese yalnızca kendi liyakatlerine dayanarak adil bir şans vermesidir. Fuller, araştırma özelliğinin daha da zayıflatıldığını, çünkü klasik araştırmacı odaklı çalışmaların yani, Mod 1 olarak da bilinen çalışmaların büyük ölçüde, Mod 2, faaliyetine dönüştürüldüğünü belirtiyor. Bu talebe dayalıdır ve bu nedenle baştan itibaren sonuçlarda özel ekonomik çıkarı olan veya desteklemek için başka bir gizli amacı olan taraflarla işbirliği içinde tasarlanır ve yürütülür. Mod 2 araştırmasının çok disiplinli olma olasılığı daha yüksektir ve Fuller'ın görüşüne göre ondan çok fazla şey beklenmektedir. Genellikle akademik olarak mutlaka ilgili olmayan kalite kriterlerine tabidir. Sonuçta genellikle yeni temel bilgi değil Yeni ürünler ve teknolojiler üretmeyi amaçlar. Piyasanın cazibeleri ama her şeyden önce tehlikeleri çok fazla üniversite araştırmasının dış paydaşların eline düşmesine ve doğrudan ekonomik veya sosyal faydadan yoksun çalışmaların kapsamının hızla daralmasına yol açmıştır. Ölümcül Tedavi Fuller'ın gördüğü tek çözüm, ama bana sorarsanız, bu ölümcül bir tedavi, hastalıktan daha kötü, üniversiteleri devletten tamamen bağımsız hale getirmek ve tüm bilim dallarının, saf ve uygulamalı bilimlerin, diğer toplumsal faaliyetlerle para için rekabet etmesini sağlamaktır. Bu, değerlendirme kriterlerini genişletecek ve kararlar potansiyel kullanıcılarla istişare edilerek alınacaktır. Araştırmaların çoğu üniversitelerin dışında, hükümet, özel şirketler, çıkar grupları ve hasta örgütleri tarafından görevlendirilerek yürütülebilir. Üniversitenin kendisi, bilginin birinci üreticisi olmaktan ziyade, sonuçların değerlendiricisi ve eğitim içindeki yayımcısı olarak hareket edecektir. Fuller, bu model altında araştırmacıların, hükümetin ve özellikle de sözde, bilgi ekonomisindeki çeşitli özel katılımcıların çalışmalarına gerçekte ne kadar parasal değer biçtiğini kısa sürede keşfedeceklerini iddia ediyor. Ona göre, bu ekonominin yöneticileri çok uzun zamandır bilginin kamu malı olduğu yanılsamasını sürdürdüler ve bu da bilginin değerinin düşük kalmasına neden oldu. Ona göre, Von Humboldt'un üniversiteyi, entelektüel özgürlük ve bağımsızlık konumundan hareketle toplumdaki her türlü tartışma ve meselenin ilerlemesine ve kalitesine eleştirel katkıda bulunabilecek akademisyenlerin yetiştirildiği bir sığınak olarak görme vizyonundan çok uzaktayız. Düşüncede özerk, yani demokrasi ve uygarlığın ilerlemesinde çıkarı olan bir konumdan. Aslında, özgür ve bağımsız entelektüel, için öngörülen bu kamusal işlevden çok az şey gerçekleşti. Kadro güvencesinin sağladığı korumaya rağmen, akademik katkı kamuoyu tartışmalarında sınırlı kaldı ve sadece birkaç akademisyen, mevcut ekonomik ve siyasi güçleri eleştirme riskini göze alıyor. 1960'ların sonları ve 70'lerin, bilimi daha iyi ve daha adil bir topluma ulaşmaya yardımcı olmak için kullanma hayalleri geride kaldı. O günlerde akademik camia, sosyal açıdan ilgili ve disiplinler arası araştırmaları dünyanın büyük sorunlarına uygulamak istiyordu, çevre, enerji, açlık ve sağlık. O zamanlar kim düşünebilirdi ki, birkaç on yıl içinde üniversiteler, Bilgi ekonomisinin kısa vadeli, neoliberal arabasına sıkıca bağlanacaktı. Açıkça görülüyor ki, ekonomik yenilik artık her şeyden önce bir iş meselesi. Bu bağımlılığı kırmak için Fuller, üniversitenin kesin olarak asıl rolüne, yani öğrencilere bilgi aktaran, onları bu konuda sınayan ve hem onlar aracılığıyla hem de doğrudan kamuoyuna ileten bir eğitim ve öğretim kurumu olarak geri dönmesini savunuyor. Bunun gerçekleşmesi için, öğretim ve araştırma faaliyetleri arasında yeni bir denge kurulması gerekiyor. Ancak yukarıda gözlemlediğimiz her şey göz önüne alındığında, bu kolay olmayacak, üniversiteler, sağladıkları eğitime ancak kusurlu bir şekilde yansıyan araştırma statülerine bağımlı hale geldiler. Öte yandan Fuller'ın, Özgür Üniversitesi'nde, entelektüel yeniden sesini duyurmaya hazır olacaktır. Bu fikri 2005 yılında yayımlanan ve çoğumuz için entelektüel yaşamın sosyolojisinden çok daha okunabilir olan Entelektüel adlı kitabında pratik terimlerle geliştiriyor. Burada entelektüellerin bazı kanıtların diğerlerinden daha güçlü görünmesinin nedeninin onlara daha fazla para ve retorik çaba yatırılmış olması olduğunu bildiğini söylüyor. Kamuoyu tartışmasında ve bilimde bu yıkıcı bir mekanizma görevi görüyor. Fuller'a göre entelektüel hem, görünmez eli putlaştıran entelektüel karşıtı serbest piyasa ideolojisine hem de Richard Dawkins gibi birkaç kurnaz, kanaat önderinin savunduğu güçlü ama popülist fikirlere açık ve eşit bir şekilde karşı koymalıdır, bu kişiler tartışmaya o kadar hakimdirler ki kamuoyunu belirli bir yöne doğru yönlendirirler. Fuller'ın entelektüeli, şüpheci bir kaderci olmaktan ziyade sofistike bir tartışmacıdır, tartışmada kamu davası için koruyucu bir, dağıtım adaleti ajanıdır ve adil ve dengeli karar alma çıkarları doğrultusunda davanın her tarafının düzgün bir şekilde dinlenmesini sağlar. Bu rolde, rasyonel bir şekilde tartışıldığı sürece entelektüel için hiçbir konu tabu değildir. Bir uzman olarak Fuller, ABD'de evrim teorisinin yanı sıra, akıllı tasarımın öğretilmesiyle ilgili tartışmaya dahil olmuştur. Öğrencileri nasıl eğitmemiz gerektiğine dair kendi fikirlerinden yola çıkarak, yaratılışçıların önce paleontolojik gerçeklerin sunulmasını, ancak daha sonra bu gerçeklerin en önemli iki açıklaması olan akıllı tasarım ve neodarvinizmin, her birinin eleştirel değerlendirmeleri ve açıklayıcı potansiyeline dair bir bakış açısıyla birlikte sunulmasını istemelerine sempati duyabilir. Yağmur ıslaktır. Fuller'ın mevcut akademik sonrası bilim durumuna ilişkin analizi doğru ve bilim insanının bütünlüğünü nasıl etkilediği hakkındaki sorusu yerinde, akademik uzmanın rolünü yeniden tanımlaması çağrısı ise son derece güncel. Ancak bana göre, kamuoyu tartışmasında akademik bağımsızlığın yeniden sağlanması için önerdiği çözüm gerçekçi değil ve mümkün olsa bile istenmeyen bir durum. Üniversite araştırmalarının devlet ve ticari çıkarlardan tamamen bağımsız olduğu döneme geri dönmek, modern toplumumuzda neredeyse imkansız olurdu ve üniversiteyi kesinlikle marjinalleştirirdi. Daha gerçekçi olan, akademik sonrası, bilimin yani mod 2 araştırmasının üniversite içinde aktif olarak, ancak eleştirel bir şekilde geliştirilmeye devam etmesidir. Dünyanın değiştiğini kabul etmeliyiz ve bundan şikayet etmek hiçbir işe yaramaz. Yağmur ıslaktır. Bu öncül üzerine ve tüm itirazlara rağmen, araştırma enstitülerimiz, üniversitelerimiz ve tıp merkezlerimiz kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortaklık içinde bilgi ekonomisinin büyük girişimlerine katılmalıdır. En azından bu şekilde büyük miktarda ilgili bilginin geliştirilmesi kamuya açık kalacaktır. Bilim insanlarının ve yöneticilerin araştırma öncelikleri söz konusu olduğunda sadece parayı takip etmelerini önlemek için üniversitelerin ve diğer kamu araştırma kurumlarının kalitesini, bütünlüğünü ve uzun vadeli hedeflerini ele alan proaktif politikalar oluşturulmalıdır. Ayrıca, araştırma seçimlerinin toplumun talepleriyle daha yakından eşleşmesi için bilimin demokratikleşmesini daha iyi organize etmeliyiz. Güçlü paydaşların lobisinin olmaması nedeniyle son derece önemli konulara yönelik araştırmaların yapılmaması sorununu ele almalıyız. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için bazen kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyan çözümlerin, bilgi için serbest piyasada ticari potansiyelleri olmadığı için takip edilmediğini defalarca görüyoruz. Hükümetlerin bunu engellemek gibi bir görevi vardır. Ayrıca araştırmacılara, her türlü kampanya ve çıkar grubu tarafından çok daha verimli bir şekilde kullanılan internetin ve diğer multimedya platformlarının artan potansiyeline daha iyi yanıt vermeyi öğretmeliyiz. Uzmanlar ve entelektüeller kamuoyu tartışmalarına katılmalı ve bunu yaparken belirli bilimsel tercihlerini, arka plan düşüncelerini ve motivasyonlarını açıkça ifade etmelidirler. Ancak o zaman siyasi görüş oluşturma ve karar alma süreçlerine mümkün olan en büyük katkıyı sağlayabilirler. Özellikle gerçek dünyadaki büyük ve karmaşık sistemlerle uğraşırken, tüm bilgilerimizin temel belirsizlikler içerdiğini görevlendirme organlarına, son kullanıcılara ve kamuoyuna daha iyi açıklamamız gerekiyor. Bunu gösteren güncel örnekler arasında aşıların faydaları ve yan etkileri, en iyi uluslararası kalkınma yardımı türü, küresel ısınma ve karbondioksit emisyonlarının bu konudaki rolü yer almaktadır. Bilimin dünyanın sorunlarına evrensel çözüm olduğu eski efsanesi, şimdi ve sonsuza dek uzak durmamız gereken büyük bir tuzaktır. 10. Facebook ve Twitter çağında bilimsel görüş. Modern toplum bilim ve teknoloji ile yoğrulmuştur. Bunu öncelikle, hızla gelişen ve günlük yaşamımızı gerçekten etkileyen birçok somut üründe görüyoruz. Ancak aynı zamanda yaşam ortamımız üzerinde hem anlık hem de uzun süreli, hem genel hem de özel ve potansiyel olarak hem yararlı hem de zararlı ciddi dolaylı etkileri de vardır. Örneğin, doğmamış çocuk için bile yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini iyileştirmek için elimizde sayısız teknolojik fırsat bulunmaktadır. Bitkileri genetik olarak manipüle ederek daha verimli gıda üretebiliriz ancak bu, doğal florayı kontrolsüz bir şekilde bozmaz mı ve uzun vadede güvenli midir? Yoğun hayvancılık, yoğun nüfuslu bölgelerde ekonomik olarak caziptir, ancak kül hummasının bize öğrettiği gibi, halk sağlığı içinde büyük bir tehdit oluşturabilir. Karmaşık bilimsel ve teknolojik konular, Toplumun sorunları etrafındaki siyasi karar alma süreçlerinde giderek daha belirgin bir rol oynamakta ve kamu görevlilerinin ve politikacıların sunulan seçeneklerin risklerini ve sonuçlarını tam olarak anlamalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, iyi düşünülmüş demokratik kararlar almalarına yardımcı olmak için, uzman tavsiyesi almak üzere giderek daha sık bilim insanlarına başvurmaktadırlar. Genel olarak, bu bir sorun teşkil etmez. Ancak söz konusu konu şiddetli bir siyasi tartışmanın konusu haline gelirse, bu tavsiye genellikle tarafsız olmaktan çok uzak bir şekilde karşılanır. İlgili çıkar grupları, kendi görüşlerine göre, bunu ya coşkulu bir onay ya da acımasız bir eleştiriyle karşılarlar. Bunu siyasetin ötesinde değil, doğası gereği siyasi olarak görürler. Bu da onu şüpheli hale getirir ve dolayısıyla yoğun bir incelemeye tabi tutar. Bilimsel bilgi ve uzmanlığa duyulan bu yaygın güvensizlik, Harry Collins'i 2009 yılında, pozitivist bilimin kalesi olan önde gelen Nature dergisi aracılığıyla eşsiz bir yardım çağrısı yapmaya yöneltti, sadece şüphecilikle yaşayamayız. Collins, 1980'lerin başlarında, tüm bilimin hatta doğal bilimin bile insan faktörüyle dolu olduğunu ampirik olarak gösteren önde gelen İngiliz bilim sosyologlarından biridir. Bu ekol, yeni deneysel verilerin bilimsel tartışmayı çözmekten ziyade körüklediğini ve deneylerin yorumlanmasının her zaman bir tartışma konusu olduğunu savundu. Bilim, mutlak doğruların sağlayıcısı değil, dünyayı ve gerçekliği en iyi şekilde anlamak için veri üreten ve daha sonra bu verilerden yararlanan, becerikli zanaatkarlar tarafından uygulanan bir zanaattır. Ancak bu sosyologlardan bazıları, bilimi deneysel verilerle neredeyse hiç bilgilendirilmemiş, bunun yerine neredeyse tamamen pazarlık sürecine dayalı bir olgu olarak tasvir ederek çok ileri gittiler. Doğal olarak, postmodern, bataklık, modeli diğer bilim insanlarından sert bir tepki aldı ve birçoğu, daha ılımlı tezahürleri de dahil olmak üzere, bilim sosyolojisi disiplininin tamamına savaş ilan etti. Collins, Nature dergisindeki makalesinde, yeni bilim sosyolojisinin, pozitivist felsefenin abartılı iddialarına karşı gerekli bir tepki olduğunu açıkça yinelemektedir. Bu felsefe, kullanılan benzersiz yöntem nedeniyle bilim ürünlerinin mutlak doğrular olduğu varsayımına dayanmaktadır. Collins, kamuoyu tartışmasına katılan bilim insanlarının, ellerinde böyle bir mutlak doğru varmış gibi davranmaya devam etmeleri durumunda, bunun yalnızca onlara karşı tekrarlanan hayal kırıklıklarına ve sonunda politikacılar ve genel kamuoyu nezdinde onarılamaz bir güvensizliğe yol açacağını yazmaktadır. Sonuçta, bilimsel anlayış, özellikle en güncel ve karmaşık sosyal konular söz konusu olduğunda, belirsizliklerle doludur. Dahası, bu anlayış, sürekli olarak yeni bilgiler üretildiği için hızla gelişmektedir. Collins, sosyologları, tüm sınırlamalarına rağmen bilimsel bilginin iyi yönlerini açıklamaya ve bilim insanlarını özellikle kesin disiplinlerdeki bilim insanlarını bilgilerinin içsel sınırlamalar ve belirsizlikler içerdiği gerçeğinden kaçınmamaya çağırmaktadır. Sözlerine şöyle devam ediyor, kamuoyu tartışmasında aktif olan bilimsel ve diğer uzmanların güvenilirliğini nasıl tespit edebileceğimizi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Sıradan bir insanın, Google ve Wikipedia tarafından sonsuz miktarda sunulan bilgilerin güvenilir olup olmadığını veya bilgisiz, korkmuş, ciddi anlamda kafası karışmış veya paranoyak kişilerden gelip gelmediğini anlamasının hiçbir yolu yok. Aynı temada, uzmanlık ve tam olarak ne olduğu konusunda, Harry Collins ve meslektaşı Robert Evans yakın zamanda oldukça okunabilir bir kitap olan uzmanlığı yeniden Düşünmek"i yayınladılar. Onlar için uzmanlığın, başkalarının kabulüyle kazanılan varoluşsal bir nitelik değil, gerçek, mutlak ve somut bir olgu olduğu aşikardır. Yazarlar, uzmanlık için mantıksal olarak çeşitli biçimlerini ve derecelerini tablo haline getiren bir periyodik sistem bile geliştirdiler. Bu şemada, ikinci kaynakları okuyarak edinilen gerçek kavrayışın, Uzmanlık literatürüne gerçek aşinalığın ve bu literatüre yapılan katkılarla kanıtlanmış kapsamlı uzmanlığın yanı sıra bir altlığı bilgisi ve popüler anlayış içinde bir yer vardır. Collins ve Evans, bence doğru bir şekilde, gerçek uzmanların genellikle bir konu hakkında bilgi üreten akademisyenler olduğunu düşünsek de, bir alanı, mutlaka kendi alanları değil, Yakından takip eden ve kendi aktif katkılarını yapmadan anlayan kişileri de kapsayabileceklerini vurguluyorlar. Yazarlar buna etkileşimsel uzmanlık diyorlar. Günümüzde ana disiplinlerdeki yüksek uzmanlaşma derecesi nedeniyle, bilim insanlarının kendi uzmanlık alanlarının dışında da etkileşimsel uzman olmaları hiç de alışılmadık bir durum değildir. Ve bu, büyük araştırma kuruluşlarının, fakültelerin ve üniversitelerin yöneticilerinin yararlanması gereken bir uzmanlık türüdür. Etkileşimsel uzmanlık, ön saflardaki uzmanlarla yakın ve uzun süreli iki yönlü temas yoluyla kazanılabilir ve bu da konunun daha gayri resmi, daha incelikli yönlerine dair bir içgörü ve his sağlar. Bu sözde, örtük bilgi, bir bireyin bir konu hakkındaki sözsüz ve aktarılması zor kişisel kavrayışı, hayati önem taşır. Herhangi bir alandaki bilimsel çalışma her zaman resmi, açık bilgi ile bu daha az somut, tarif edilmesi ve açıklanması zor olan bilgi biçiminin bir kombinasyonuna dayanır. Bu noktada Collins ve Evans, 1958'de bilimde örtük bilginin önemini ilk kez burgulayan Michael Polanyi'nin son derece özgün çalışmasına dayanmaktadır. Polanyi, yakın zamanda yeniden basılan 1966 tarihli kitabı The Tacit Dimension'da, bunun günlük bilimsel uygulamada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Uzmanlar, makaleleri hakem değerlendirmesine tabi tutarken, konu incelemeleri yazarken, ders kitaplarını düzenlerken, araştırma hibe başvurularını değerlendirirken ve konferanslar düzenlerken örtük bilgiye başvururlar. Örtük bilginin bu kadar önemli olması, bilimin herkesin doğrulayabileceği nesnel ifadeler ve gerçekler koleksiyonu olduğu pozitivist düşünceye karşı çıkmaktadır. Polanyi, kişisel örtük bilgileri sayesinde araştırmacıların, bir konu hakkındaki mevcut anlayışlarında bir şeylerin yanlış veya eksik olduğunu sezgisel olarak anlayabildiklerini, yani keşfedilmeyi bekleyen önemli bir şeyin olduğunu öne sürmektedir. Bir kişi, örneğin domuz gribi gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi belirli bir alanda uzmanlığı, uzun süreli özel araştırma eğitimi ve deneyimi yoluyla kazanır. Bu, herkesin ders kitaplarında bulabileceği biçimsel bilgiyi sağlar, ancak aynı zamanda yaygın yöntemler ve standart uygulamalar konusunda farkındalık geliştirir ve en önemlisi, konunun örtük varsayımları ve düşünce modellerinin yanı sıra mevcut bilgimizin tarihi ve geçmişte terk edilmiş alternatif yollar ve fikirler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar. Bir kişinin belirli bir alana ilişkin içgörüsüne bağlı olarak, gerçek uzmanların kim olduğunu belirlemesini sağlayan meta uzmanlığa sahip olabilir. Akademik eğitim kesinlikle uzmanlık için tek kriter değildir. Çünkü böyle bir geçmişe sahip olmayan kişiler bile etkileşimsel uzman olabilirler. Collins ve Evans, ABD'deki Ektap adlı kampanya örgütünün AEDS aktivistleri gibi bir dizi örnek veriyor. Bunlar genellikle konularında son derece bilgili olup, büyük uluslararası bilimsel kongrelerde en iyi araştırmacılarla birlikte bir platformda yer almışlardır. Collins ve Evans, uzmanların ve uzmanlığın söz konusu bilgi eski ve yerleşik olduğunda daha kolay belirlendiğini ve daha az tartışmalı olduğunu doğru bir şekilde belirtiyorlar. Bilimin hızla gelişen ve en ileri noktasında üretilen yeni bilgilere baktığımızda işler daha karmaşık hale geliyor. Bu alanda bilim insanı uzmanlar arasında çok daha fazla iç çekişme yaşanıyor. Onların da belirttiği gibi, bilimin sosyal çalışmaları bize Tartışmalı bilimde, ayrıntıların, örtük bilginin ve kime güvenileceğine dair dile getirilmemiş anlayışın, teknik düzeyde karar vermenin hayati bileşenleri olduğunu göstermiştir. Bilime bu bakış açısını başlangıç noktası olarak alan Biker, Bal ve Hendrix, Bilimsel Otoritenin Paradoksu adlı kitaplarında, Hollanda'nın en önemli bilimsel danışma organlarından biri olan Hollanda Sağlık Konseyi'nin işleyişini analiz ettiler. Kitaplarında ele alınan temel soru, konseyin, diğer benzer kurumların, özellikle de bilimsel olanların, otoritelerinin büyük ölçüde aşındığı bir dönemde, bilimsel otoritesini nasıl koruyabildiğidir. Sağlık Konseyi, siyasi tartışmalara karışmadan, karmaşık güncel sorunlar hakkında verdiği tavsiyelerin geniş kabul görmesini sağlamayı başardı. Collins gibi, Biker ve diğerleri de bilimin otoritesini verilmiş bir şey olarak değil, kendi başına araştırılmayı hak eden bir konu olarak görüyorlar. Bu nedenle, konseyin 2002'deki 100. yılını kutlamak için, iç işleyişine, tavsiyelerin derlenme sürecine ve tavsiye belgelerine verilen dış tepkilere dair ayrıntılı bir antropolojik çalışma üstlendiler. En son kitapları, bilim ve teknoloji çalışmaları perspektifinden, bu orijinal araştırmanın teorik bir genişletmesidir. Sağlık Konseyi'nin görevi, kamu sağlığı ile ilgili konulardaki güncel bilimsel gelişmeleri bakanlara ve parlamento'nun her iki kanadına da bildirmektir. Bunu hem kendi inisiyatifiyle hem de özel taleplere yanıt olarak yapar. Başkan, geçici konu danışma komitelerinin başkanlarını ve üyelerini atar. Bu üyeler kişisel kapasiteleriyle görev yaparlar ve işverenlerinin veya bir çıkar grubunun temsilcileri olarak değil, Doğal olarak, bir komitenin üyelerinin, verdiği tavsiyelerde ticari veya başka bir çıkarı olan herhangi bir taraftan bağımsız olması beklenir. Seçimleri sürecin son derece kritik bir parçasıdır. Konsey başkanı genellikle hangi, düşünce ekollerinin, temsil edileceğine karar vermek zorundadır. Allen içindeki tüm görüş farklılıklarını dahil etmenin siyasi açıdan uygun olduğu kanıtlanmıştır. Böylece ilgili bilimsel görüş farklılıkları, sürecin bir parçası olarak masadaki çeşitli bakış açılarını uzlaştırmak amacıyla komite odasının gizliliğinde tartışılabilir. Bir komitenin başkanı genellikle, meta uzmanlık ve etkileşimsel uzmanlık biçiminde, ele alınan konu hakkında geniş bir anlayışa sahip birini getirir. Dolayısıyla, bir komite oluşturulurken, bir üyenin uzmanlık düzeyi, önceden, bilinir ve bu nedenle nihai tavsiyenin sorumlu alanları bağlamında neyin bilim olarak kabul edilebileceği ve neyin edilemeyeceği açıktır. Bunu derlerken, bilimsel buğdayın samandan ayrılması açıkça ve birçok kez yapılmalıdır. Bu nedenle burada gördüğümüz şey, bilimin ön saflarındaki mevcut durum hakkında sosyal bir pazarlık örneğidir. Bu hassas sürecin tartışması, müzakereleri ve yönetimi perde arkasında, özel olarak gerçekleşir, böylece izleyici nihai ürünün hazırlanmasına yönelik entrikalardan habersiz kalır, kamuoyuna sunulmaya uygun, cilalanmış bir rapor. Bilimsel Otoritenin Paradoksu adlı kitabın yazarları, bunun, bilgeliğe dönüştürülmüş gerçekler ve politika için uygulanabilir pratik bilgi, içerdiğini söylüyor. Komitelerin bir dizi sınır belirlemesi ve bunları denetlemesi gerekir, görüş ile bilimsel gerçek arasında ve özellikle bilim ile siyasi politika arasında. Bu formülasyon aşamasının mutlak gizliliği elbette çok önemlidir. Nihai danışma raporunun üslubu ve zamanlaması, kabul görmesi ve politikacıların politikayı uygulamada ne kadar faydalı olacağı açısından çok önemlidir. Yazarlar, Sağlık Konseyi'nin otoritesini tam da bu sosyal pazarlık süreciyle ve süreç boyunca ilgili bilimsel olmayan kamu alanlarıyla iletişim halinde kalarak kurduğu ve sürdürdüğü sonucuna varıyorlar. Onlara göre, örgüt bu şekilde pratikte bilimsel otorite paradoksunun üstesinden geliyor. Kitabın ancak en sonunda Sağlık Konseyi komitelerinde ilgili bilim insanı olmayan kişilerin katılımından bahsediliyor. Onlara göre, doğrudan paydaş katılımı iyi bir fikir değil çünkü bu, verilen tavsiyelerin bağımsızlığını etkileyecektir. Bu ilginç bir yorum, çünkü son 20 yılda yaşam bilimlerinde ve diğer alanlarda, paydaşları, potansiyel kullanıcıları ve görevlendirme organlarını araştırma sürecinin her aşamasına dahil etmek oldukça yaygın hale geldi. Bu entegre yaklaşım, söz konusu araştırmanın ürünlerinin, kalite ve sağlamlık açısından hem toplumsal hem de akademik kriterleri karşılayacak şekilde tasarlanmasını ve test edilmesini sağlamak olarak görülüyor. Bu noktada, yazarların, bilimsel uzmanlar, kullanıcılar ve bilimdeki diğer paydaşlar arasında sürekli bir etkileşimin giderek daha önemli kabul edildiği modern gerçekliği gözden kaçırdığını düşünüyorum. Sağlık Konseyi tarafından verilen tavsiyeler, Potansiyel kullanıcılar gibi bilimsel olmayan uzmanların da katkıda bulunmasına izin verilirse aslında daha da güçlendirilebilir. Biker ve arkadaşları, yaptıkları görüşmelerden sağlık konseyinin tavsiyelerine tüm ilgili taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğine dair yazılı olmayan bir kural olduğunu keşfettiler, oysaki komite odasının kapalı kapıları ardında temel görüş ayrılıkları olduğu biliniyordu. Uygulamada bu, verilen tavsiyenin en azından ilk dönem için, gerçek olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Ancak kitap 2009 yılında yayınlandığı için, konseyin sırasıyla 2008 ve 2009 yıllarında yayınladığı rahim ağzı kanseri ve domuz gribi aşısı hakkındaki raporlarının yol açtığı kamuoyu tartışmalarına değinmiyor. Bu raporlar, devlet ve ilgili ilaç şirketleri için büyük ve acil mali sonuçlar doğuran, geniş ölçekli aşı kullanımını konu alıyordu. Bu durum, bazı uzmanların kamu medyasında ve hatta önde gelen Hollanda tıp dergisi Nederlands Tijit-Siris-Poor eskünde de tavsiyeyi kınamasıyla son derece siyasallaşmış bir tartışmayı tetikledi. Ellen, danışma komitesinin konularla ilgili tüm görüşleri doğru bir şekilde değerlendirip değerlendirmediğini haklı olarak sorguladı. Her iki durumda da, kitlesel aşılama programlarından fayda sağlayacak firmalarla yakın bağlantıları olan komite üyelerinin ve danışmanların rolü hakkında alışılmadık derecede şiddetli medya tartışmaları yaşandı. Bu uzmanların oy hakkı olmamasına rağmen, birçoğu rapor üzerindeki etkilerinin aşırı olduğunu düşünüyordu. Benzer ancak daha da hararetli tartışmalar, hem Sağlık Konseyi hem de genel kamuoyu için öğretici olacak şekilde, bir süredi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, FDA, alt komitelerinin işleyişi hakkında da sürüyor. Sağlık Konseyi'nin tavsiyelerine yönelik bu yaklaşımın bir istisna mı olduğu yoksa Hollandalı bilim insanlarının gözünde otoritesinin kalıcı olarak mı azaldığı henüz belli değil. Eğer durum böyle ise, gelecekte uzman görüş ayrılıklarının konsey toplantı odalarının gizliliğinden ziyade kamuya açık platformlarda ve kameralar önünde tartışılması daha olasıdır. Tartışma forumu, basın, radyo ve televizyondan çok sayıda web sitesine ve elbette Facebook ve Twitter'a kadar akla gelebilecek tüm medyayı kapsayacaktır. Sağlık Konseyi bunu öngörmeli ve tavsiyelerinde var olan belirsizlikleri politikacılara ve kamuoyuna daha etkili bir şekilde iletmek için bir strateji geliştirmelidir. Bununla birlikte, paradoksal görülse de, kuruluş kendi tavsiye raporlarının ve içerdikleri seçeneklerin arkasında sağlam bir şekilde durmalıdır. Bu, Facebook ve Twitter çağına daha uygun, yeni, daha etkileşimli ve daha az otoriter iletişim tarzları gerektirecektir. 11. Lütfen gerçek bilgi verin, bilim ve demokrasi, 2010 yılında yeni bir Hollanda hükümetinin kurulmasından bu yana, eski bir tartışmanın tüm ihtişamıyla yeniden canlandığına tanık olduk, bilim, modern toplumlarda karşılaştığımız büyük sorunların çözümüne nasıl ve ne zaman yardımcı olabilir, yenilik politikasına ilişkin yeni yaklaşımının bir parçası olarak, Göreve gelen yönetim hemen 9 adet üst düzey ekip atadı ve onlardan birkaç ay içinde sosyal yeniliği veya belirli bir alandaki ilerlemeyi teşvik etmek için hükümet yatırımlarına ilişkin öneriler sunmalarını istedi. Her ekip, büyük çoğunluğu üniversitelerden, COBİ'lerden, Hollanda merkezli çok uluslu şirketlerden ve ilgili üst düzey alan ile ilgili bakanlıklardan seçilmiş 4 üyeden oluşuyordu. Ekipler bu görevi nasıl ele aldı, nereden tavsiye aldılar ve belirli konular ve istekler hakkında kimler onlara lobi yaptı? Bir örnek vermek gerekirse, yaşam bilimleri üst düzey ekibi ülkeyi dolaşarak kamu görevlileri ve orta ve yüksek öğretim, bilgi üretimi, yenilik ve bilgi kullanımı için yerel ağlarda aktif girişimcilerle görüştü. Ayrıca, üniversitelerden ve tıp araştırma merkezlerinden Hollanda Sağlık Araştırma ve Geliştirme Örgütü'nden Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü'nden, Sağlık Yardım Kuruluşlarından ve Hasta Gruplarından üst düzey temsilcileri LAHE'ye davet etti. 9 ekip de talimatlara uygun olarak raporlarını sundu ve ilgili bakanlıklar daha sonra yaşam bilimleri ile ilgili bulguları, işletme politikası uygulamada gibi ürkütücü bir alt başlıkla ortaya çıkan politika bildirisinin bir bölümüne dönüştürdü. Tüm inovasyon programına ekonomik hedefler hakim. Görev ataması, çalışmayı yürüten bakanlık, ekonomi, tarım ve inovasyon, ve yeni hükümetin sanat ve bilimlere yönelik bilinen tutumu göz önüne alındığında bu beklenen bir durum olsa da, toplumun daha geniş gelişiminde oynadıkları rolü tamamen göz ardı ettiği için yine de hayal kırıklığı yaratıyor, refahımızı ve yaşam kalitemizi şekillendirmenin yanı sıra, dolaylı olarak girişimciliği teşvik eden yaratıcı ve yenilikçi bir iklimi de destekliyorlar. To the Top projesi modern ve etkileşimli bir sürecin ürünü olmasına rağmen, demokratik bir ülkede hangi sorunların önceliklendirilmesi gerektiğine ve bunları ele almak için hangi bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna nasıl karar verdiğimiz konusunda soruları gündeme getiriyor. Bu aynı zamanda, bu konuda açık kararlar almadan yapmadığımız araştırmalarla da ilgili, ARGE gündemini belirlerken, değerini kanıtlamış prosedürlerimiz var mı? Yaşam bilimleri üst düzey ekibi, ilgili tüm paydaşlarla görüşmek için böyle bir demokratik prosedür uyguladı mı? Hayır, uygulamadı. Toplumun talebini araştırma arzıyla ideal ve bütünleşik bir şekilde eşleştiren veya bağlayan bir prosedürümüz de yok. Bu giderek daha sorumlu hale geliyor, çünkü giderek artan sayıda sorun, çözüm bulmak için kapsamlı ve pahalı bilimsel araştırmalar gerektirirken, Araştırma ve eğitim için mevcut kaynaklar sınırlı ve azalıyor. Boş çekten ortak yaratıma, bilim, toplumun karşı karşıya olduğu gerçek sorunlarla mücadelede değerini kanıtlamak zorundaysa, arz ve talep oyununu nasıl ele alıyor? Cevap pek iyi değil, ancak sürekli olarak gelişiyor. Pek iyi değil diyorum çünkü geleneksel bilim, gerçekten karmaşık sorunlardan uzak durmayı tercih ediyor. Eğitim aldığımız indirgemeci bilimde, doğru, problemi seçmek son derece önemlidir. Sonuçta, önde gelen dergilerde yayınlar şeklinde somut sonuçlar elde edilmelidir, bu da bireysel araştırmacı için araştırma hibeleri, daha fazla makale, tanınma ve atamalar şeklinde kariyer gelişimine yönelik kredilere dönüşür. Bu tür sonuçlara ulaşmak için, karmaşık gerçek yaşam problemleri, yapay bir laboratuvar ortamında yeniden üretilebilen ve incelenebilen küçük, yönetilebilir problemlere indirgenir. Sir Peter Medavar'ın bilimsel araştırmayı, çözülebilirliğin sanatı, olarak adlandırması boşuna değildir. Konu seçimi genellikle araştırmacı odaklı, arz odaklıdır ve büyük ölçüde söz konusu disiplinin iç değerleri tarafından belirlenir. Bu, 1980'lere kadar üniversitelerde bilimin yürütülmesinde baskın model olarak kaldı. O zamana kadar sosyologlar ve bilim felsefecileri, en azından içeriksel anlamda, bilimi toplumdan uzak bir süreç olarak görüyorlardı. Her yerde mevcut olan, görünmez elin, araştırmacıların bireysel eylemlerinin ve motivasyonlarının, bilim için en iyi sonucu elde etmelerini sağlayacağını varsayıyorlardı. Ve neden bundan şüphe duyulsun ki? Sonuçta bilim, çok sayıda harika şey ortaya koymuştu. Yüksek öğretime kitlesel erişimin bir sonucu olarak, halk son 30 yılda çok daha bilgili hale geldi. Bilime eskiden hiç olmadığı kadar heyecanlı ve ilgili, ancak aynı zamanda çok daha az çekingen ve kesinlikle daha eleştirel yaklaşıyor. Diğer kurumlar gibi, bilim de bugün daha az doğal otoriteye sahip. Ve araştırma çok daha pahalı ve sermaye yoğun hale geldiği için, bundan sorumlu olanların neyi, neden ve hangi potansiyel sonuçlarla incelemek istedikleri konusunda dış dünyaya daha fazla hesap verebilir olmaları bekleniyor. Artık araştırmacıların tüm bilimin değerli olduğu ve toplumu ilerleten ve insanı gerçekten özgür kılan bir kamu yararı olduğu gerekçesiyle koşulsuz güven ve itibar talep ettiği eski klasik pozitivist tutuma geri dönemeyiz. Bu, Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü'nün mevcut başkanı ve Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi'nin, KNAW, hem başkanı hem de genel müdürü gibi, hükümetten her zaman yüz milyonlarca değerinde neredeyse sınırsız bir çek alabileceğiniz bir alan olan fizikte çalışıyorsanız oldukça rahatsız edici olabilir. Özellikle yaşam bilimlerinde, üniversite araştırmalarının geleneksel olarak baskın olan arz odaklı modelinin, Toplumdan gelen talebe dayalı yeni bir modele nasıl dönüştüğünü gördük. Bu yeni modelde, dış faktörler konu seçiminde büyük bir etkiye sahip olurken, araştırma planları hem bilimsel değer hem de talep eden taraf için gerçek değer açısından önceden test ediliyor ve aynı testler daha sonra nihai sonuçlara ve ürünlere tekrar uygulanıyor. Bu süreçte, araştırmacılar ve paydaşlar, potansiyel kullanıcılar ve daha geniş toplumdaki diğer ilgili taraflar bir ekip oluşturuyor. Bunu başarmak için araştırmacılar, Novotny ve diğerlerinin, Agora olarak adlandırdığı pazara çıkarak çalışmaları hakkında tartışma ve geri bildirimi teşvik ediyorlar. Böylece bilgi üretimi, üretimi, test edilmesi ve uygulanması da aynı şekilde dış sallaştırılarak ortak üretim haline geliyor. Bu süreç yalnızca iç standartlarla ölçülen iyi bilimi değil, aynı zamanda toplum için faydalı sağlam kamu bilgisini de ortaya çıkarıyor. Araştırmanın önemi mutlak olmaktan ziyade bağlama bağlı hale geliyor; kültür, yer ve zamana göre farklılık gösteren toplumsal isteklerin bir faktörü oluyor. Disiplinler yeniliği engeller. Toplumun karşı karşıya olduğu gerçek ve karmaşık sorunlarla başa çıkmak, gerçek dünyayla işleyen bir ilişki gerektirir. Ancak üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin kendilerini yeni bir kamu rolü için daha iyi konumlandırmaları için geliştirmeleri gereken tek şey bu değildir. Louis Menant, Fikirler Pazarı adlı kitabında, bu tür kuruluşların modern topluma mümkün olan en iyi katkıyı yapmalarını engelleyen bir dizi sorunu inceliyor. Harvard'da İngiliz dili ve edebiyatı dersleri veren Menant, üniversite veya okula bu perspektiften bakıyor. Günümüz kurumlarını oluşturan farklı fakültelerin Menand'ın belirlediği sorunlarla ilişkilerinde büyük farklılıklar göstermesi nedeniyle, üniversitenin kendisi aslında mevcut olmasa da, kitabı orada neler olup bittiğine dair mükemmel bir yansıma sunuyor. Makaleler, büyük sıçramalardan çekinmeyen analizler gibi okunuyor, ancak aynı zamanda bir broşür, bir uyarı havası da taşıyor. Öncelikle beşeri bilimlerdeki sorunların tarihsel bir analizini sunuyor. Bu sorunların tamamı söz konusu araştırmalardan elde edilecek yatırım getirisine ilişkin kamuoyundaki şüphelerle ve savaş sonrası dönemde ideoloji ve siyaseti dışlama mücadelesiyle ilgiliydi. Böylece bu disiplinler bağımsız, tarafsız ve daha bilimsel bir itibar kazanabilsinler. Beşeri bilimlere yönelik yaygın olarak hissedilen kamuoyu takdir eksikliğine gelince Menant ilginç bir tespitte bulunuyor, biyomedikal veya teknik disiplinlerde çalışan bilim insanlarını aslında kıskanıyor, çünkü bu bilim insanları, araştırmalarına devam edebilmek için neredeyse her gün toplumdaki piyasa ile mücadele etmek zorundalar. En azından bu, çalışmalarının gerçek dünyayla bir ilgisi olduğunu ve bunu takdir etmesi gereken paydaşların olduğunu gösteriyor. Menant, günümüzde öğrencilerin aldığı disiplinler arası akademik eğitimin eksikliğine ilişkin iki birbiriyle ilişkili soruna dikkat çekiyor. Birincisi, lisans düzeyinde geniş kapsamlı eğitime karşı direnç, ikincisi ise bilimsel eğitim ve araştırmanın dar meslek disiplinlerine aşırı derecede bölümlenmesi. Liberal sanatlar lisans derecesinin tarihini ve yıllar içinde yarattığı olumsuz tepkileri çok özlü bir şekilde anlatıyor. Bu geniş kapsamlı programın öncülleri, topluma doğrudan fayda sağlayan pratik derslere güçlü bir şekilde odaklanan uzmanlaşmış araştırma üniversitelerinin yükselişine bir yanıt olarak ortaya çıktı. Columbia ve Harvard, sırasıyla 1919 ve 1945'ten itibaren liberal sanatlar derecesi sunan ilk kurumlardı ve o zamandan beri birçok başka kurumda onların örneğini izledi. Ancak entelektüel açıdan başarılı öğrencileriyle bilinen Harvard'da bile, mezunların sadece %10'u ilgili bir doktora programına devam ederken, %50'si tıp, hukuk veya mühendisliğe yöneliyor veya doğrudan iş dünyasına giriyor. Programın ardındaki fikir, daha sonra ünlü Harvard Rektörü James Conant ve diğerleri tarafından geliştirildi, bu kişiler, öğrencilere modern toplumun sorunlarını çözmede, Örneğin artan sosyoekonomik eşitsizlikle mücadelede ve ahlaki göreceliliğe karşı koymada kullanabilecekleri entelektüel donanım kazandırmayı amaçlıyorlardı. Ünlü öncüllerinin okuduğu aynı klasik eserleri okumak, onları entelektüel olarak büyük düşünürlerin mirasına bağlayacak ve dünyaya katkıda bulunabilecekleri ortak bir zemin sağlayacaktı. Ayrıca, kurulu düzeni şekillendiren ve içindeki kamuoyu tartışmasının tonunu belirleyen çeşitli entelektüel ve siyasi güçleri anlamalarını sağlayacaktı. Programı oluşturan dersler, vatandaşlık sorunları, batı medeniyeti ve çağdaş medeniyet gibi çağrışım uyandıran başlıklara sahipti. Conant, üniversitesinin önceki rektörü Charles Elliot'ın neredeyse bir asır önce yaptığı çalışmalara açıkça atıfta bulundu. da göre, Elliot sadece diğer üniversitelerin zaten yaptığı gibi lisans programı için daha seçmeli bir format getirmekle kalmadı, aynı zamanda 1900'den itibaren Harvard'da tıp, hukuk veya teknik bilimler okumak isteyen öğrenciler için lisans derecesinin ön koşul olmasını sağladı. Bu, bu meslek kurslarının prestijini artırdı ve artık rahat bir işe en hızlı yoldan ulaşmayı arayan gençlerle dolu olmamalarını sağladı. Harvard'ın stajyer doktorları, avukatları ve mühendisleri artık geniş bir entelektüel temele sahip, akademik bir şekilde düşünmeyi ve yazmayı öğrenmiş mezunlardı. Menant, profesyonellerin kendi disiplinlerini öğretme arzusundan kaynaklanan ve liberal sanatlar programlarının sağlanmasını tehdit etmeye devam eden içsel güçleri anlatmaya devam ediyor. Örneğin, ekonomistler muhasebenin lisans düzeyinde öğretilmesini görmek istiyorlar, ancak Menon'da göre bu akademik bir konu değil ve bu nedenle mesleki bir programa ait. Öte yandan, muhasebenin tarihi ve teorisi, beşeri bilimler müfredatında da yer bulabilir. Bu yönleri incelemek, öğrencinin olayların neden böyle olduğunu ve düşüncelerimizin ve kurumlarımızın altında yatan varsayımları anlamasına yardımcı olur ve böylece toplum adı verilen sistem içinde daha etkili bir şekilde işlev görmelerini sağlar. ABD'de son yıllarda, öğrencileri doğrudan gerçek bir konuya sokarak iş gücü piyasasına girmelerini ve böylece mümkün olan en kısa sürede ekonomik yatırım getirisi elde etmelerini hedefleyen Avrupa Eğitim Yaklaşımının tam aksine, bu tür geniş kapsamlı lisans derecelerine olan ilgi yeniden canlandı. Kısa bir süre önce Marta Nussbaum, en azından teoride, beşeri bilimler alanında geniş kapsamlı bir lisans derecesinin, bir öğrenciye dünya vatandaşı olarak işlev görmesi için en iyi temeli sağladığını belirtti. Hatta ABD ekonomisinin gücünün büyük bir kısmının, esnek, geniş görüşlü ve yaratıcı bireyler yetiştiren bu tür programlara dayandığını öne sürdü. Modern toplumun çözülmesini istediği sorunların neredeyse tamamı, koordineli ve çok disiplinli bir yaklaşım gerektiriyor. Bu, farklı geçmişlere sahip araştırmacıların birlikte çalışmayı öğrenmeleri gerektiği anlamına geliyor. Yaşam bilimlerinde artık sadece kimyagerler ve tıp uzmanlarıyla işbirliği yapmayı düşünmüyoruz. Aynı zamanda sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve daha uygun fiyatlı hale getirmek için tıp araştırmacılarıyla güçlerini birleştirebilecek mühendisler ve sosyal bilimcileri de düşünüyoruz. Ancak bunu başarmak için, Bilim insanlarını kendi disiplinlerinin ve uzmanlık alanlarının sınırlarının ötesine bakmaya ve tamamen farklı alanlarda yetkin ve tamamen farklı jargonlara hakim meslektaşlarıyla çalışma ilişkileri kurmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Menant, bilimsel profesyonelleşme ve uzmanlaşmanın tarihini özetliyor ve bunun eğitim ve araştırmayı nasıl etkilediğini açıklıyor. Uzmanlaşma başlangıçta profesyonel uygulayıcıları zararlı dış etkilerden korumanın bir yolu olarak tasarlanmış olsa da, bölümlere ayrılmış disiplinlerin daha fazla özellik ve kendini tanıtma arzusuna kapılmalarının çok kolay olduğunu belirtiyor. Yeni bilgi üretmek yerine, Bazen sanki bir dizi iç standart ve değer tarafından şekillendirilmiş, yetenekleri, davranışları ve becerileriyle birbirinin, aynısı uzmanların bir sonraki neslini üretmekte daha çok ilgileniyorlarmış gibi görünüyor. Menant buna, üretici üretimi, diyor. Sonuç olarak, bilgi üretimi de aynı standartlar ve değerler tarafından çok fazla yönlendiriliyor ve disiplin dışındaki, gerçek dünyadaki çözümlere potansiyel katkısı yeterince dikkate alınmıyor. Ve bu, çok disiplinli işbirliklerine katılma yeteneği ve isteğine henüz gelmeden önce bile geçerli. Menant tüm bunları belirgin bir rahatsızlıkla, ancak aynı zamanda kitabının alt başlığı olan, Amerikan Üniversitesi'nde reform ve direnişin uygulanabilirliğini ortaya koyan bir empatiyle anlatıyor. Sorun uzun zamandır var, diyor, ancak akademik sosyalleşmemiz inatçı ve çoğu zaman derine kök salmış durumda. Menand'ın ortaya attığı ilginç bir fikir, piyasa baskısının yani talep tarafının bilim insanlarını, üniversite dışındaki yaşamın gerçekleriyle, yüzleştirmesi ve böylece kendi disiplinlerinin ötesine bakmaya ve işlerini sürdürebilmek için kendi yarattıkları güvenli limanlardan ayrılmaya zorlamasıdır. Menand'ın ana odak noktası beşeri bilimlerdir, ancak yaşam bilimlerinden okuyucular analizlerinin kendileri için geçerli olmadığını düşünüyorsa, kendilerini kandırıyorlardır. Uzmanlaşmanın olduğu her yerde, dış etkileşimi engellemek için duvarlar vardır veya er ya da geç yükselecektir. Bunu her gün modern araştırma enstitülerinde görüyoruz, bu enstitülerin belirleyici ve rekabetçi kalabilmeleri için aktif olarak yönetilmeleri gerekiyor. İnovasyonun gerçekleştiği yerde disiplinler arası işbirlikleri kurulur ve bazen, disiplinler ötesi, olarak adlandırılan alanlar bile ortaya çıkar, örneğin, karmaşık sorunları çözmek için mühendislik, fizik ve tıp biyolojisinin bir araya gelmesi. Bu durum, günümüz araştırmacılarına, genelci ve çok disiplinli bir şekilde düşünme ve çalışma yetenekleri ile ekip çalışması, iletişim, ticari ve yönetimsel beceriler geliştirme açısından yeni talepler getirmektedir. Modern üniversitede sıklıkla karşılaştığımız bu durum, öğrencilerimize daha sonra içinde faaliyet gösterecekleri karmaşık çok kültürlü topluma hazırlayacak doğru eğitimi verip vermediğimizi kendimize sormamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Lütfen ilgili bilgileri paylaşın. Menant, üniversite öğretim ve araştırmasının mevcut durumunu dış gelişmeler ışığında analiz ediyor, ancak üniversitelerin kendilerinden talepte bulunan üçüncü taraflarla olan ilişkilerinin yapısı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Başka bir deyişle, araştırma gündeminin nasıl belirlendiğini veya belirlenmesi gerektiğini, kamu, faaliyetleri için, örneğin temel araştırmalar, kapsamını nasıl koruyabileceğimizi ve ilgili, tercihen çok disiplinli eğitimin bunda nasıl yer bulabileceğini incelemiyor. Ancak bu çetrefilli konu, bilim felsefecisi Philip Kitcher tarafından birkaç yıl önce yayınlanan Bilim, Hakikat ve Demokrasi adlı kitabında ele alınmıştır. Sosyolojik bir analiz kullanan Kitcher, araştırmacının kendi merakının önemli bir itici güç ve hatta kritik bir başarı faktörü olduğunu, ancak her araştırma projesinin, ne kadar temel olursa olsun, her zaman daha geniş dış çıkarlar çerçevesinde yürütüldüğünü savunuyor. Tüm araştırmalar, pratik ve temel nitelikteki kaygılara tabidir. Bunu, moleküler biyolojinin bir yilesi olan klonlama yoluyla yaratılan Dolly adlı koyunun gelişimiyle örneklendiriyor. Dolly, uzun yıllar süren, hem saf hem de uygulamalı araştırmalar sonucunda edinilen bilgi ve uzmanlık sayesinde mümkün oldu. Dolayısıyla, saf bilimsel araştırma fikri büyük ölçüde bir efsanedir, çünkü sosyal ve ahlaki değerlerin her zaman bir rolü vardır ve Kitcher'a göre bunlar bilimin içsel bileşenleridir. O, bilimin ve ürünlerinin nesnelliğini yok etmeden dış etkilerin bir rolü olduğunu görüyor. Bu vizyonda amaç, mutlak ve zamansız bir gerçeği bulmak değil sonuçta birçok gerçek, özellikle de toplumun geneli için değersizdir bilimsel, sosyal veya pratik olarak ilgili, değerli ve dış dünya tarafından buna göre tanınan ve kabul edilen, anlamlı gerçeği, aramaktır. Bu durum hemen bir sorunu gündeme getiriyor, gündem belirleme. Biz bilim insanları olarak araştırabileceğimiz yeterince konu var. Ancak araştırmaya değer olanları seçmek, özel hareket eden bilime bırakılamaz ve pratikte de bırakılmıyor. Kitcher, mevcut durumun ciddi sorunlar içerdiği sonucuna varıyor. Ona göre bilim, hala akademik ve toplumsal elitlerin, yani zengin ve güçlülerin birleşimi tarafından çok fazla kontrol ediliyor ve bunun sonucunda ekonomik ve sosyal olarak zayıf kesimlerin ihtiyaç ve istekleri genel araştırma portföyünde yeterince temsil edilmiyor. Durumu optimize etmek için bilim insanları ve paydaşlar arasında ideal müzakereler gerektiğini düşünüyor. Ona göre optimum, kolektif değerlerimizi mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtan bir portföy anlamına geliyor. Ve bunlar nesnel, zamansız değerler değil, kişi, zaman ve mekan tarafından şekillendirilen öznel değerlerdir. Bir demokraside, güzel bir şekilde, tercihlerin yönlendirilmesi, olarak tanımladığı yöntemle aktif olarak yönlendirilmesi gereken değerlerdir. Ona göre ideal müzakereler, toplumda var olan çeşitli isteklerin tümüne adaletli davranan bir araştırma programı için demokratik bir temel sağlar. Bu, düzenli bilimde, olası araştırma konuları, maliyet ve yöntem, uygulanabilirlik, etki ve potansiyel, pratik fayda, riskler ve etik faktörler göz önünde bulundurularak bütünsel olarak değerlendirilir. Bilimsel uzmanlar, hükümet, politikacılar iş insanları ve iyi bilgilendirilmiş sıradan katılımcılar, daha az şanslı olanlar ve gelecek nesillerde dahil olmak üzere ilgili herkesin çıkarlarını tartarak bir tartışmaya katkıda bulunurlar. Bu süreç sadakatle ve tutarlı bir şekilde uygulanırsa, gelişmekte olan dünyada tropikal hastalıklarla mücadele için ilaç çalışmaları, Batı'daki zengin hastaların yaşam tarzı rahatsızlıkları için daha karlı tedavilerle yine ihmal ediliyor mu gibi endişeleri ortadan kaldıracaktır. Kitcher, bilimsel tavsiyeyi politika tavsiyesinden ayrı tutan ve bu ideal müzakerelerde bilim insanları için özel bir rol öngören klasik doğrusal bilim modelini izler. Bu geleneksel roldeki bilim insanı, hakem görevi görür ve bilimsel tavsiye istenen sorunla ilgili mevcut bilimsel anlayış durumu hakkında bilgi sağlar. Bu, politika konularında bilimin sunabileceği bir fikir birliğine sahip olduğunu varsayar, ancak durum her zaman böyle değildir. Bilimde fikir birliği, geniş çapta kabul görmüş bilgileri özetleyen ve lisans öğrencilerini belirli bir araştırma alanının daha geniş kavram ve fikirleriyle tanıştırmak için kullanılan ders kitaplarında sunulur. Alanın sınırlarını bilen veya aktif olarak yeni bilgi üreten uzmanlar ve içeriden kişiler, ders kitaplarındaki bilginin zaten eskimiş olabileceğini fark ederler. Sınırda, toplantılarda yeni bilgi iddiaları ortaya atılır ve literatürde yayınlanır, bu da çoğu durumda sunulan verilerin kalitesi ve yorumların geçerliliği hakkında yoğun tartışmalarla birlikte gelir. Dolayısıyla bilimin sınırında birçok farklı görüş bir arada bulunabilir ve bu çoğulculuğun çözülmesi bazen önemli zaman alabilir. Dahası, daha karmaşık politika konularında bilimsel bilgi her zaman net olmayabilir ve bilim insanları sadece tavsiye vermekle kalmayıp, çeşitli bilimsel içgörülerde ilgili olabilir ve bu da elbette farklı politika tercihlerine yol açabilir. Bu gibi durumlarda, bilim insanları bilimsel içgörülerine dayanarak belirli bir politika seçeneğini desteklemeyi ve belirli bir siyasi çıkar grubuna bağlanmayı seçebilirler. Bu durumda, bilim insanı danışmanlar, mevcut bilimsel anlayışa dayanarak farklı ve hatta çelişkili tavsiyelerde bulunabilirler. Bu durum, bilimi ve bilim insanlarını, hem sıradan hem de bilim insanları tarafından, bilimin bağımsız olmadığı ve hatta bilimsel olmayan inanç ve amaçlarla renklendirildiği iddialarına karşı savunmasız hale getirir. Giderek daha fazla gözlemlenen bu konu savunuculuğu, Pielke’nin doğru bir şekilde belirttiği gibi, bilimin ve politikaya yönelik bilimsel tavsiyenin bütünlüğünü hızla baltaladığı için sorumludur. Pielke, daha karmaşık politika konularında bilimsel tavsiyenin, Bilim insanlarının bilinçli olarak bütünleşik tavsiye vermeyi seçmeleri ve tavsiyelerini kişisel olarak en makul buldukları tek seçenekle sınırlamamaları, bunun yerine paydaşların daha sonra seçim yapabileceği çeşitli politika seçeneklerini mevcut bilimsel bilgiler temelinde sunup değerlendirmeleri durumunda daha değerli ve etkili olabileceğini öne sürmüştür. Piyelken'in adlandırdığı gibi, dürüst ara bulucu, rolünde, bilim ve bilimsel tavsiye, politika seçimi seçeneklerini sınırlamak yerine genişletir ve paydaşların amaçlarına ve dünya görüşlerine en uygun seçimi yapmalarına olanak tanır. Dürüst ara bulucular olarak bilim insanları, bilimin sınırında her zaman fikir birliği olmadığını, ancak çoğulculuk olabileceğini ve hangi bilimin en iyi olduğuna karar vermek zorunda olmadıklarını açıkça ortaya koyarlar. Dürüst ara bulucular olarak, kesinlikle birbirlerine karşı oynama riski taşıyan, politika savunucuları, rolünü üstlenmezler. PLK, dürüst ara bulucular olarak bilim insanlarının, bir seçim politikasına yol açabilecek, ideal, müzakerelerde bilimin bütünlüğünü güçlü bir şekilde artıracağını doğru bir şekilde savunmaktadır. Bu süreçte, bilim insanı danışmanları ve politikacıların açıkça farklı görev ve sorumlulukları olacaktır ve politikacılar, kararları nedeniyle eleştirildiklerinde sık sık yaptıkları gibi, sadece bilim insanını danışmanlarına işaret edemezler. Bilim ve demokrasi. Kitcher, bu idealist vizyonun, kamuoyunun birçok araştırma önerisini alakasız bulacağından ve kazananın her şeyi aldığı bir oyunda, yani kaba demokrasi olarak adlandırdığı sistemde, önemli çalışmaların birçoğunun, ilgili sosyal çıkarlar öncelik olarak görülmediği için reddedileceğinden korkan bilim camiası tarafından çeşitli nedenlerle tehdit edici olarak algılanabileceğini fark ediyor. Ayrıca, birçok temel araştırmanın öneminin sıradan insanlar için anlaşılmaz olması da muhtemeldir, bu nedenle, ilgili sosyal sorunları ele almada büyük önem taşısa bile, bu araştırmalardan heyecan duymaları olası değildir. Kitcher buna cahillerin tiranlığı diyor. Hollanda'da, bilimi başlı başına solcu bir elitin hobisi olarak gören popülist bir siyasi parti var, bu parti, söz konusu elitin, bu özel hobiyi kamu parasıyla finanse etmek için çok çeşitli sosyal sorunlar etrafında uluslararası bir komplo düzenlediğini iddia ediyor. Endişeli bilim insanları, bu tür görüşlerin vurguladığı uzmanlar ve sıradan insanlar arasındaki bilgi uçurumuna işaret ediyor. Bu durumda, bilim insanları sorunlardan kaçınmak ve kamuoyunu yatıştırmak için, çalışmalarının olası sonuçları hakkında vaatlerde bulunma alışkanlığına kolayca kapılırlar. Tutamayacakları vaatler ise güven kaybına yol açabilir. Bilim insanlarının korkuları haklıdır ve kamuoyu ve politikacılarla etkileşime önemli yatırımlar yapılarak, hem kendileri hem de kurumları tarafından etkili bir şekilde ele alınmalıdır. Bu tür, düzenli bilimde, hükümetin müzakerelerin demokratik niteliklerinin ve tüm vatandaşlarının çıkarlarının, hem şimdi hem de gelecekte, koruyucusu olarak oynayacağı bir rolü vardır. ABD'de, Obamaker ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin, N.I.H., devasa bütçesiyle ilgili mücadelelerde, aşırı görüşlere sahip ve kasıtlı olarak yanlış bilgi ve asılsız suçlamalar yaymaktan çekinmeyen siyasi lobiler faaliyet göstermektedir. Bu durum sadece Amerikalı bilim insanlarını değil, herkesi ürpertmektedir. Sosyal demokrasimizde ekonomik çıkarlar, sağlık, refah, zenginlik ve sürdürülebilirlik çıkarlarıyla öyle bir şekilde dengelenmelidir ki, her zaman en güçlü oyuncuların veya en yüksek seslilerin galip gelmesi yerine, ilgili herkes sağlam argümanlara dayalı, iyi niyetli ve sürekli bir diyalog içinde yer alsın. Bunun kutuplar kadar zıt kamu ve özel çıkarları içeren hassas bir süreç olduğundan şüphe yoktur. Kiecher'ın bilimin özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkılması gerektiğine inanmasının nedeni de budur. Çünkü bu yalnızca zengin ve güçlü oyuncuların kontrolsüz, yönetilemez ve eğitimsiz tercihlerine hizmet eder. Bu çıkar çatışması günlük uygulamalarımızdan bize tanıdık geliyor. Ancak aynı zamanda Kiecher'ın vurguladığı çok gerçek tehlikelere rağmen Güçlü bir kamu bilim sektörüyle birlikte özel ortaklıkların araştırma ve inovasyonun güçlü bir katalizörü olarak hareket edebileceğini de öğretiyor. Özel ve varlıklı tarafların isteklerine adil bir şekilde kulak verilmesi gerektiğine ve Kitcher'ın önerdiği iyi düzenlenmiş bilim sürecinin bunu sağlamak için çok gerekli olduğuna ve bu nedenle de bu şekilde organize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu fikirler elbette üniversite ve tıp araştırmaları portföyünü şekillendirmeli, ancak aynı zamanda eğitimde de aktarılmalıdır. Genel halkın büyük çoğunluğu, mevcut ve müstakbel üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere, bilimi hala geleneksel çizgilerde, indirgemeci, arz odaklı ve klasik disiplinlere ayrılmış bir faaliyet olarak görüyor. Elbette ne bilim ne de dünya mükemmel değil, ancak Kitcher'ın araştırmacıların, Kurumların ve yöneticilerinin görevinin, iyi düzenlenmiş bilim idealine olabildiğince yaklaşmak olduğu görüşüne katılıyorum. Aslında bu, demokratik görevlerimizden biridir.